Jack London Denizin Çağrısı 1. Bölüm İki Kardeş Gürül gürül ilerleyen dev okyanus dalgalarını geride bırakarak kumsala aştılar. Koşuyorlardı. Asfalta varınca bisikletlerini atladılar ve daha büyük bir hızla geniş çimenliklerle süslü parka daldılar. Üç kişiydiler. Göz alıcı renklerde kazaklar giymişti hepsi. Parlak renkli kazak giyen çocukların genellikle yaptığı gibi parkın bisiklet yolunda uçuyorlardı. Yasal hız sınırını aşıyorlardı belki de. Silahlı park polisi böyle düşündü ama kesin yargıya varamadığından yanından rüzgar gibi geçen çocuklara bağırmakla yetindi. Polisin uyarısını umursamazlıktan gelmedi çocuklar ama daha önlerine çıkan ilk dönemeçten sonra polisin sözlerini hiç duymamış gibi davranmaktan da geri kalmadılar. Bu da göz alıcı renklerde kazaklar giymiş çocukların olağan tutumuydu. Golden Gate Parkı'nın kapısından birer ok gibi fırlayarak gidonları San Francisco'ya doğru çevirdiler ve tepelerin eteklerinden dolanan yayvan asfaltta yayaları dönüp dönüp baktıracak bir hızla ilerlemeye başladılar. Renk renk kazaklar kent sokaklarında uçuyor, dik yokuşları tırmanmamak için sokak aralarında kayboluyordu. Eğer dik yokuşları tırmanmak kaçınılmaz bir erkeklik gösterisini gerektiriyorsa türlü cambazlıklarla birinci olmaya çalışıyorlardı. İçlerinde en hızlı bisiklet süren, genellikle hep birinci olan ve en usta cambazlıklar yapan Joydu. Önde giden kraldı ve önderliğini yaptığı çocuklar grubunun en gözü pek, en neşeli olanıydı o. Ama büyük, rahat evlerin çevrelediği sokaklarda Western Edition mahallesine pedallamaya başladıklarında neşesi azaldı Joe'nun. Bağırışları, kahkahaları da daha seyrek duyulur oldu. Pedalları geri geri gidiyor, farkına varmadan arkada kalıyordu. Arkadaşları Laguna ve Vallejo caddelerinin kesiştiği yerde sağa döndü. Joe bisikletinin tekerleklerini sokağın soluna doğru çevirirken ''Hoşça kal Fred'' diye seslendi. ''Hoşça kal Charlie, akşama görüşürüz'' dedi onlarda. ''Yo, akşama gelemem.'' ''Aa bu olmadı işte, bekliyoruz ne olur'' diye üsteledi arkadaşları. ''Olmaz, tarih inekleyeceğim bu gece, iyi geceler.'' Bastı pedala, yalnızdı şimdi, yüzünde bir bıkkınlık, gözlerinde üzüntü vardı. Dalgın dalgın ıslık çalmaya başladı ama bu isteksiz ses giderek azalarak rüzgara karışıyordu. Sonra yavaş yavaş gücünü yitirdi ve Joe iki katlı büyük evin garaj yoluna girdiğinde büsbütün söndü. ''Joe sen misin?'' diye bir ses duydu içeriden. Cevap vermedi. Çalışma odasının kapısına vardığında durdu. Mutlaka besiydi içerideki. Masaya kapanmış ders çalışıyordu. Üstelik hemen hemen bitiriyor olmalıydı. Çünkü her akşam yemekten önce bitirirdi tüm ödevlerini. Ve yemek saatine 5-10 dakika vardı. Kendi dersleri ise olduğu gibi duruyordu daha. Bu düşünce öfkelendirdi onu. İnsanın kardeşinin hem de kendisinden 2 yaş küçük kız kardeşinin onunla aynı sınıfta olması yeterince kötüydü. Ama bu kız kardeşin her an tepesine dikilip ona akıl öğretmesi tek kelimeyle çekilmezdi. Aslında hiç de akılsız değildi Joe. Herkesten çok kendi biliyordu aptal olmadığını. Ama nedense pek anlayamadığı bir nedenden ötürü aklı başka yerlerdeydi. Derslere veremiyordu kendini. Bu yüzden de hep hazırlıksız yakalanıyordu sınavlara. Joe, buraya gelir misin? Çok yumuşak, sevecen belki de biraz üzgün bir sesle çağırıyordu onu kardeşi. Buna karşılık Joe, sert bir hareketle iterek açtı kapıyı. Ne var? dedi çıkışırcasına. Karşısında ufak tefek ama dal gibi narin, biraz da ürkek, tatlı bakışlı bir kız görünce pişman oldu böyle katı davrandığına. Üzerine kitapların yığıldığı bir masaya oturmuş, Gülümsüyordu ona Besi. Masanın üzerine abanmıştı. Elinde bir kalem, önünde not defteri, kocaman bir koltuğa gömülmüş, bir elini de yanağına dayamıştı. Bu büyük koltuk, olduğundan daha küçük, narin ve tatlı gösteriyordu onu. Sesini yumuşatmaya çalıştı Joe bu kez. ''Efendim Besi, dedi. Kardeşine doğru ilerledi. Besi Joe'nun elini aldı, yanağına bastırdı. Yanı başında ayakta duran ağabeyine bir kedi gibi sokuldu. ''Senin neyin var Joe'cum?'' dedi tatlı tatlı. Bana söylemelisin derdine ha? Joe susuyordu. İnsanın kendinden küçük, üstelik kız olan kardeşine derdini dökmesinden daha saçma bir şey yoktu dünyada. Ve onun karnesinin kendisininkinden iyi olması, bu saçmalığı ortadan kaldırmaya yeterli neden olamazdı hiçbir zaman. Ayrıca kardeşinin bu yaptığı da saçmalıktı. Onun dertlerinden ona neydi? Ne anlardı ki soruyordu? Besi biraz daha bastırdı abeynin elini yanağına ve Joe... Ne yumuşak yanakları var, pamuk gibi diye düşündü. Bir kurtulabilseydi onun elinden. Of, ne aptalca, ne gülünse bir durumdu bu. Ne var ki kardeşini küstürmek istemiyordu ve bildiği kadarıyla kızlar hemen cecek incinir, küsü verirlerdi. Kararlı bir tavır takındı Joe ve hiçbir derdim yok dedi. Sonra aynı derecede kararsız babam diye patladı. Sıkıntısı kardeşinin gözlerine doldu birden. Ama babam çok iyi, çok anlayışlı bir insandır Joe. Diye başladı. Onu hoşnut etmeye çalışsan çok fazla bir şey istemiyor ki senden. Hem senin iyiliğin için hepsi. Sen başarısız çocukların çoğu gibi akılsız değilsin ki. Biraz çalışsan. Joe hızla elini çekti kardeşinin yanağından. Al sana bir söyle ev daha diye haykırdı. Sen de başladın bana akıl vermeye. Yarın öbür günün kapıya gelen sütçü yamağından da ders almaya başlarız bu gidişle. Ellerini cebine soktu. Belirsiz bir noktaya dikti gözlerini. Dal da gitti bir anda. Aynı öğütleri değişik sözlerle söyleyen bir yığın insan görüyordu gözleri. Bitmek tükenmek bilmeyen söylevlerle kulaklarını sağır eden bir yığın insan. Birden silkindi. Odadan çıkmaya davrandı. ''Bunun için mi çağırmıştın beni?'' diye sordu. Kardeşi gene elini tuttu. ''Hayır.'' dedi. ''Hayır ama öyle dertli bir halin vardı ki yani.'' Sözünün gerisini getiremedi. Şöyle bir düşündü. Sonra birden atıldı. ''Şey diyecektim.'' Önümüzdeki cumartesi körfesin karşı kıyısına Oklanta bir gezi yapmayı düşünüyorduk arkadaşlarla. Dağ tepe dolaşacağız. Kimler var? Myrtle Hayes. Ne? O aptal mı? Hiç de aptal olduğunu sanmıyorum diye çıkıştı Besi ağabeyine. Tanıdığım en tatlı kızlardan biridir Myrtle. Eee tanıdığın kızları düşünürsek biraz haklı olabilirsin. Hepsi birbirinden beter çünkü. Neyse. Devam et. Başka kimler var? Pearl Sighter. Kardeşi Alice. Jesse Hilborn. Sadie French ve Edna Crowders. Kızlar bu kadar. Heh dedi küçümser bir tavırla Joe. Erkekler dediğin kimlermiş bakalım. Morris ve Felix Clement. Dix Calfield. Barry Leighton. Bir de yeter yeter. Hepsi de süt çocuğu. Şey diyecektim ki... Fred ve Charlie ile sen de gelsen diyecektim. Sakına sakına konuşuyordu besi. Sesi titriyordu. Bu yüzden seslenmiştim sana. Sizi de çağırmak için. Peki ne yapacaksınız dağda bayırda? ''Hiç. Dolaşırız. Kır çiçekleri toplarız. Gelincik zamanı şimdi biliyor musun? Sonra oturur güzel bir yerde sandviçlerimizi yeriz. Sonra... Sonra... Sonra eve dönersiniz.'' diye tamamladı onun sözünü Joe. Besi başını salladı. Joe gene ellerini cebine soktu. Bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı odada. ''Kılıbıklarla kızlar.'' diye omuz silkti. Ve tam hanım hanımcık kızlara uygun bir düzmece. ''Evet düzmece. Benim tipime uymaz böyle geziler.'' Besi titreyen dudaklarını iyice gerdi. Savaştan vazgeçmeyen yenik bir kadın asker gibi. ''Peki nereye gitmek isterdin?'' diye sordu. ''Fred'le Charlie'yi alır, bir yerlere giderim elbet. Ne bileyim, bir şeyler yaparız.'' Kardeşi durmuş, sabırla bakıyordu ona. Sözünü tamamlamasını bekliyordu. Duyduğu, istediği şeyleri dile getirmeyi beceremediğinin farkındaydı. Joe'nun çektiği zorluk, hoşnutsuzluk yüzünden okunuyordu. ''Sen anlamazsın ki?'' diye haykırdı birden Joe. Anlayamazsın. Kızsın sen çünkü. Derdin günün hanım hanımcık bir kız olmak. Terbiyeli bir öğrenci olmak istiyorsun. Derslerinde çalışan, iyi notlar alan çalışkan bir öğrenci. Tehlikeden anlamazsın. Serüvenden ya da ne bileyim böyle şeylerden anlamazsın. Kaba saba, erkek oğlanlardan hoşlanmazsın. Onlarla dolaşmaz, yanlarına bile sokulmazsın. Kolalı yakalı, kravatlı, temiz giysili, saçları taralı çocuklardan hoşlanırsın sen. Dersten sonra sınıfta oturup öğretmene saçını okşatan, günde beş aferin dilenenler tam sana göre. Hiç kavgaya karışmayan, yürüyüş yapıp çiçek toplamaktan, kızlarla kır yemeği yemekten kavgaya fırsat bulamayan, hanım evlatlarıyla arkadaşlık edersin hep. Ah bilirim böylelerini. Gölgelerinden korkarlar. Koyun beyni kadar çalışmaz kafaları. Evet evet, koyun gibidir onlar. Gibisi de fazla. Düpe düz, koyun hepsi. Bak ben koyun değilim. Kırlara otlamaya gelemem sizinle. Daha da anlamadıysan gelmeyeceğim. Besinin kahverengi gözlerinden yaşlar boşanıyor, dudakları titriyordu. Bu, Joe'yu büsbütün kızdırdı. Zaten kızlar neye yarardı? Zırıl zırıl ağlamaktan, her şeye burnunu sokmaktan, önüne gelene analık taslamaktan başka ne işleri vardı? Ne akılsız şeylerdi şu kızlar. İnsan seni ağlatmadan ağzını açamaz, dedi. Gönlünü almak istiyordu şimdi de. Seni ağlatacak ne söyledim ki? Gerçekten söylemedim, ne yapacağını bilmiyordu. Öyle durdu. Baktı kardeşine. Besi, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kendini tutmak için çaba harcadık ya da arkasından biri itiyormuş gibi sallanıyordu. Kocaman kocaman gözyaşları yanaklarından yuvarlanıyordu. Ah şu kızlar diye göğüs geçirdi Joe ve öfkeyle çıktı odadan. Drakon reformları Birkaç dakika sonra yemeğe indi Joe. Yüzü gene öyle bir karıştı. Babası, annesi ve Besi tatlı tatlı konuşuyorlardı. Ağzını yalnız lokmalara açan, tabağına baka baka yemek yiyen tek oydu. Çatalını, bıçağını sert hareketlerle kullanıyor, kendi kendine ya da tabağıyla konuşuyordu içinden. Şu kızlar böyleydi işte. 5 dakika önce hıçkıra hıçkıra ağlar, 5 dakika sonra da kahkahalarla gülerlerdi. Bu davranış ona göre değildi işte. Ağlaması için yeterli neden varsa, en azından 3-5 gün gülmesini beklememek gerekirdi. Kızlar iki yüzlüydü. Evet, kelimenin tam anlamıyla iki yüzlü. Ağladıklarında ağızlarından çıkanın yüzde birini bile içtenlikle söylemiyorlardı. Yürekleri değil, gözleri ağlıyordu şıpır şıpır. Söylediklerine kendileri de inanmıyorlardı. Aslında öyle dırdır etmeleri için bir şeye inanmaları da gerekmiyordu. Salt hoşlandıklarından yapıyorlardı buna herhalde. Başkalarını, özellikle erkekleri üzmek içlerini rahatlatıyordu belki de. Bu yüzden her şeye burunlarını sokuyor, karşılarındakini düşünmeden kendi gönüllerini hoş ediyorlardı. Gözünü tabağından ayırmıyor. Çok önemli bir sorunu çözmeye çalışan büyük bir iş adamı tavrıyla düşünüyordu böyle. Neden hep tabağına baktığını, yemekten başka şey düşünmediğini soracak olurlarsa cevabı hazırdı. İnsan Cliff House'dan Western Edition'a üstelik de parktan geçerek uçarsa elbet acıkır. Karnını doyurmaktan başka bir şey düşünmez olurdu. Babası meraklı bakışlarını ara sıra konduruyordu üzerine ama Joe bunun farkında değildi. Oysa Bessie bu kaçamak bakışların hiçbirini kaçırmıyordu. Mr. Branson orta yaşlıydı. Şişman değilse bile iri yarı sayılırdı. Sağlıklı bir görünümü vardı. Yüzü hep aşıkmış gibi dururdu. Çenesi yuvarlak, yüz çizgileri sertti. Tatlı bir bakışı vardı ve ağzını çevreleyen kırışıklıklar, çekilen güçlükleri değil, sürekli gülümsemeleri de ele veriyordu. Joy'la aralarındaki benzerliği saptamak için ince eleyip sık dokumaya hiç gerek yoktu. Aynı geniş alın, aynı güçlü yayvan çene yapısı onların baba oğul olduğunu anlamaya yeterdi. Hele gözler, aradaki yaş farkı da hesaba katılırsa tek bir daldan sarkan iki kiraz tanesi gibi birbirinin aynısıydı. ''Ne var ne yok Joe?'' diye sordu sonunda Mr. Branson. Yemek bitmişti, masadan kalkmak üzereydiler. ''Şimdilik bir şey yok.'' diye cevap verdi Joe. Sonra aynı umursamazlıkla ''Yarın sınavlarımız var, o vakit belli olur her şey.'' dedi. Bir yandan da kapıya doğru yürüyordu. ''Nereye yolculuk?'' diye sordu annesi. İnce, uzun, fidan gibi bir kadındı. Gözleri besininkiler gibi kahverengi, bakışları, davranışı sıcaktı. Odama, dedi Joe. Sonra ders çalışmaya, diye tamamladı sözünü. Mrs. Branson oğlunun saçlarını sevgiyle okşadı. Eğildi, öptü onu. Babası, aferin, der gibi gülümsedi oğluna. Joe, merdivenlere koşarak çıktı. Sıkı çalışmaya, yarınki sınavların hepsini başarıyla vermeye kararlıydı. Odasına girer girmez kapıyı kilitledi ve her şeyi düşünülmüş kusursuz çalışma odasındaki masanın başına geçti. Ders kitaplarına şöyle bir göz gezdirdi. İlk sınav tarihtendi. Tarih çalışmakla başlayacaktı işe. Kitabı açtı. İşaretli yerinden okumaya başladı. Drakon reformlarından hemen sonra Atina ile Megara arasında bir savaş çıktı. Her iki kent de Salamis adasının kendilerine ait olduğunu öne sürüyorlardı. Bunu anlamak kolaydı ama şu Drakon reformları neydi acaba onları arayıp bulmalıydı kitabın başına doğru hızla sayfaları çevirirken derslerini ödevlerini hiç aksatmayan çalışkan bir öğrenci yandırıyordu gözlerini kaldırıp da sandalyenin üzerinde duran beyzbol maskesini ve eldivenini görünceye dek sürdü bu çalışkan öğrenci tavrı geçen cumartesi maçı vermemeliydik diye düşündü gerçekten de Fred olmasaydı kaybetmezlerdi maçı çok beceriksizdi şu Fred arka arkaya 100 top yakalıyor ama en önemli atışları kaçırıyordu. Böyle kritik durumlarda Kıra'yı bile yakalayamazdı. Aslında Fred'i sağ dışı etmeli, Jansı almalıydı savunmaya. Ama Jans da çok heyecanlı bir çocuktu. Oyunun en kritik anlarında bile top kaçırmaz, bir değil, beş topu birden yakalayabilirdi ama tuttuğu topu ne yapacağını kestirmek güçtü. Onun da bu kusuru vardı. Bir silkindi, kendine geldi Joe. Böyle de tarih çalışılır mıydı? Başını kitaba gömdü ve okumaya başladı. Drakon reformlarından hemen sonra bu cümleyi tam üç kez okudu. Sonra Drakon reformlarını bilmediğini anımsadı. Kapısı çalınıyordu. Kitabın sayfalarını gürültülü gürültülü çevirdi ama cevap vermedi. Kapı gene çalındı ve Besin'in Joe'cuyum diyen sesi duyuldu. Ne istiyorsun diye sordu Jo. Ama sorusuna cevap beklemeden "İçeri girmek yasak çalışıyorum dedi. Besin'in yakaran sesi duyuldu kapının ardından. ''Sana yardım etmeye geldim. Ben derslerimi bitirdim de.'' ''Elbet bitirdin.'' diye haykırdı Joe. ''Hep bitirirsin zaten.'' Gözlerini kitaptan ayırmamak için başını elleri arasına aldı. Ama beyzbol maskesi gözüne takılıyordu gene de. Aklını önündeki derse vermeye zorladı kendini ama ne kadar zorlanırsa o kadar çok kayıyordu gözü sandalyede duran maskeye. Kitaba bakarken de oynadığı oyunlar canlanıyordu gözünde. Bu iş böyle gitmezdi. Kitabı tersine çevirdi, kalktı. Sandalyenin yanına gitti. Çevik bir hareketle maskeyi de eldiveni de yatağın altına attı. Öyle bir fırlatmıştı ki bunları. Maske karşı duvara çarpıp yatağın altında yuvarlandı Tangır Tungur. Drakon reformlarından hemen sonra Atina ile Megara arasında maske bir kez daha tıngırdadı yatağın altında. Takıldığı bir yerden kurtulmuştu anlaşılan. Acaba onun gözüne çarpmayacak kadar geride kalmış mıydı? Hayır, bakmayacaktı. Yuvarlanmışsa ne olmuştu? Şimdi önemli olan tarihti. Ama acaba kaçamak bir bakış attı yatağa doğru. Yatak örtüsünün altından maskenin ucu görünüyordu. Yok, buna da katlanamazdı. Bir oyun maskesiyle karşılıklı oturup ders çalışılır mıydı? Kalktı. Maskeyi aldı. Gardrobun bulunduğu yere yürüdü. İçeri tıktı bu ders düşmanını. Gardrobun kapısını da bir güzel kilitledi. Şimdi tamamdı. Neyse, bu işi de halletmişti. Artık çalışabilirdi. Drakon reformlarından hemen sonra Atina ile Megara arasında bir savaş çıktı. Her iki kent de Salamis adasının kendilerine ait olduğunu öne sürüyorlardı. İyi, güzel de Drakon reformları nelerdi acaba? Tam bu sırada tatlı bir aydınlık doldu odaya ve John'un dikkatini dağıttı. Ne olabilirdi bu? Pencereden baktı. Batan güneşin kayısı rengi ışıkları, alçak alçak uçuşan yaz bulutları arasında odaya doğru uzanıyordu. Bulutları delerek yerküreye çarpan hüzmeler yer yer koyu kırmızı, mor renklerle bürünüyordu. Bulutlardan körfeze indirdi gözlerini. Deniz rüzgarı biten günle birlikte ölçünleşiyordu. İleride Fort Point'e yakın bir yerde son hafif rüzgara yakalanmadan karaya varmaya sabırsızlanan bir balıkçı teknesi denizi tırmanıyordu. Az ötede üç direkli bir uskunağı denize indiren çatana, büklüm büklüm yükselen dumanlarını üflüyordu bulutlara. John'un ne düşündüğünü bilmeden düşünen gözleri Marin kantinin bulunduğu kıyıları dolaştı. Suyla karanın birleştiği çizgi karanlığa gömülmüştü bile. Ve ince uzun gölgeler gökyüzünün batısında heybetli bir anıt gibi yükselen Tamalpeis Dağı'nı saran tepeleri tırmanıyordu. Eğer o, yani Joe Brunson, şu balıkçı kayığının içinde olsaydı ve açık denizlere açılsaydı daha ne isterdi? Ah ne güzel olurdu! Ya da o Iskuna olsaydı, güneşin denizde yıkadığı ışıkları arasında kaybolsa dünyaya açılsaydı. Asıl yaşamak ona derlerdi işte. Hayatta bir şeyler yapmak, yeryüzünde bir anlamı olmak buna derlerdi. Oysa o burada kilitli bir kapı ardında kendisi daha dünyaya gelmeden binlerce yıl önce ölüp gitmiş insanların ne yapıp ne ettiğini ezberlemek için kafa patlatıyordu. Birisi onu sımsıkı tutuyormuş da pencerenin önünde kakılmış gibi birden döndü. Çekildi oradan. Sandalyesini ve tarih kitabını alarak kararlı adımlarla odanın karşı köşesine yollandı. Pencereye sırtını vererek oturdu. Nasıl oldu bilmiyordu ama bir saniye sonra pencereye yapışmış dışarıyı izlerken buldu kendini. Oracıktaki denize bakıyor ama kendisi çok uzakları seyrediyordu. Buraya nasıl gelmişti bilmiyordu. Anımsadığı kadarıyla elindeki kitabın sağ tarafındaki bir sayfada ''Drakon Kanunları ve Anayasası'' başlığını bulmuştu. Sonra demek ki uykuda yürür gibi pencerenin önüne gelmiş olmalıydı. Ne kadardır burada duruyordu acaba? Çıkaramadı. Fort Point'te gördüğü o balıkçı teknesi şimdi... Max rıhtımına yaklaşmıştı. Bu en az bir saatlik bir zaman gerektirirdi. Güneş çoktan batmıştı. Görkemli bir bozluk, denizin sularını korurcasına inmişti suyun yüzüne. Tamal Peist Dağı'nın tepelerinde birkaç solgun yıldız yanıp yanıp sönüyordu. Derin derin göğüs geçirerek döndü. Köşesine doğru yürümeye başladı. Tam bu sırada uzun, keskin ve kulakları yırtan bir ıslık sesi duydu. Fred'ti bu. Gene göğüs geçirdi. Islık sesi tekrar duyuldu. Sonra bir başka ıslık katıldı ona. Bu Charlie'ydi. Köşede bekliyorlardı. Ne şanslı çocuklardı onlar. Eee bu gece görmeyecekler miydi Joe'yu? Bir ıslık ötekine eşlik ediyordu şimdi. Şöyle bir kıvrandı sandalyesinde. dinlemeye benzer bir ses çıkardı. Hayır, bu gece görmeyeceklerdi onu. Bu sözü bir kez daha hileledi içinden ve aynı zamanda ayağa kalktı. Daha Drakon reformlarını bile öğrenmeden onlara katılmak, oyuna gitmek gerçekten olanaksızdı. Onu pencerenin önüne götüren güç bu kez masasının başına doğru iteliyordu. Nasıl bir güçse bu, tarih kitabını masada duran öteki kitapların en üstüne koydurttu. Kilitli kapıyı açtırdı ve Joe farkına bile varmadan koridoru yanlamasını sağladı. Geri dönmeye davrandı ama şöyle biraz hava alıp dönebileceğini, böylece belki de daha iyi çalışabileceği aklına geldi. Merdivenlere inerken hemen döneceğim diye söz verip durdu kendi kendine. Adımlarını da hızlandırıyordu giderek. Basamakların sonuna geldiğinde merdivenleri üçer üçer inmekteydi. Şapkasını başına geçirdi ve arka kapıdan sıyrıldı çıktı. Köşe başına vardığında Drakon Reformları, Drakon'un kendisi gibi çok uzun bir geçmişte kalmıştı. Yarınki sınavlar da aynı derecede uzun bir gelecekteydi. Tuğla, Şimşir Topaç ve Kınalı. Joe Fredle Charlie'nin yanına yaklaşınca "Ne var?" diye sordu. "Uçurtma." diye cevap verdi Charlie. "Yürü. Seni beklemekten ağaç olduk." Üç kafa dar, bayırın sırtından aşağı inen caddeyi tuttu. Ta aşağılarda ayaklarının dibinde gibi görünen kara çizgi Yunyon Caddesiydi. Buraya çukur derdi onlar. Yerin niteliğine tıp atıp uyan bir attı bu. Kendilerine de tepeli adını takmışlardı ve tepelilerin çukura inişleri olayı her vakit büyük bir serüvenin başlangıcı olmuştu onlar için. Serüven aradıklarında oraya inerlerdi. Bu üç tepelinin en büyük zevklerinden biri bilimsel uçurtma uçurmaktı ve 6-7 uçurtmanın bulutları delercesine yükselmesi onlar için büyük bir başarı sayılmazdı. Uçurtma stoklarını sürekli yenilemek zorunda kalıyorlardı. Çünkü bir kaza olur da ip kopar ya da rüzgar ansızın kesilirse ya da diyelim uçurtmalardan biri pike yapar da ötekileri de sürüklerse uçurtmalar çukura düşer oradan da bir daha çıkamazlardı. Bunun nedeni çukurun genç sakinlerinin Korsanvari ve de soyguncu yaratılışta olmaları ile mülkiyet ve mülkiyet hakları konusunda kendilerine özgü yasalar uygulamalarına dayanıyordu. Bir gün tepelilerden birinin uçurtmasının başına bir kaza gelmişti de aynı uçurtma ertesi gün ucu çok aşağılarda çukur halkının yaşadığı haydut yatağına uzanan bir ipe bağlı olarak göklerde görülmüştü. Tek kaygısı günlük geçimini çıkarmak olan uçurtmaya para verilmesini aklına sığdıramayan çukur halkı çocuklarının Bilimsel uçurtma uçurma sanatında bir hayli gelişmeleri, komşuları tepelilerin bu sanata merak salmasıyla başlamıştı. Tepelilerin bu eğlencesinden kendi payına düşeni alan bir de yaşlı denizci vardı. Kendisi yelken ve rüzgar konusunda bilgili, deneyimli, üstelik becerikli ve de kurnaz olduğundan çok iyi uçan uçurtmalar yapmaya başlamıştı. Deniz kıyısında küçük bir kulübede oturur, daha feri iyice sönmemiş gözleriyle yükselip alçalan dalgaları gelip geçen gemileri izler, Kendisinin de açık denizde gemici olduğu günleri, eski anılarını yaşar, böylece onları canlı tutardı. Tepede oturanların onun kulübesine gitmek için çukurdan geçmeleri gerekiyordu. Bizim üç kafadar da oraya doğru yollanmıştı. Genellikle gündüz giderlerdi uçurtma almaya. İlk kez karanlıkta gidiyorlardı ama kafalarına koymuşlardı bir kez. Başlarına gelecekleri akıllarına getirseler bile kararlarından dönmeyi hiç düşünmüyorlardı. Gerçekten de çok tehlikeli bir serüven bekliyordu onları. Kısaca ve açıkça tanımlamak gerekirse çukur, yoksul insanların iç içe girmiş küçük gece kondularından oluşan eğri büğrü bir mahalleydi. Her ulustan insanın kucak kucağı ve ellerinden geldiğince iyi yaşamaya çalıştığı bir yerdi burası. Pisti, sefalet kokuyordu. Çocuklar denizcinin kulübesine giderken çukurdan geçtiklerinde akşamın erken saatleriydi ve başlarına hiçbir şey gelmedi. Gerçi çukur çocukları kendilerine yiyecek gibi bakıp durdu ve... Arada bir dişleri arasından alaylı sözlerle sataştılar ama o kadar. Başka bir şey olmadı. İhtiyar denizcinin yaptığı uçurtmalar teknik açıdan son derece gelişmiş olmaktan başka katlanabilen, taşınması kolay uçurtmalardı. Çocukların her biri birkaç uçurtma aldı. Katlayıp devşirerek koltuğunun altına kıstırdı. Dönüş yolculuğuna başladılar. Gözünüzü dört açın demişti ihtiyar. Buranın çocukları karanlıkta avlanmayı sever. Onlardan korkacak değiliz dedi Charley. Hem başımızın çaresine bakmasını da biliriz. Tepeye, tepenin geniş ve sakin caddelerine alışkın olan çocuklar, bu iç içe girmiş evlerden oluşan daracık sokaklı ya da yer yer sokaksız mahallelerde kaynayan yaşantı karşısında afallamış ve şaşkındılar. Bir yığın yabani otun, çalılığın kapladığı tarlalarda ayak yordamıyla yürüyor gibiydiler. Karma karışık dar yollarda sakıngan sakıngan yürüyor, Sanki bu onları koruyacak, saldırganları ürkütecekmiş gibi birbirlerinden yarım adım bile uzaklaşmıyorlardı. Bu garip görünümün yabancısı olduklarının, buradaki yaşantısıyla uzaktan yakından hiçbir ilişkilerinin bulunmadığının bilincindeydiler. Çocuklar ve daha yeni yürümeye başlayan bebekler yol kenarında ya da ayaklarının altında yuvarlanıp duruyordu. Saçı başı dağınık kadınlar kapı aralarında söyleşiyor, kimisi de ellerinde irili ufaklığı kese kağıtlarıyla bakkaldan dönüyordu. Çürük meyve ve kokmuş balık kokusu sarmıştı mahalleyi. Bir bayatlık, bir kokuşmuşluk sarmıştı her yanı. İri yarı adamlar hımbıl hımbıl yürüyor. Üstü başı yırtık küçük kızlar, ellerinde üstü köpüklü kovalar, şaşkın şaşkın babalarına bira taşıyordu. Herkes bir başka dili konuşuyordu burada. Kaba saba sözler, bozuk bir İngilizce ile konuşanların anlaşılmaz gürültüleri, kulakları yırtan çığlıklar, kavga dövüş sesleri doldurmuştu ortalığı, çukurun kalbi... Bu büyük ve durmak bilmez gürültüyle atıyor, insanlarla dolu bir arı kovanına düştükleri izlenimini veriyordu. Gerçekten de bir arı kovanından farksızdı çukur. Şuradan bir çıksak diye göğüs geçirdi Fred. Cehenneme düşmüş gibi oluyorum buraya gelince. Yüksek sesle konuşmuyordu bunları söylerken ama gene de Joe ile Charlie başlarını sallayarak aynı duyguyu paylaştıklarını belirttiler. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Kalabalık el verdiğince hızlı yürüyorlardı. Balta girmemiş ormanda zorunlu ama tehlikeli bir yolculuk yapan gezginleri andırıyorlardı. Çukur, her türlü tehlikenin ve kötülüğün barınmasına elverişliydi. Burada yaşayanlar, tepeden gelen yabancıları aralarında görmekten hoşlanmıyorlardı anlaşılan. Kir pas içindeki küçük yaramazlar, yanlarından geçen bu yabancılara korkusuzca dil uzatıyor ama en küçük bir karşı koyma kokusu aldıklarında fırlayıp kaçmaya hazır görünüyorlardı. Birkaç küçük afacan, arkaları sıra el ele yürüyor, korkusuzca sövüyorlardı. Onların bu korkusuzlukları yürüyüşe katılanların sayısıyla birlikte artıyordu giderek verin dedi Joe ''Hiç umursamayalım, duymazdan gelelim. Az kaldı, çıkıyoruz bu delikten. Daha işimiz var biraz.'' ''Bana sorarsan'' dedi Fred ''Şuraya bak.'' Bizimkilerin yaklaşmakta olduğu köşede aşağı yukarı kendi yaşlarında 4-5 çocuk duruyordu. Sokak lambasının ışığı çocukların üzerine düşmüş, özellikle kınalı saçlı olanın başını ışıl ışıl aydınlatmıştı. Bu çetenin elebaşı Tuğla, Simpson olmalıydı. Anımsadıkları kadarıyla çetesini iki kez tepeye çıkarmış ve tepeli gençleri korkuya boğmuştu. Tepenin çocukları nereye kaçacaklarını bilememişler, anaları babaları telaşla telefonlara sarılarak polisten yardım istemişlerdi. Köşedeki çocuklar görünür görünmez bizimkilerin peşlerindeki ayak sesleri kesildi ve kalabalık, ürkek sesler çıkararak verdi. Bu başlarına ne geleceği konusunda Üç teperinin merakını büsbütün artırdı. Gene de ne korkularını ne de meraklarını ele vererek yürümeyi sürdürdüler. Az uzunca boylusu ötekilerden ayrıldı. Bir adım öne çıktı. Böyle yapmakla bizimkilerin de yolunu kesmiş oluyordu. Bizimkiler çocuğun sağından ve solundan yürüyüp gitmeye davrandı. Ama çocuk kollarını iki yana açarak engel oldu onlara. Burada ne arıyorsunuz diye humurdandı çocuk. Nereye yakıştığınızı bilmiyor musunuz? Evimize gidiyoruz dedi Fred. Hiç dayılanmadı. Tuğla Joe'ya baktı. ''Koltuğunun altındaki ne?'' diye sordu. Joe duymazdan geldi bu soruyu. Fred ile Charlie'ye ''Haydi, yürüyün.'' diyerek çete başını sıyırıp geçmek ve yoluna devam etmek istedi. Ama Tuğla Simpson birden atıldı. Joe'nun yüzüne bir yumruk indirdi ve aynı çabuklukla koltuğunun altındaki uçurtmaları kaptı. Joe, yeri göğü inleten sesiyle öfkesini, acısını haykırdı ve bir fırtına gibi... Hızla düşmanının üzerine saldırdı. Anlaşılan bunu beklemiyordu çetebaşı. Kendi öz mahallesinde hiç kimsenin ona el kaldırabileceğini aklından geçirmemişti çünkü. Elindeki uçurtmalarla şöyle bir geriledi. Ganimetini alıp kaçsa mıydı yoksa erkekliği elden bırakmayıp saldırsa mıydı bilemiyordu. Hayır. Uçurtmaları feda edemezdi. Birden döndü. Yan sokaklardan birine dalarak çıkmaz sokaklar ile daracık yollardan oluşan labirentin içinde kayboldu. Joe, başına geleceklerin bu düşmanlar ülkesinin vahşi çölüne düşmenin ne demek olduğunun bilincindeydi ama bir yandan mülkiyet duygusu, bir yandan incinen gururu arkasından itiyordu onu. Var gücüyle koşmaya başladı Tuğla'nın ardından. Fred ve Charlie peşinden gidiyorlardı. Onların ardından da çetenin üç çömezi koşuyor, bir yandan da keskin keskin ıslık çalıyorlardı. Öteki arkadaşlarını yardıma çağırıyorlardı anlaşılan. Koşmaca devam ederken oradan buradan pek çok değişik yönden ıslık sesleri duyuluyordu. Çağrı'ya cevap veren öteki çete üyeleri de az sonra Fred ile Charlie'nin ardında bitti. Joe'yu gözden kaybetmemek için var güçleriyle koşuyordu onlardı Arkalarındaki ayak seslerinin çoğaldığını duyunca adımlarını biraz daha hızlandırmaya çabaladılar. Tula Simpson boş bir arsaya doğru saptı. Böyle kavgacı insanların mahallelerindeki bu boş arsalara sığınak denirdi. Çünkü tıkış tıkış evlerin doldurduğu mahallelerde bulunabilen tek tük boşluklar evciklerin bahçelerini çevreleyen dikenli çalıların bir aralığına, kulübelerin damlarına geçit veren karanlık köşesi bol, insan saklamaya elverişli yerlerdi. Öyle ki oranın girdisini çıktısını bilmeyen hem kendi yolunu hem de avını kaybediverirdi. Ama Joe tuğlayı daha amacına ulaşmadan yakalamayı başardı. Birden üzerine atıldı. İkisi sarmaş dolaş çöp yağınının içinde yuvarlandı bir süre. Fred, Charlie ve de çetenin geri kalanı yanlarına vardıklarında ayağa kalkmış yüz yüze duruyorlardı. ''Ne istiyorsun be?'' diye homurdanıyordu çete başı. ''Ne istiyorsun söyle de anlayalım. "Uçurtmalarımı istiyorum?'' dedi Joe. Tuğla Simpson'ın gözlerinde şimşek çaktı. Parlak bir fikir gelmişti aklına. Uçurtmalara asıl onun ihtiyacı vardı. ''Uçurtma istiyorsan dövüşür, alnının teriyle kazanırsın onları.'' ''Neden dövüşecekmişim?'' diye babalandı Joe. Kendi öz malım onlar. Bu sözler Çukur halkı tarafından sağlanan mülkiyet hakları ve bir mala sahip olma yasaları hakkında çok cahil olduğunu gösteriyordu. Başkanlarının ardında bir kurt yığını gibi birbirine sokulmuş duran çete üyeleri alaylı sözler söyleyerek hep bir ağızdan güldüler Joe'nun bilgisizliğine. ''Neden dövüşecekmişim?'' dedi gene Joe. ''Ben öyle istiyorum çünkü.'' dedi Simpson. ''Ve ben ne dersem o olur.'' Anlaşıldı mı? Ama Joe anlamadı. Tula Simpson'ın sözlerinin San Francisco'da ya da San Francisco'nun herhangi bir yerinde yasa yerine geçtiğini anlamadı. Anlayamadı. Dürüstlüğe, hatlılığa olan sevgisi incinmişti. Kavga damarı kabardı şimdi. O uçurtmaları bana vereceksin anlaşıldı mı? diye babalandı gene ve elini uzatarak uçurtmaları almaya davrandı. Ama Simpson çekti uçurtmaları. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? diye sordu. Bana Tula Simpson derler ve bu dünyada Tula Simpson'a sesini yükseltecek adam anasından doğmamıştır. ''Bırak gitsin'' diye fısıldadı Charlie, John'un kulağına. ''Birkaç uçurtmadan ne olacak? Bırak alsın uçurtmaları. Çıkalım bu meret yerden.'' ''O uçurtmalar benim'' diye cevap verdi Joe dişlerinin arasından. ''Onlar benim öz malım ve benim olacak. Bunca insanla başa çıkamazsın'' dedi Fred. ''Birini haklasan beşi çullanır üstüne.'' Üç arkadaşın aralarında geçen bu duyulmaz konuşmayı izleyen çeteciler, John'un kavgaya yanaşmadığı anlamını çıkardılar ve o kurt ulumalarına yeniden başladılar. Korkak, korkak diye bağırıyorlardı hep bir ağızdan. Burnu havada ama cakasından yanına varalamıyor. Kim bilir belki de o güzel kazanı kirleteceğinden korkuyordur. Sonra annesi kulaklarını çeker süt kuzusunun. Susun be diye gürledi başkanları ve gürültü birden kesildi. Sen o uçurtmaları veriyor musun bana? dedi Joe ve Tuğla'ya doğru bir adım attı. Sen erkekçe dövüşüp hak ediyor musun o uçurtmaları? diye cevap verdi Tuğla. Evet, dedi Joe. Dövüş, dövüş diye ulumaya başladı gene kalabalık. Daha kalınca bir ses kalabalığın bağrışını kesti birden. Ben de hakemlik edeceğim. Bütün gözler sesin geldiği yöne çevrildi. Karanlıkta görünmeyen bir adam yaklaşıyordu onlara doğru. Adam sokak lambasının altına geldiğinde onun iri yarı. Güçlü kuvvetli, işçi tulumuna benzer bir şey giymiş, adeleleri giysesinden taşan biri olduğunu gördüler. Ayaklarında kocaman ama sımsıkıymış gibi duran postallar vardı. İnce, siyah bir deri kemer, belinin az aşağısında sıkılmış, kara, pis bir şapka kafasına oturmuştu. Yüzü gözü de simsiyahtı, kömür tozuna bulanmıştı. Önü, beline dek açık olan tulumu, geniş, kalın boynunu ve adeleli göğsünü ele veriyordu. ''Peki sen kimsin?'' diye homurdandı Simpson. Birinin içine burnuna sokmasından hoşlanmadığı belliydi sesinden. ''Bu seni ilgilendirmez.'' dedi adam. ''Ama illa de bilmek istiyorsan, Çin gemilerinde ateşçiyim ben ve dediğim gibi hakkıyla dövüşüp birbirinize kazık atmayasınız diye hakemlik edeceğim size. Bana burada hakemlik etmek düşer. Size de erkekçe dövüşmek. Haydi başlayın bakalım. Bütün gece dövüşecek değilsiniz.'' Simpson ve arkadaşları bu yeni gelenden ne kadar hoşlanmadılarsa tepeli üç çocuk da bir o kadar rahatlamıştı. Simpson elindeki uçurtmaları çetesinden birine verip de Joe'nun karşısına dönünceye dek fısıldadı üç arkadaş. Bir yandan ceketini çıkarırken bir yandan da ''Haydi gel bakalım'' dedi Joe'ya. Joe da ceketini frete uzattı ve tuğlanın üzerine atıldı. Yumruklarını sıkmış bakışıyorlardı. Simpson birdenbire korkunç bir yumruk indirdi ve Joe'dan gelen yumruğun erişemeyeceği kadar uzağa sıçramayı becerdi. Kendisiyle uzlaşamayan bu düşmanın yeteneklerine saygı duydu Joe bir an. Ama bu duygunun yarattığı tepki saygıya hiç benzemiyordu. Benliğindeki tüm kötülükleri tüm öfkeyi toparladı ve düşmanını mutlaka yenmeye karar verdi Joe. Ateşçinin varlığından tedirgin olan çete üyeleri tuğlayı övüp Joe'yu yermekle yetiniyorlardı. İki çocuk Küçük bir çember etrafında dönenip duruyor, bir ileri bir geri atılıyorlardı. İkisi de yumruk yememeye ve bir an önce bayıltıcı yumruğu indirmeye çabalıyordu. Ama dakikaların çoğu sıçrayıp korunmakla geçiyor, arada bir de yüzünden kamından okşanan oluyordu. Kavgacıların duruşundaki farklılık ta uzaklardan seçilecek kadar belirgindi. Joe dimdik duruyor, ayaklarını sert sert basıyordu yere, bacakları açık, omuzları dikti. Oysa Simpson, Öyle bir iki büklüm olmuştu ki başı omuzlarının arasında kaybolmuştu neredeyse. Bir an bile hareketsiz durmuyor, zıp zıp zıplıyor, Joe'nun daha önce hiç görmediği boks hileleri yapıyordu. Bir 15 dakika kadar sonra ikisi de yorulmuştu ama Joe daha canlıydı. Soluk soluğa kalan çete başının sigara içtiği, iyi beslenmediği, sağlıksız bir yaşam sürdüğü belli oluyordu. Gerçi başlangıçta o da Joe'yu oyuna getirerek birkaç ağır darbe indirmişti hasmına. Ama şimdi güçsüz düşmüştü. Saladığı yumruklar havada kayboluyordu. Çaresizlik içinde kıvranırken kurallara aykırı olmayan ama sinsi bir yöntem geliştirdi. Şaşırtmaca yapıyor, eğilip saldırıyor, sonra da Joe'nun ayakları dibine yığılıyordu. Yerdeyken vuramazdı ona Joe. Geri çekilip çete başının kalkmasını beklemek zorundaydı. Bu arada az da olsa dinleniyordu hasmı. Dinlenmiş bir şekilde kalkıyor ve gene aynı hileyi uyguluyordu. Bu oyundan bıktı Joe ve pozisyon aldı. Simpson'ın yumruğuyla düşmeye hazırlandığı toslama pozisyonu arasındaki zamana hesapladı ve tam yere kapaklanırken indirdi yumruğunu. Simpson düştü gene ama John'un kafasına inen yumruğun etkisiyle yan yattı. Yuvarlandı, ayaklanmaya başladı ve çömezce bağırıp çağırmaya başladı. Acı içindeydi. Arkadaşları alkış tutuyor, kalkması için yüreklendiriyorlardı onu. Bir iki kez denedi ama kımıldayacak hali yoktu. Pes, dedi. Yenildim. Başlarının yenilgisi karşısında derin bir sessizlik ve üzüntü çöktü çetenin öteki üyelerine. Joe bir adım ilerledi. ''Şu uçurtmaları rica etsem.'' dedi onları tutan çocuğa. Çetenin bir başka üyesi Joe ile uçurtmaları tutan çocuğun arasına girdi. ''Rica ile olmaz bu iş bana kalırsa.'' dedi. Onun da saçları kına kırmızısıydı. ''Uçurtmaları istiyorsan beni de yenmelisin.'' Birden şaşırdı Joe. Bunu hiç beklemiyordu. ''Nasıl olur?'' dedi. ''Savaştım, kazandım.'' ''Dahası var mı bunun?'' ''Var süt kuzusu var.'' dedi öteki. ''Bana şimşir topaç Simpson derler. Tuğla Simpson benim ağabeyim olur.'' ''Anlarsın ya?'' Ve böylece Joe, Çukur halkının yeni bir geleneğini, Çukur'un yeni bir yasasını da öğrenmiş oldu. ''Gel bakalım.'' dedi. Kavga damarları bu olayın haksızlığı karşısında iyice kabarmıştı. ''Haydi, çık karşıma.'' Ağabeyinden bir yaş küçük olan şimşir topaç Simpson, hiç hak adalet gözetmiyordu kavgada. Öyle ki iyi huylu ateşçi, ikinci Simpson yere serilip de yenilgiyi kabul edinceye dek birkaç kez durdurmak zorunda kaldı onu. Bu kez Joe, uçurtmalarını alacağından hiç kuşkusu olmaksızın uzandı onlara. Ama bir başka çocuk Joe'yla özel mülkü arasına girdi gene. Bu ahbap çavuş da az önce yere serdikleri gibi kızıl saçlıydı. Bir bakışta kim olduğunu anladı Joe. Bu da bir başka Simpson'da anlaşılan. Ötekilerden daha küçük görünüyordu. Daha çelimsizdi ve yüzü sokak lambası altında parlayan sivilcelerle doluydu. ''Beni indirmeden o uçurtmaları çıkaramazsın tepeye.'' dedi cılız sesiyle. ''Bana kınalı Simpson derler. Beni alaşağı etmeden Simpson ailesini yenmiş sayılmazsın anlarsın ya.'' Çete üyeleri coşkun çıkılıklar attı ve kınalı genç bir kabadayı tavrıyla ceketini sıyırarak kavgaya başlamaya davrandı. ''Hazır ol geliyorum.'' dedi Joe'ya. Joe'nun yumrukları patlamıştı burnu kanıyordu. Dudağı yarılmış üstelik şişmişti. İnce kaza boynundan beline yırtılmış ikiye ayrılmıştı. Dahası yorgundu ve soluğu tükenmişti. Daha kaç kardeşsiniz siz simsinler be diye sordu. Benim vaktim yok, evime gideceğim. Aileniz kalabalıksa sabaha kadar sürecek bu iş anlaşılan. En sonuncusu ve en çetiniyim ben dedi kınalı. Beni indir, uçurtmaları çıkar, söz. Pekala diye göz geçirdi o Gel bakalım. Kardeşlerin en küçüğünde ötekilerin gücü, becerisi yoktu ama vahşi bir kedi gibi saldırarak zaten gücünü yitirmiş olan Joe'yu bir hayli hırpaladı. Bu küçük fırtınaya boyun eğmek zorunda olduğunu düşünüyordu Joe ama her seferinde kendini toparlayıp saldırmayı başardı. Çünkü artık uçurtmalar için değil, ilkeleri uğruna savaşıyordu. Nasıl ki ataları yiğitliği elden bırakmamış, ölmeden dönmemişse o da gücünün son damlasına kadar belki de ölünceye dek savaşacaktı. Hem Tepe halkının şanı şerefi söz konusuydu şimdi ve Tepe halkının temsilcisi olarak elinden geleni yapmalıydı. Bu inançla hasmının çevik ve sürekli saldırılarına karşı koyducu Sonunda bu küçük ve daha az deneyimli yaratık kendi çırpınışlarıyla yorulup yere yığıldı ve yattığı yerden bu gecenin Simpson kardeşler tarihinde ilk yenilgiyi simgelediğini kendi ağzıyla söyledi. Beterin beteri. Üç tepeli az sonra çukurdaki yaşamın rastlantıya kalmış bir olay olduğunu öğrendiler. Joe daha uçurtmalarını almadan ateşçi de dahil tüm çukur halkının tabanları yağlayıp kaçışmaya davrandığına tanık oldu. Küçük kızlar ve bacaksızlar Simpson çetesini görünce nasıl toz olup dağıldıysa Simpson çetesi de yeni ve aynı derecede ürkünç bir zorba yaratıklar grubunu görünce öyle kaçışmaya başlamıştı. Joe kaçanların hamsi çetesi, hamsi çetesi diye bağırdıklarını duyuyor. Kendisinin de kaçması bu yeni tehlikeden sakınması gerektiğini anlıyordu. Ama adım atacak gücü kalmamıştı. Tehlike nice büyük olursa olsun kaçamazdı. Bunu biliyordu ve Fred ve Charlie de Simpson çetesine ve de koskoca ateşçiye kaçacak delik aratan bu büyük tehlikeden kaçmaya can atıyor ama arkadaşlarını yalnız bırakamıyorlardı bir türlü. Boş arsada karanlık gölgeler belirdi birden. Kimi oradaki çocukları çembere alıyor, kimi de kaçanların peşinden gidiyordu. Ayağına çabuk olmayanların kuşatıldıkları duyulan çığlık seslerinden anlaşılıyordu. Kaçanların peşine düşenler, Az sonra o talehine küsesi tuğlayı getirdiler. Uçurtmalar koltuğunun altında sımsıkı duruyordu. Joe bu yeni çapulcular takımına şaşkın şaşkın baktı. 17-18 yaşından 23-24 yaşına kadar boy boydular. Serserilik yüzlerinden akıyordu hepsinin. Efe suratlı, kurnaz, keskin bakışlıydılar. Öyle ki yüzlerine bakarken tüyleri diken diken oluyordu Joe'nun. İki kişi iki koluna girdiler. Fred ve Charlie de aynı biçimde kuşatılmıştı. Reis olduğu sesinden belli biri, bana bak diye babalandı. Bu mahallenin künyesi bizden sorulur. Ne oluyor burada? Bir derdin mi var kınalı saçlı? Ne yaptın? Anlat bakalım. Anlat da bilelim. Hiçbir şey yapmadım, diye inledi Simpson. Belli, dedi reis ve Tuğla'nın suratını tutup sokak lambasının ışığının altında inceledi. Kim fırçaladı seni böyle? Tuğla, Joe'yu gösterdi eliyle. Onu tutanlar da bir iki adım ileri sürüklediler esirlerini. Derdin ne bakalım? ''Uçurtma. Benim uçurtmalarım.'' dedi Joe diktik. ''Şu çocuk uçurtmalarımı aldı. Koltuğunun altında duruyor şu anda.'' ha demek senin uçurtmalarını aldı. Bana bak Tuğla. Bu mahallede hırsızlık yapmak yasaktır. Anladın mı?'' ''Hırsızlığı hoş görmeyiz biz. Zaten hayatında hiçbir şey hakkıyla sahip olmadın. Haydi uçları bakalım uçurtmaları.'' ''Bir daha söylemem bak.'' Reis yumruklarını sıkıp ona göz dav verirken Simpson da uçurtmaları sımsıkı sardı kollarıyla. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Reis birden freti gördü. Koltuğunun altındaki paketi gördü. Bu ne? Diyerek sarsı çocuğu omzundan. Uçurtma değil mi bunlar? Uçurtma fabrikasında mal bırakmamışsınız be siz. Vay canına. Derken Charlie'nin uçurtma paketine yapıştı. Şimdi, dedi düşünceli bir tavırla. Size nasıl bir uğurlama töreni yapsak da dünyanın kaç bucak olduğunu göstersek? Neden? Diye atıldı Joe. Uçurtmalarımızı çaldığınız için mi? Hayır efendim hayır dedi reis. Son derece kibar görünüyordu şimdi. Sadece mahallemizde uçurtmayla dolaşıp gereksiz yere huzuru bozduğunuz için. Hiç hoş değil bu yaptığınız, hiç hoş değil. Anasından serseri doğmuş gibi görünen reis bir de cık, cık çekti bu sözlerinin ardından. Tam bu sırada kabadayılar teperilerle uğraşırken Tuğla çevik hareketlerle kendisini tutanlardan sıyrıldı. Ceketini onların elinde bırakarak... Joe'dan ilk kaçarken yollandığı sığınağa doğru koşmaya başladı. Hamsi çetesinden 2-3 kişi fırladı peşinden. Tahta sandıklara, kuru çalılara inen ayak sesleriyle bekçi köpeklerinin havlamaları duyuluyordu. Sonra birden büyükçe bir cismin suya düşmesinden çıkan ses duyuldu. Birkaç dakika sonra Tuğla'nın kendilerine armağan ettiği tuzaktan, tüylerinden sular akan koyunlar gibi sıklam ve süklüm püklüm çıkan çeteciler göründü. Tuğlan'ın sesi yakınlarda bir evin damından arsaya yayılıyor, alaylı kahkahaları ortalığı çınlatıyordu. Bu olay Hamsi çetesi reisini bir hayli sinirlendirmiş olmalıydı. Bir hışım, Joe, Fred ve Charlie'ye döndü ama tam bu sırada ilerideki sokakta yanık ve keskin bir düdük sesi duyuldu. Olsa olsa nöbetçi polisin düdüğü olurdu bu. Az sonra düdüğü çalanın koşarak kendilerine doğru geldiğini gördüler. Evet, polis de bu. Aynasızlar, dedi reis soluk soluğa Joe başını çevirdi. Başı miğferle iki polisin koşarak yaklaştığını gördü. Göğüslerindeki yıldızlar pırıl pırıl parlıyordu. ''Daha beter bir bela açmayalım başımıza.'' diye fısıldadı Fret ile Charlie'ye. ''Kaçalım.'' Çeteciler kaçmaya başlamıştı bile. Bir yönde onlar, karşıda polisler, tepelilerin yolunu kapatıyordu. Tuğla Simpson'ın sığınağına doğru kaçmaktan başka çare yoktu. Polis koşarak yaklaşıyor, durmalarını buyuruyordu uzaktan. Ama küçük kuşlar hızlı uçar. Hele bir şeyden ürkmüşlerse yel olur giderler uzaklara. Bizim genç tepeliler de bahçe çitlerini bir çırpıda atlayıp birbiri içine girmiş arka bahçelere daldılar. Az sonra polislerin canlarının kıymetli olduğunu anladılar. Anlaşılan sığınaklar konusunda deneyim sahibiydiler ve ilk bahçe çitinin başında bırakıyorlardı kovalamacayı. Sokak lambaları buraya salmıyordu aydınlığını ve çocuklar yürekleri ağızlarında kör gibi el ayak yordamayla yollarını bulmaya çalışıyorlardı. Meyve sandıklarını... Karton kutularla dolu bir bahçede kayboldular ve tam 15 dakika kadar çıkış yolunu aradılar. Körü körüne o yene bu yöne gidiyorlar ve hep kutu ile sandık yığınlarına dalıyorlardı. Bahçede ve sandık yığınları üzerinde bir süre dönendikten sonra bir sundurmanın tepesinde buldular kendilerini. Ancak buradan da sayısız boş tavuk kümesiyle dolu bir başka bahçeye atlayabildiler. Az daha ilerleyince Tuğla Simpson'ı izleyenlere sıra eden tuzakla karşılaştılar. Çok kurnazca hazırlanmış bir tuzaktı bu. Bir bahçeyi çevreleyen tahta perdenin bir tahtası çıkıktı. Bu aralıktan girmekten başka bir şey düşünemezdi insan ilk bakışta. İnce, uzun bir tahta. Buradan ilk kez geçen birinin kolayca, belki de mutlaka çarpacağı biçimde ayarlanmış, yerleştirilmişti. İşte bu tahta kapanın yayını boşaltıyordu. Hafifçe dokunmak bile yüksekçe bir yere ustaca yerleştirilmiş olan bidonun altındaki taşı düşürmeye yeterdi. Taşın düşmesiyle de bidon baş aşağı oluyor ve Altında duran kurbanın başına boşaltıyordu içindeki suyu. Çocuklar bu tuzağı incelerken Simpson çetesinin parlak zekasına hayran kalmaktan kendilerini alamadılar. Neyse ki bidon ters dönmüştü. Yoksa en önde giden ve o ince tahtaya toslayan Joe güzel bir akşam banyosa yapacaktı. Belki de bu Simpsonların evinin bahçesidir diye fısıldadı Joe. Herhalde diye onayladı Fred. Onun değilse bile çetesinden birinin bahçesidir mutlaka. Charlie iki elini iki arkadaşının omzuna koydu. Şşt dedi. Bir ses duyuyorum. Yere yattılar. Çok yakınlarda bir yerden ayak sesleri geliyordu. Derken bir musluktan kovaya su doluyormuş gibi bir ses duydular. Bunu da yaklaşan ayak sesleri izledi. Daha bir yapıştılar toprağa. Olanları iyice anlamak, hiçbir şey kaçırmamak için soluk bile almıyorlardı. Bir kol boyu ötelerinden karanlık bir gölge geçti ve bahçe çitinin dibinde bir sandığa çıktı. Tuğlaydı bu. Bozulan tuzağı hazırlıyordu yeniden. Tahtayı, taşı yerleştirişini duydular. Sonra bidonun doğrulduğunu ve içine iki kova su boşaltıldığını izlediler kulaklarıyla. Tuğla daha su getirmek için tahta sandıktan indiğinde Joe hızla zıpladı. Bir çelmeyle yere yatırdı onu. ''Gık yok.'' dedi. ''Beni dinleyeceksin şimdi.'' ''Nereden çıktın be?'' dedi Simpson. Ama sesinde belirgin bir rahatlamışlık vardı. Beterin beterinden korkuyordu o da. ''Ne istiyorsun?'' ''Buradan çıkıp gitmek istiyoruz.'' dedi Joe. ''Hem de en kısa yoldan.'' ''Biz üç kişiyiz. Bak, sense teksin.'' ''Anladık, anladık.'' diye sözünü kesti çetebaşı. ''Sana yolu göstermeyeyim de ne yapayım seni burada? Size bir düşmanlığım yok ki. Haydi, peşimden gelin. Kenarlara basmayın. Tam arkamdan, haydi. Bir dakikada çıkarırım sizi buradan.'' Birkaç dakika sonra, yüksekçe bir bahçe duvarından atlayarak karanlık bir çıkmaza indiler. Caddeye çıkana kadar dümdüz yürüyün, dedi Simpson. Sonra sağa dönün. ''İkinci sokaktan gene sağa döndünüz mü ayaklarınızın dibine bakın. Gördüğünüz asfalt Yunyun caddesidir.'' Gülmediler. Tuğla'nın şarlatanlığını. Veda edip yürümeye başladılar. ''Bir daha uçurtma getirirseniz evime teslim isterim.'' diye bağırıyordu arkadan Tuğla. Eve dönüş. Tuğla, Simpson'ın söylediği yolu aynen izleyerek Yunyun caddesine geldiler ve sonra kazasız belasız tepeye vardılar. Takış takış insanların doldurduğu yerlerde duyulan o anlaşılmaz gürültünün yükseldiği çukura baktılar. Bir daha hiç ama hiç gitmeyeceğim oraya dedi Fred. Büyük bir öfke seziliyordu sesinde. Ölsem de gitmem. Ateşçi başı da toz oldu birden anlayamadım. Bir şişti bir söndü adam balon gibi. Bir yerimizi kırmadan buraya gelebildiğimize şükretsen diye neşelendirdi onları Joe. E ee, elimizdekini avucumuzdakini verdik biz. Sen daha da fazlasını verdin diye güldü Charlie. ''Evet'' dedi Joe. ''Neyse. Asıl şimdi evde başıma gelecekleri düşünüyorum ben. Haydi iyi geceler.'' Evin ön kapısı da arka kapısı da kilitliydi. O da öyle düşünmüştü zaten. Dolaştı. Yemek odasının bulunduğu yana geçti ve bir hırsız gibi pencereden girdi içeri. Ayaklarının ucuna basa basa merdivenlere doğru ilerliyordu. Tam bu sırada babasının çalışma odasından çıktığını gördü ve olduğu yere çakıldı. İkisi de aynı ölçüde şaşırmış, aynı anda durmuşlar oldukları yerde. Joe perişan kılığını düşündükçe katıla katıla gülmek istiyor, zor tutuyordu kendini. Gerçekte düşündüğünden de gülünç ve kötüydü durumu. Mr. Branson'ın karşısında duran Joe değil, şapkası, ceketi, çamura belenmiş, yüzü allak bullak, burnu balon gibi şiş, kaşı yarık, dudağı kesik ve şiş, yanağı sıyrık, dizleri kan içinde, kaza başından beline kadar yırtık bambaşka bir çocuktu. ''Bu ne hal?'' diyebildi sonunda babası. Joe ağzını açmadı. Bütün başına gelenleri kısacık bir cümleyle nasıl anlatabilirdi? Şu görünümünün geçirdiği tüm aşamaları içerecek ne söz söyleyebilirdi? Dilini mi yuttun? Dedi Mr. Branson. Sabırsızdı. Şey ben... Evet evet devam. Ben çukurdaydım. Dedi Joe bir solukta. Çukurdan çıkmış bir halin var gerçekten. Evet bir insan ancak çukura düşerse böyle çıkar. Ağır ağır ve de başını sallayarak konuşuyordu Mr. Branson. Ama zorla da olsa biraz gülümseyebildi. Umarım, diye sürdürdü sözlerini. Günahkar kulların yaşadığı bir yerden değil de San Francisco kentinin planında parmakla gösterilebilecek belli bir mahalleden söz ediyorsundur. Doğru mu düşünüyorum acaba? Joe kolunu kaldırdı. Union caddesine doğru çevirdi. Sonra birden düşürdü. Orada efendim. Çukur adını kim verdi oraya acaba? Belediye başkanı mı? Ben verdim, diye başına eğdi Joe. Suçunu kabul eden bir sanıktı sanki. Çok uygun bir ad. Büyük bir hayal gücü gerektirir bu kadar uygun bir at bulmak. Doğrusu daha iyisi olamazdı. Edebiyat dersinde çok başarılı olduğunu gösterir bu. Ne dersin? Babasının bu alaylı konuşması hiç gülünç gelmedi Joe'ya. Çünkü edebiyat gerçekten başarılı olduğu tek dersti. Böyle dikilmiş, sessiz bir rezalet ve sefalet tablosu çizerken Mr. Brunson'ın gözleri kendi çocukluğunun anılarıyla parlayan bir anlayışla baktı ona. Joe babasının böyle olduğunu bilmezdi hiç. Ancak şu anda sana söylev değil, güzel bir banyo, biraz tentördüyot, yara merhemi ve yara bandı gerek, dedi Mr. Branson. Haydi, şimdi yukarı çık ve kestirmeden yatağa gir. Uykuya ihtiyacın var. Yarın sabah ömründe duymadığın ağrılarla uyanacaksın. Bu sana yeter. Haydi. Joe yorganı başına çektiğinde saat gecenin biriydi ve sanki hemen sonra birkaç yüzyıldır sürüyormuş izlenimi veren kapı tıklamalarını duydu. Ne rahatsız edici bir sesti bu. Dinledi, dinledi. Sanki günlerce dinledi bu sesi. Sonra dayanamayarak gözlerini açtı ve yatağında doğruldu. Gün ışığı pencereden içeri akıyordu. Güneşli, berrak bir gündü. Esnerken alışkanlıkla gerinmeye kalktı Joe. Ama nerede? Kolları kalkmıyor, adeleri sancıyordu. Birden yatağa düşen kollarına baktı. Nereden çıkmıştı bu ağrılar? Gözlerini sımsıkı kapayıp açtı gene ve geceyi anımsadı. Kapı çalınıyordu daha. Evet, duyuyorum. Saat kaç? Diye seslendi. Sekiz. Diyen besenin sesi duyuldu kapının ardından. Saat sekiz, okula geç kalmaya niyetin yoksa hemen yola koyulmalısın. Aman tanrım, birden sıçradı. Yataktan kalktı ama ayaklarının üstüne basamadığını anlayınca en yakın sandalyenin üzerine yavaşça çökmek zorunda kaldı. Neden daha erken kaldırmadın beni, diye çıkıştı kardeşine. Babam bırak uyusun, dedi. Joe gene bir homurdandı. Bu sırada tarih kitabı gözüne ilişti. Bir kez daha başka bir sesle homurdandı. İyi dedi. Sen git, geliyorum. Gerçekten de çabuk hazırlandı ama besi, onun merdivenlerden inerken nasıl yavaş, nasıl dikkatli davrandığını, saplanan ağrılarla yüzünün nasıl ikide bir buruştuğunu görseydi, şaşar kalırdı. Nitekim Joe'dan az sonra kahvaltı masasının başına geldiğinde gördüğü manzara karşısında bir çığlık atmaktan kendini alamadı. ''Aa Joe, bu ne hal?'' dedi ağzı bir karış açıktı. ''Ne oldu sana?'' ''Hiç.'' diye homurdandı Joe. Sütüne şeker koyarken. Ama Joe diye söze başladı Besi. Joe beni rahat bırak diye sözünü kesti. Görüyorsun ki geciktim bir iki lokma bir şey yemek hakkım değil mi? Tam bu sırada Mrs. Branson Bessie'ye göz etti ve şaşkınlıktan ne yapacağını ne diyeceğini bilemeyen Besi çabucak çekildi ağabeyinin yanından. Annesinin bu yardımı çok hoşuna gitti Joe'nun. Hem Besi'yi engellemesi hem de hiç soru sormaması rahatlattı onu. Babası söylemişti ona mutlaka. Üstelik sorgu sual etmemesi için de tembihlemişti. Yoksa annesi duramaz, hiçbir şey yapmasa da ah vah ederdi. Bir yandan düşünüyor, bir yandan da acele acele kahvaltısını yapıyordu. Annesinin meraklı gözleri türlü bahanelerle çevresinde dolaşıyor, az da olsa rahatsız ediyordu Joe'yu. Ama o bunu umursamazlıktan geliyordu. Bir kayışa bağladığı kitaplarını sallaya sallaya kapıdan çıkarken her sabahki gibi öpmüştü annesi onu ama... Bu sabah daha derin bir sevecenlik vardı öpüşünde. Bunu fark etti Joe. Köşeyi dönene dek arkasından baktığını, pencereden ayrılmadığını da fark etti. Şimdi asıl önemli olan ağrıları ve sancılarıydı. Nasıl dayanacaktı onlara bütün gün? Yürüdükçe attığı her adım büyük bir işkence oluyordu ona. Beton kaldırımdan gözüne yansıyan güneş ışığı kaşındaki yarayı yakıyordu. Yaraları çok acıyordu. Ve en çok adeleleri, eklem yerleri sızlıyordu. Böyle acıları değil tatmak aklından bile geçirmemişti daha önce. Vücudundaki her bir Adele kımıldama çağrısına uymuyor, derin acılarla cevap veriyordu ona. Parmakları şiş şişti. Ellerini açıp kapamak dayanılmaz acılara gömüyordu gecenin kahramanını. Bu olsa olsa yüzüne, göğsüne inmesini önlemek için yumruklarıyla karşıladığı darbelerden olacaktı. Acaba Tuğla Simpson da aynı acılar içinde kıvranıyor muydu şimdi? Ağrı, sancı da olsa ortak bir şeye sahip olmaları... O genç canavarla aralarında garip bir akrabalık doğuruyormuş gibi geldi Joe'ya. Okulun bahçesine girdiğinde bütün gözlerin üzerinde olduğunu fark etti hemen. Çocuklar büyülenmiş gibi çevresini sardı. Sınıf arkadaşları bile daha önce hiç tanık olmadığı saygılı bakışlarla karşılıyordu onu. Sınav günü. Fred ile Charlie'nin çukura inişlerini, Simpson çetesini ve Hamsi çetesiyle aralarında geçen çarpışmayı okula yaydıkları apaçık ortadaydı. Dokuz zilini derin bir soluk aldı Joe ve. Erkek çocukların hayran bakışları altında sınıfa girdi. Kızlar da ürkek ve korku dolu bakışlarla süzüyordu onu. Sanki Daniel aslanların ininden çıkmış da ona bakıyorlar diye düşündü Joe'ya. Ya da Davut-Golyad savaşından dönüyordu da onu izliyorlardı. Bu bakışlar rahatsız ediyordu Joe'yu. Bir araba sopa yemiş, ağrı sızı içinde bir çocuk değil de büyük bir kahramandı sanki. Öyle bakıyordu tüm gözler. Bu bakışların başka bir yöne çevrilmesini diledi. Az sonra çevrildi gözler başka bir yöne. Çarşaf gibi sınav kağıtları sıralara dağılırken öğretmen Miss Wilson hiç Amerikalıya benzemeyen bir buzdolabını arşınlıyormuş gibi dünyayı dolaşmış en sıcak günlerde sınıfta bile omzundan şalını eksik etmeyen bir kadındı bu. Kalktı. Tahtaya, herkesin görebileceği bir yere Roma rakamıyla bir yazdı. Her bir göz ve tam 50 çift göz vardı bekleyiş içinde kadının eline bakıyordu. Tebeşirin tahtadaki sesi bir an için kesildiğinde Sınıfta bir mezar sessizliği olduğu büsbütün dikkati çekti kadının. Bir rakamının yanına şunları yazdı öğretmen. A. Drakon yasaları nelerdir? B. Bir Atinalının bu yasaların mürekkeple değil kanla yazıldığını söylemesinin sebebi nedir? 49 baş eğildi ve 49 kalem beyaz kağıtlar üzerinde oynamaya başladı. Tek John'un başı eğilmemişti kara tahtaya öyle bomboş bakıyordu ki Miss Wilson 2 yazdıktan sonra durdu. Baktı ona. Sonra şunları yazdı. A. Atina ile Megara arasında Salamis adası için yapılan savaş sonucu Solon yasalarının çıkarılması nasıl olmuştur? B. Bu yasaların Drakon yasalarından ayrıldığı noktalar nelerdir? Bunları yazdıktan sonra gene döndü. Joe'ya baktı. Joe aynı şekilde öyle boş boş bakıyordu. Hayrola Joe, dedi. Kağıdın yok mu? Var, teşekkür ederim, diye cevap verdi Joe ve Düşünceli düşünceli elindeki kurşun kalemi açmaya koyuldu. İncecik yaptı kalemin ucunu. Sonra daha da inceltti. Sonra büyük bir sabır ve özenle daha ince bir uç elde etme çabasına gömüldü. Sınıf arkadaşlarından birkaçı bıçağının çıkardığı sese başlarını çevirdi ama Joe fark etmedi bunu. Kalemini açmakla meşguldü ve düşünceleri kalem açmaktan da Yunan tarihinden de çok uzaklardaydı. Sınavda yalnız mürekkepli kalem kullanılacağını biliyorsunuz değil mi? Miss Wilson bütün sınıfa yöneltmişti soruyu ama gözleriyle yalnız Joe'ya bakıyordu. Kalemin ucu incelebildiği kadar inceldikten sonra kırıldı. Joe kalemi sil baştan açtı. Miss Wilson'un sabrı taştı sonunda. Arkadaşlarını rahatsız ediyorsun Joe, dedi. Kalemi sıranın üzerine koydu Joe. Çakısını gürültüyle kapadı ve boş bakışlarını kara tahtaya dikti gene. Drakon hakkında ne biliyordu? Ya Solon, peki ya öteki Yunanlar ne yapsa boşunaydı? Çuvallamıştı. Öteki sorulara bakmaya gerek bile yoktu. Hem ikinci ve üçüncü soruların cevabı bilse bilse yazmanın yararı yoktu. Geçer not alması olanaksızdı bu durumda. İki sorunun cevabını vermekle ortalamayı tutturamazdı. Üstelik kolu ağrıyordu. Yazamazdı ki. Tahtaya baktıkça da gözleri acıyordu. Kapası daha beter ağrıyordu. Belki de düşünmek bile acı veriyordu ona. Böylece 49 kalemin kağıt üzerinde çıkardığı sesle Tahtaya soruların birini silip birini yazan Miss Wilson'un çıkardığı gıcırtılı tebeşir sesinden başka bir şey duyulmadı. Joe bu sesleri dinledi. Tebeşirin altında giderek büyüyen soruları izledi. Gerçekten perişandı. Başı dönüyordu. Orasında burasındaki sıyrıklardan başka içinde bir yerleri de acıyordu. Ve acıları durdurmak için hiçbir şey gelmiyordu elinden. Çukurda yaşadığı dakikaların anısıyla doluydu kafası. Korkunç bir kara basandan sonra gözlerinin önünden gitmeyen görüntüler gibiydi dövüş olayı şimdi. Kafasından kovmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyordu. Aklını başka yere vermek için Miss Wilson'a çeviriyordu gözlerini ama gördüğü şimdi masasının başında oturan öğretmeni değil, Tula Simpson'ın küstah, kavgacı yüzüydü. Bunun da yararı yoktu. Hasta, yorgun, beş para etmez bir adam olduğunu düşündü. Bu sınavda da çuvallamaktan başka yapılacak şey yoktu. Ve 100 yıl süren bekleyiş sona erdiğinde kağıtlar toplandı. Onun sınav kağıdında günün tarihinden ve sınavın tarih sınavı olduğundan başka bir şey yazılı değildi. Kısa bir aradan sonra başka sınav kağıtları dağıtıldı. Ve aritmatik sınavı başladı. Joe sorulara bakmak zahmetine bile katlanmadı. Sıradan bir gün olsa böyle bir sınavın altından kalkardı. Ama kafasının ve vücudunun içinde bulunduğu şu durumda olanaksızdı kalem oynatmak. Yüzünü ellerine gömüp yemek paydosunu beklemekle yetindi. Bir ara sınıf duvarında asılı saate bakmak için başını kaldırdığında kızlar sırasından Besi'nin meraklı gözlerle ona baktığını gördü. Bu büsbütün tedirgin etti onu. Niçin onu rahatsız ediyordu sanki? Kendi keyfi yerinde olmalıydı. Sınavların tümünü başarıyla verecekti nasılsa. Niçin kardeşini tedirgin ediyordu durup dururken? Öfkeli bir bakışla baktı Besi'ye ve başını ellerine gömdü gene. Saat 12 vurana dek de kaldırmadı başını. Sonra ikinci bir boş kağıt verdi ve öteki çocuklarla birlikte sınıftan çıktı. Yemeğini Fred ve Charlie ile bahçenin bir köşesinde yerdi genellikle. O köşe onların yeriydi. Ama bugün her nedense bir yığın başka çocuk bu köşeyi seçmişlerdi yemek saatlerini geçirmek, sandviçlerini yemek için. Joe öfkeyle baktı onlara. İçinde bulunduğu durum alkışlara eğilmeye elverişli değildi. Başı ağrıyordu. Hem sınavlardaki başarısızlığı üzmüştü onu. Üstelik daha birkaç sınav vardı öğleden sonra. Fred ile Charlie'ye kızıyordu. Saksağan kesilmişti ikisi de. Dün gecenin serüvenini anlata anlata bitiremiyorlardı. Gerçi olayda Joe'nun başrolü aldığını da gizlemiyorlardı ama okul arkadaşlarının önünde onların hayran ve şaşkın bakışları altında kırk yıllık kahraman gibi böbürleniyorlardı. Yalnız Joe konuşmuyordu. Ne yapsalar ne etseler konuşmuyor, yalnızca homurdanıyor ve evet, hayır gibi kısa cevaplarla yetiniyordu. Oysa arkadaşları onu bu suskunluktan kurtarmak için en usta soruları derliyorlardı. Alıp başını bir yerlere gitmek, kendini yeşil otlara atarak ağrılarını, sızılarını ve dertlerini unutmaktan başka düşüncesi yoktu. Böyle ıssız bir yer bulmak üzere kalktı ama 10-15 kişi soru yağmuruyla birlikte peşine düştü hemen. Dönüp bağırmak, def olup gitmelerini haykırmak istedi ama gururu baskın çıktı, sustu. Dayanılmaz bir sıkıntı vardı içinde. Büyük bir bıkkınlıkla, bedbinlikle doluydu yüreği. Birden kafasında bir şimşek çaktı. Sınavlarda çakacağı, gün gibi ortada olduğuna göre koca bir öğleden sonrasının işkencesini çekmenin alemi var mıydı? Sabah sınavlarında çektiği işkenceden daha az olmayacaktı öğle sonrası. Hayır, bu acıya dayanmanın hiçbir yararı yoktu. Hemen kararını verdi. Okulun çıkış kapısına doğru yürüdü ve kapıdan çıktı. Ona kahraman gözüyle bakanlar şaşkın şaşkın durdular bir an ama o yürümeyi sürdürdü. Köşeyi döndü ve gözden kayboldu. Amaçsız adımlarla dolaştı bir süre. Ayakları tramvay raylarına götürdü onu. Kente giden bir tramvay yolcularını indirmek üzere durduğunda basamağı atladı ve tramvayın açık bölümündeki yerlerden birine çöktü. Bu ana kadar yaptıklarının bilincinde değildi pek. Tramvay dönüşünü yaparken tangır tungur sallandığında kendine geldi. Vapur iskelesinin önündeydi şimdi. Hiçbir şey duymadan, hiçbir şey görmeden San Francisco'nun göbeğine gelivermişti. İskele binasının kulesinde duran saate bir göz attı. Biri on geçiyordu. Bir 15 vapuruna yetişecek kadar zamanı vardı. Öyleyse bu vakti gereğince değerlendirmeliydi. Nereye gideceği konusunda hiç ama hiçbir şey bilmediği halde 10 sente bir bilet aldı. Kapıdan içeri girdi. Az sonra San Francisco körfezinin ortasında güzelim Oakland kentine doğru ilerliyordu. Bir saat kadar sonra gene öyle amaçsız gene öyle aklı başından çıkık Oakland kenti iskelelerinden birinin tahta kirişlerinde oturmuş ağrıyan başını dost bir kalasa dayamış bulunuyordu. Oturduğu yerden birkaç küçük vapurun güvertesi görünüyordu. Küçümsenmeyecek sayıda işsiz güçsüz, sular üzerinde ileri geri kayan bu vapurları izlemek üzere toplanmıştı. Ve Joe, şimdi kendine gelmeye, çevresiyle ilgilenmeye başlamıştı. Dört tekne vardı. Oturduğu yerden adlarını okuyabiliyordu bunların. Tam altında duranın, kıç tarafında kocaman yeşil harflerle hayalet yazılıydı. Daha ötede duran üçü sırasıyla "Caprice", İstiridya Kraliçesi ve Uçan Hollandalı adlarını taşıyordu. Bu teknelerden her birinin büyük kameraları vardı. Kameraların tepelerinde de bacalar ve hayaletin bacasından duman çıkıyordu. Kamera kapıları açıktı. Tepelerindeki sürgü de çekik olduğundan Joe içerisini görebiliyor ve 19-20 yaşlarında bir gencin yemek pişirmekte olduğunu izleyebiliyordu. Kalçalarına dek uzanan balıkçı çizmeleri giymişti genç. Çizmelerin bitiminde mavi pantolonu, koyu renk yün kazağı bile seçiliyordu. Kazanı dirseklerine dek sıvamış, sert adaleli, güneş yanığı kollarını açığa çıkarmıştı. Delikanlı başını kaldırdığında yüzünün de öyle sağlıklı, güneşi içmiş, esmerleşmiş olduğu görülüyordu. Tatlı bir kahve kokusu geldi John'un burnuna. Küçük bir tencereden de helmeli helmeli pişmiş olduğu kuşkusuz kuru fasulye kokusu yükseliyordu. Genç, ocağın üzerine bir tava yerleştirdi. Tava kızınca bir kalıp yağ gezdirdi üzerinde ve kalınca bir biftek parçasını cız diye yerleştirdi. Pişirme işine sürdürürken güvertedeki arkadaşıyla konuşuyordu. O genç de eğilip eğilip denizden kovayla su alıyor, güvertede yığılı istiridyelerin üzerine boşaltıyordu tuzlu suyu. Bu iş tamamlanınca istiridyeleri ıslak çuvallarla örttü ve kamara'ya indi. Yemek pişiren genç küçük bir masa hazırlamıştı bu arada. Yemekler tabaklara kondu ve iki denizci karınlarını doyurmaya başladı. John'un düşleri gözlerinin önünde sereliydi şimdi. Yaşam buydu işte. Yaşamak buydu. Onlar yaşıyordu güneşin ve gökyüzünün altında, ayaklarının dibinde sallanan denizin üzerinde, üzerlerine rüzgar üfleye üfleye ya da gününe göre yağmur damlaları düşe düşe sürdürüyorlardı yaşantılarını. Gerçek hayatı yaşıyordu onlar. Öte yandan kendisi onun gibilerin doldurduğu, onun gibi elli zavallının doldurduğu dört duvar içinde kafa patlatıyor, kabuklaşmış bilgi kırıntılarını ufalayıp ortaya dökmek için çabalıyordu. Elli kişiyle ve daha birçok kişiyle Birlikte bunları yaparken bu mutlu insanlar gönüllerinin dilediğince yaşıyor, kürek çekiyor, yelken geriyor, kendi yemeklerini pişiriyor, o kalabalık okuldakilerin ancak düşleyebilecekleri serüvenleri yaşıyorlardı. Joe göğüs geçirdi. O böyle bir yaşam sürmek için yaratılmıştı. Kitapları koltuğunda bir okul çocuğu olmak için değil. Okulda başarısız olduğu apaçık ortadaydı. Sınavlarda başarısızdı. Ve şu anda, evet tam şu anda, besi göğsünü gere gere eve gidiyordu. Son sınavları vermişti. Üstelik en yüksek notları aldığı da kuşkusuzdu. Hayır, buna dayanılmazdı. Okulu çekemezdi o. Babası onu okula göndermekle hata etmişti. Yetenekli, okumaya hevesli çocuklar için de okul. Oysa kendisinin böyle bir isteği, okuma yeteneği olmadığı apaçık ortadaydı. Yalnız okula gidenler, okuyanlar mı adam oluyordu sanki? Birçok insan bir hiç olarak denizlere açılmış, büyük işler başarmış, koca koca filolara sahip olmuş, tarihe adlarını yazdırmış. Bunlardan biri olamaz mıydı o? Joe Branson, büyük denizci. Gözlerini yumdu. Kendine acıyordu. Tekrar gözlerini açtığında uyumuş olduğunu anladı. Güneş batıyordu. Eve döndüğünde hava kararmıştı. Doğru odasına çıktı. Hiç kimseyle görüşmedi. Serin yatağına gömüldüğünde büyük bir rahatlık duyduğu içinde. Bundan sonra başına gelecekler bir yana, hiç değilse tarih tersine düşünmek zorunda değildi. Sonra hiç hoşlanmadığı bir düşünceyle dönenmeye başladı yatağında. Ne olursa olsun bir okul dönemi daha onu bekliyordu ve 6 ay sonra bir başka sınavda aynı tarih dersi karşısına çıkacaktı. Baba ve oğul Ertesi sabah kahvaltıdan sonra çalışma odasına çağırdı Joe'yu babası ve Joe bu çağrıdan dolayı büyük bir rahatlık duyduğu içindi. Çünkü ha çağırdı ha çağıracak diye beklemenin verdiği gerginlik sona ermiş bulunuyordu böylece. Mr. Branson'ın pencerenin başında dikiliyordu. Serçelerin türküsüne kendini kaptırmış görünüyordu. Joe da pencerenin yanına gitti ve yeşil otlara konup konup kalkan serçeleri izlemeye koyuldu. Küçücük bir yavru kuş zayıf ayakçıkları üzerinde durmaya çabalıyor ama bu işi pek başaramadığı için zıp zıp zıplıyordu. Pencerenin üstüne yükselen yabani gül ağacının tepesindeki yuvadan düşmüştü ve anne baba serçe yerdeki kuşun acıklı haline bir çare arar gibi sallanıp duruyordu. Şu yavru kuşun halini görüyorsun ya dedi Mr. Brunson Joe'ya dönerek. Ciddi bir gülümseme vardı yüzünde. Senin pencereden içeri süzülmen ile bu yavru kuşun yere düşmesi arasında çok büyük bir benzerlik var yavrum. Ana serçe ile baba serçe çok zor durumdalar şimdi. Sorunu ciddi olarak ele almanın zamanı geldi Joe. Bir yıldır izliyorum seni. Okuldaki durumunu derslerine olan ilgisizliğini, dikkatsizliğini, hep dışarılarda dolaşmak istediğini görüyorum. Şöyle ya da böyle sürekli bir serüven arayışı içindesin. Jo'nun bir şeyler söylemesini bekler gibi durdu bir an ama Jo susuyordu. Seni serbest bıraktım. Özgürlüğün gerekliliğine inancım sonsuz. En yüce ruhlar özgürlük içinde yeşermiştir. Bu inancımdan dolayıdır ki sonsuz kurallar sıkı yasalarla kısıtlamadım seni. Çok az şey istedim senden. Oysa sen dilediğin gibi davranmakta direttin. Bir bakıma dilediğin gibi davranmanı ben istedim. Kendi kendinin patronu olacak bir biçimde yetişmeni destekledim. Bunu yaparken de Yanlış yollara sapmayacak kadar akıllı davranmanı bekledim. Hiç değilse derslerine çalışacağını, okulunu boşlamamanı umdum. Ama sen beni yalancı çıkardın. Ne yapmamı istiyorsun? Yaşantına sınırlar koymamı, neyi ne vakit yapacağını kurallarla saplamamı mı bekliyorsun? Hafiye gibi gözüm üstünde olsun. Her hareketini, her isteğini ben düzenleyeyim. Her akşam sana hesap sorayım mı istiyorsun? Her an başında dikilip sana zorla ders çalıştırayım. Bunu mu bekliyorsun benden? Konuşmasına kısa bir ara verdi Mr. Branson. Sonra çalışma masasının üzerinde duran bir zarfı aldı. İçinden yazılı bir kağıt çıkardı. Bu notu bana göndermişler, dedi. Joe, Miss Wilson'un eğri büğrü yazısını hemen tanıdı ve yüreği küt küt atmaya başladı. Babası mektubu okudu. Birinci dönemde derslerine karşı son derece isteksiz ve ilgisiz olduğundan sınavlarda başarısızlıktan öte umursamazlık örneği göstermiştir. Ne tarih? Nece aritmatik sınavlarında sorulara cevap verme girişiminde bulunmuş, sınav kağıtlarını tamamen boş vermiştir. Bu sınavlar sabahleyin yapılmıştır. Öğleden sonraki sınavlar için okula gelme zahmetine bile katlanmamıştır. Mr. Branson durdu. Joe'nun yüzüne baktı. ''Öğleden sonra neredeydin?'' diye sordu. ''Vapurla Oakland'a gittim.'' diye cevap verdi Joe. Başının ağrıdığını, vücudunun sızlandığını öne sürmeye gerek duymadı. ''Buna okulu kırmak diyorlar değil mi?'' ''Evet efendim.'' Sınavlardan önceki gece ders çalışmak yerine bir yılın serseriyle dövüşmeyi eğledin. Buna bir şey demedim. Sınavlarında başarılı olsaydın bu suçunu hoş görmeye hazırdım. Söyleyecek sözü yoktu John'un. Ona göre işin aslı başkaydı. Olayın nedenleri başkaydı ama babası bunları anlamayacaktı. Bu yüzden de kendi düşüncelerini anlatmaya gerek yoktu. Senin derdin ne biliyor musun John? Dikkatsizsin ve düşüncelerini toparlayamıyorsun. Aklını tek bir konuya veremiyorsun. ''Sana bugüne dek veremediğim şeye ihtiyacın var. Disipline. Son günlerde düşünüyorum ama bir türlü karar veremiyorum. Bir askeri okula göndermeli seni. Görevlerin saptanmış orada. Bütün bir günün 24 saatinde ne yapman gerektiği bir bir söylenecek sana. Böyle olunca da ne yapacağını, nasıl yaşayacağını düşünme yükü kalkmış olacak üstünden. Ama baba anlamıyorsun, anlayamazsın.'' diye patladı sonunda Joe. Derslerimi çalışmak için elimden geleni yapıyorum. Gerçekten içtenlikle istiyorum ders çalışmak ama nasılsa neden bilmem çalışamıyorum. Belki de okuma yeteneğim yok. Okumak için yaratılmamışım belki. Ne bileyim. Dünyayı dolaşmak istiyorum ben. Gerçek hayatı yaşamak istiyorum. Askeri okul istemiyorum. Denizde açılayım daha iyi. Ya da ne bileyim bir şeyler yapabileceğim, bir şeyler alabileceğim bir yerlere gitmek istiyorum. Mr. Branson sevecen bakışlarla süzdü olun. Dünyada bir şeyler yapmak, bir şeyler olmak için yapılacak tek şey okumaktır yavrum dedi. Joe anlamıyorsun der gibi umutsuz bir tavırla elini salladı. Senin duygularını anlıyorum diye devam etti Mr. Brunson ama daha çocuksun. Hani şu izlediğimiz serçe yavrusundan pek farkın yok yavrum. Evdeyken ders çalışmak istiyor da bir türlü başaramıyor, kendine hükmedemiyorsan Dışarıda, o senin dediğin, seni beklediğini sandığın dünyada da istediğini yapma güdüsünü bulamayacaksın kendinde. O dünyanın senden istediklerini yapamayacaksın. Ama bak, liseyi bitir Joe, üniversiteye gitmeden önce o istediğin geziyi sağlayacağım sana. Dünyayı görmene izin vereceğim o vakit, söz veriyorum. ''Şimdi gitsem?'' diye atıldı Joe babasının bu sözleri üzerine. ''Yok, şimdi çok erken. Daha kanatların yok. Uçmayı öğrenmedin daha.'' Kişiliğin tam oluşmuş değil. İsteklerin, özlemlerin kesinlik kazanmış değil henüz. Ama okuyamayacağım ki diye gözdağı verdi bu kez Joe. Biliyorum okuyamayacağım. Mr. Brunson saatine baktı. İşine gitmeye davrandı. Daha kararımı vermedim dedi. Daha bir süre lisede bırakmalı mı seni yoksa bir askeri okula mı göndermeli? Kapıdan çıkarken durdu. Joe'ya baktı. Şunu unutma Joe dedi. Sana kızmış değilim ama çok incindim. Çok üzgünüm. İyice düşün. Bu akşam bildir bana neye karar verdiğini. Babası çıktı. Joe ön kapının kapandığını duydu. Sallanan sandalyeye oturdu. Gözlerini yumdu. Askeri okul. Bir hayvan tuzaktan nasıl korkarsa öyle korkardı böyle kurumlardan. Hayır. Böyle bir yere asla gitmeyecekti. Liseye de gitmeyecekti. Derin bir göğüs geçirdi. Verdiği bu karardan memnundu. Karar vermek için bu akşama dek vakti vardı. Oysa şimdiden biliyordu ne yapacağını. Akşamı beklemesine hiç gerek yoktu. Kararlı bakışlarla yerinden kalktı. Şapkasını başına geçirdi ve kapıdan çıktı. Dünya işlerinden üstüne düşeni yapabileceğini gösterecekti babasına. Hem yürüyor hem de bu sözleri yeniliyordu içinden. Evet, gösterecekti ona. Okula vardığında planı kafasında iyice hazırdı. Uygulamaktan başka yapacak şey yoktu şimdi. Vakit öğlendi. Sınıfa girdi. Kimseye görünmeden kitaplarını topladı. Bahçe kapısına doğru yürürken Fred ve Charlie ile karşılaştı. Hayrola, diye sordu Charlie. Hiç dedi Joe. Ne yapıyorsun öyle? Gördüğün gibi kitaplarımı eve götürüyorum. Sen ne sandın? Hadi hadi dedi Fred. Bizden gizli mi yani? Anlatsana olanı biteni. Yakında anlarsınız dedi Joe. Çok anlamlı çıkmıştı bu sözler ağzından. Böyle merak uyandırıcı bir izlenim bırakmak istememişti oysa. Daha fazla açık verme korkusuyla döndü ve arkadaşlarının ağzını bir karış açık bırakarak hızla uzaklaştı. Doğru eve gitti. Odasına çıktı. Önce odasını topladı. Giyisilerini özenle astı. Üzerindekileri çıkardı. Daha eski bir şeyler giydi. Çamaşır dolabından iki kat çamaşır, birkaç gömlek ve beş altı çift çorap seçti. Bunlara bir sürü mendil, bir tarak ve bir diş fırçası ekledi. Topladıklarını özene bezene paketledi. Sonra çalışma masasına gitti ve çekmecesinden birkaç aydır biriktirdiği ve birkaç doları geçmeyen servetini aldı. Bu parayı bağımsızlık günü eğlenceleri için saklıyordu ama... Hiç acımadan cebine indirdi paraları. Sonra kağıdı kaleme aldı. Masanın başına geçti ve yazmaya koyuldu. Beni aramayın. Ben başarısız bir kişiyim ve denize açılıyorum. Beni merak etmeyin. Kendime bakmasını bilirim. Bir gün döneceğim ve o vakit benim gibi bir oğlunuz olduğu için gurur duyacaksınız. Hoşçakalın babacığım, anneciğim ve hoşçakal besi, Joe. Bu kağıdı kolayca görülebilecek biçimde masanın üzerine koydu. Paketi koltuğunun altına sıkıştırdı ve odasına son bir kez veda ederek çıktı, gitti. İkinci bölüm. Deniz çocuğu ve yeni tayfa. Deniz çocuğu mutsuzdu. Mutsuz ve bedbin ve küskün. İskele'nin üzerinden oltalarını indirmiş, ayılak ayılak balık avlayan çocuklara sorsanız hiç inanmazlardı deniz çocuğunun böyle duygularla dolu olduğuna. İnanmak, düşünmek bir yana onun yerinde olmak için yapmayacakları şey yoktu. Evet, kendi üstleri başları daha temiz, daha düzgündü. Daha iyi giysiler giymiş, anne baba kucağı görmüş çocuklardı. Ama körfezin, yüzen hayatının, özgür yaşantısının, bu serüvenler ülkesinin yanında, bu ana kuzularının, üstlerinin, başlarının, annelerinin, babalarının sözü mü olurdu? Deniz çocukları büyük büyük adamlarla arkadaş gibi yaşar, yeni yeni insanlar tanırken... Onlar tek düze ev yaşantısına ve sıkı disipline boyun eğmekten başka ne yapıyordu ki? Deniz çocuğunun Dazzler'ın güvertesinden yukarı bakıp da onların yerinde olma özlemiyle için için göğüs geçirdiğini, karada yaşayanlar için çoğu kez çekilmez gibi görünen şeyleri yaşamaya can attığını akıllarından bile geçiremezlerdi. Gemilerin düdükleri onların kulağına nasıl özlem dolu serüven Türkleri fısıldıyor, garip ülkelerden, çocukluk düşlerini süsleyen olaylardan, Duyulur duyulmaz haberler getiriyorsa deniz çocuğu da pırıl pırıl güneşin altında sıcak bir yuvanın gizlerini hiç tatmadığı şeyleri kardeşler, ablalar, baba öğütleri, anne öpüşleri düşlüyordu gübe gündüz. Deniz çocuğu birden kaşlarını çattı. Dezlerin kamerasının tepesinde güneşlendiği yerden kalktı ve ayaklarını şöyle bir sallayarak botlarını çıkardı. Sonra daracık yan güverteye tutundu. Ayaklarını serin tuzlu suya sallandırdı. Onu izleyen çocuklar işte özgürlük buna denir diye düşünüyorlardı. Üstelik kalçalarına kadar uzanan ve birer askıyla beline bağlanan balıkçı botlarına da içi gidiyordu hepsinin. Deniz çocuğunun pabuç denen şeyi ömründe görmediğini, ayağındaki çizmelerin de Dessler'ın kaptanı Tuzlu Pit'ın eski çizmeleri olduğunu, ayağına iki numara büyük geldiğini bilmiyordu elbette hiçbiri. Ayrıca güneşin alnında bu çizmelerin ayakları nasıl pişirdiğini, ne kadar rahatsız olduğunu düşünemezlerdi. Deniz çocuğunun mutsuzluğunun nedeni şu iskelede durmuş ona bakan, onun yerinde olmak için can atan çocuklara özenmesiydi. Ama bedbenliği bir başka nedene dayanıyordu. Dazzler'da bir tayfa eksikti ve deniz çocuğu kendi üstüne düşenden daha çok iş yapmak zorundaydı. Ne yemek pişirme işine ne de su pompalama, güvertiye yıkama işlerine bir diyeceği yoktu da boya kazımak, bulaşık yıkamak canından bezdiriyordu onu. Böyle aşağılık işleri yapmamaya hak kazandığına inanıyordu. Bu işler yeni yetmelere göreydi. Bunca zaman denizde yaşamış biri olarak yelken açmak, demir almak, dümen kullanmak, iskeleye yanaşmak gibi ustalık gerektiren işleri ona versinler yalnız. Öyle döküntü işleri değil. Dessler'ın Fransız Pitt ya da Tuzlu Pitt diye anılan kaptanı ve de deniz çocuğunun patronu, efendisi, çocuğun elindeki çıkını geminin arka tarafındaki alçak yere fırlattı ve sancak halatlarına tutunarak tekneye atladı. Çıkının sahibi çekingen çekingen duruyordu iskelede. Tuzlu Pit, ''İngel oradan'' diye seslendi bozuk İngilizceyle. Geminin güvertesiyle büyük ve yüksek iskele arasında en azından 5 metre açıklık vardı. Ve çocuk, gemiyi iskeleye bağlayan halata tutunmak için atlayıp sallanmak, oradan da gemiye sıçramak zorundaydı. Tuzlu Pit, tayfasızlıktan kıvranan bütün kaptanlar gibi babacan kesilmişti şimdi. ''Haydi, bir, iki, üç'' dedi. Çocuk kendini havaya attı ve çelik halata tutundu. Az sonra güverteye vardığında avuç içleri sürtülmeden ateş gibi yanıyordu. Deniz çocuğu, bu bizim tayfamızdır, yenidir, sizi tanıştırıyorum dedi Tuzlu Pite e, sırıta sırıta. Şöyle bir eğildi ve yana çekildi. Sonra aklına bir şey gelmiş gibi, adı Joe Brunson'dır diye ekledi. İngilizceyi iyi öğrenmemişti ve öğrenmeye de pek niyeti yoktu. İki çocuk hiç söz etmeden bakıştılar bir an. Yeni gelen daha güçlü, daha tuttuğunu koparır izlenimini veriyordu ama iki çocuk da aynı yaştaydı anlaşılan. Deniz çocuğu elini uzattı, selamlaştılar. Denizleri keşfedeceksin ha, dedi deniz çocuğu. Joe Branson başını salladı. Söyleyeceklerini duyan olur mu diye bir bakındı sağa sola. Evet, bir süre sularla boğuşacağım. Sonra denize iyice alışınca da başkasarada büyük denizlere açılmayı düşünüyorum. Nerede, nerede? Başkasarada. Tayfalar kamerasında yani diye açıkladı Joe. Kasara sözcüğünü doğru söylediğinden iyice emin değildi. Yüzü kızardı. Ha, tayfalar kamerasında. Peki Deniz'i iyi tanır mısın? Evet e, hayır yani yalnız okuduğum kadarıyla tanıyorum Deniz'i. Deniz çocuğu vay canım der gibi bir ıslık çaldı. Bir bahriye subayı gibi topukları üzerinde döndü ve kameraya geçti. Ateş yakıp akşam yemeğini pişirmeye hazırlanırken... Denizlere açılacakmış diye söyleniyordu kendi kendine. Hem de tayfalar kamerasında, vay canına. Hayatta tek isteği bu zavallının. Bu arada Francis Pete gemisini seçkin bir konuğa gezdirircesine dolaştırıyordu yeni geleni. Öyle sevimli konuk konuksever kesilmişti ki birden onları yemeye çağırmak üzere kameradan başını uzatan deniz çocuğu gülmemeye çalışırken neredeyse boğulacaktı. Joe Branson akşam yemeğini beğendi. Yemekler pek iyi pişmemişti ama lezzetliydi. Tuzlu tuzlu esen rüzgar ve o güzelim deniz manzarası iştahını arttırıyordu. Kamera temiz ve düzenliydi. Bu kadar küçük bir yerde böylesine bol araç gereç bulunmasına şaştı. En küçük noktasına dek her yanı değerlendirilmişti kamaranın. Üzerinde yemek yedikleri masa menteşelerle tutturulmuştu duvara. Kullanılmadığı zaman aşağı sallandırılıyor, böylece hiç yer kaplamıyordu. Karşı tarafta bir kısmı güvertenin altına inen iki kerevet vardı. Battaniyeler yastık gibi yuvarlanmış, başlara yerleştirilmişti. Çocuklar yemek yerken kerevetlerin tertemiz edilmiş tahtaları üzerine oturuyorlardı. Pırıl pırıl ovulmuş pirinç bir deniz lambası aydınlatıyordu kamerayı. Gündüzleri kameradaki dört lomboz ya da kalın camla kaplı küçük yuvarlak delikler görüyordu bu işi. Kapının bir yanında fırın ve tahta kutu, öte yanında dolap vardı. Kameranın ön ucu birkaç tüfek ve bir av tüfeğiyle süslenmişti. Francis Pete'in yatağının yuvarlanmış battaniyeleri, kartış dolu bir kemeri ede veriyordu. Her şey bir düş gibi geliyordu Joe'ya. Buna benzer şeyleri sayısız kez gözünün önüne getirmeye çalışmıştı. Oysa şimdi o şeylerin tam ortasındaydı. Düşünde canlandırmaya bayıldığı şeyleri yaşıyordu şimdi. Ve daha şimdiden iki yeni yoldaşını yıllardır tanıyormuş gibi bir duygu vardı içinde. Francis Pete içten içten gülümsüyordu ona. Adamın yüzü şeytanlık çizgileriyle doluydu aslında. Ama Joe'ya sert rüzgarların iziymiş gibi görünüyordu bu çizgiler. Deniz çocuğu bir yandan yemek yiyor, bir yandan Dezler'ın son güneydoğu seferini anlatıyordu. Su üzerinde bunca yıl yaşamış, deniz üzerine bunca şey öğrenmiş olan yaşıtına karşı saygısı, hayranlığı giderek büyüyordu Joe'nun. O sevimli kaptan bir bardak şarap içti. Sonra ikinci ve üçüncü bardakları da içmeyi sürdürünce o güneş yanığı yüzünde kurnaz bir kırmızılık belirdi. Kendi isteği gibi değil de olduğu gibiydi şimdi yüzü. Battaniyelerinin üzerine uzandı ve az sonra gürültülü bir şekilde horlayarak uyumaya başladı. Deniz çocuğu Joe'ya yatağını gösterip ''Biraz yatıp uyusan iyi edersin'' dedi. Gece sabaha dek ayakta olacağı benzeriz. Joe söyleneni yaptı ve ötekiler gibi hemen uykuya dalamadı. Gözleri apaçık, kameranın tavanına asılı çalar saate bakıyordu. Son 12 saatte ne çok şey değişmişti. Daha o sabah kitapları koltuğunda bir öğrenciyken Şimdi bir denizci olup çıkmıştı. Dazzler adlı geminin kamerasında yatıyordu şu an ve bundan sonra başına gelecekleri bilemiyordu. 15 yaşı kafasında 20'ye çıktı ve baştan ayağa erkek kesildi birden. Büyümüştü sanki. Kocaman bir adam olmuştu. Gerçek bir denizci. Charlie ile Fred görseler de onu bu haliyle. Eh yakında yayılırdı haber. Fred ile Charlie işin aslını hemen öğrenir okulda çocuklara anlatmaya başlardı. Herkesin nasıl başlarına toplanacağını düşünüyordu. Kim kim diyeceklerdi? Bizim Joe Branson diyecekti ötekiler. Denize açıldı. Bize çıtlatmıştı daha önce. En samimi arkadaşımızdı bizim. Böyle söz edeceklerdi ondan. Joe'nun koltukları kabarıyordu ama birden annesini anımsadı. Çok üzülecekti annesi. Ya babası? Tanrım. Aslında iyi adamdı babası ama çocukların dünyasını anlamıyordu. Joe'yu anlamıyordu en azından. Bütün mesele buydu işte. Daha o sabah dünyanın bir oyun bahçesi olmadığını... Çocukların büyük yanlışlar yapma eğiliminde olduğuna ama evlerinden daha iyi bir yeri bulamayacaklarının er geç kafalarına dank edeceğini söylemişti. Eh kendisi de biliyordu dünyanın hep güllük gülistanlık olmadığını. Ama ayrıca çocukların da bazı haklarının bulunduğunu biliyordu. Kendi başına yaşayabileceğini gösterecekti ona yakında. Hem nasılsa yeni dünyasına iyice yerleşsin eve mektup yazacaktı. Dazzler sefere çıkıyor. Bir sandal Dezler'ın yan tarafına hafifçe sürtündü ve Joe'yu düşlerinden uyandırdı. Hiç kürek sesi duymamıştı oysa. Buna şaştı Joe derken iki adamın demirlerin üzerinden atlayarak kamara'ya indiğini gördü. Horul horul uyuyor hepsi dedi yeni gelenlerden ilki. Bunu söylerken bir eliyle deniz çocuğunun battaniyesini çekerek onu yere yuvarladı. Öteki eliyle de şarap şişesine uzandı. Francis Pitt yattığı yerden başını kaldırdı. Gözlerinden uyku aka aka bu yüretti konuklarını Düzgün konuşmadığı için köylü adını taktıkları bu ilk konuk şaraplı dudaklarını şapırdata şapırdata Joe'yu battaniyelerinden çekerek yere yuvarlarken ''Bu da kim?'' diye sordu. ''Yolcu mu?'' ''Yok yok'' diye aceleyle cevapladı konuğunu Fransız Pit ''Bu bir denizcidir, yenidir, çok iyi bir çocuktur. İyilik kötülük önemli değil, çenesine tutmasını biliyor mu ondan haber versen.'' Geldiğinden beri ilk kez konuşan ikinci konuk söylemişti bu sözleri. Kötü kötü bakıyordu Joe'ya. Peki dedi köylü. Maldan ne pay alacak bu bızdık? Bill ile ben ne alıyorsam onu alır değil mi? Dezlara bir hissedir. Nasıl diyorsunuz? Üçte birdir. Sonra kalanı beş hisseye ayırırız. Beş kişi beş hissedir. Bu çok iyidir. Francis Pete düşündüklerini tam anlattığına güvenmeyen, heyecanlı bir tavır içinde boyuna konuşuyor. Dezların üç denizciye ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Konuşması sırasında ikide bir deniz çocuğuna dönüp "Öyle değil midir deniz çocuğu? Öyle değil midir deniz çocuğu? Öyle değil midir?" diye soruyor, kendisine desteklemesini bekliyordu. Ama deniz çocuğu hiç oralı olmadı ve kahve yapmaya koyuldu. Joe tek bir söz anlamamıştı konuşulanlardan. Onun alışa geldiği sözleri kullanmıyordu ki hiçbiri. Üstelik bildiği sözleri de başka türlü söylüyorlardı. Duydukları eski Yunanca mıydı, İngilizce mi çıkaramadı doğrusu. Bildiği, anladığı tek şey konunun kendisi olduğuydu. Sonunda Fransız Pit'in dediği oldu ve yeni gelenler bir sürü ağız kalabalığından sonra yenilgiyi kabullendiler. Kahveler içildikten sonra güverteye çıkıldı. Sen burada kal, kimsenin gözüne görünme diye fısıldadı deniz çocuğu Joe'ya. Ben sana her şeyi öğretirim bir bol vakitte. Joe'nun yüreğine sımsıcak bir şeyler aktı bu sözler üzerine. Bu gemide bulunanlar içinde yalnız ama yalnız deniz çocuğuna güvenebileceği, Başı darda kalınca yalnız ama yalnız ona sığınabileceği inancı belirdi içinde. Fransız Pete'e karşı bir sevgisizlik duymaya başlamıştı bile ve bu duygusu giderek büyüyordu. Nedendi bu hoşnutsuzluk bilemiyordu ama duyuyordu, içindeydi. Ön tarafa inen yelken sopalarına bağlı iplerin makaradan çözülürken çıkardığı gıcırtıyı duyducu. Sonra kocaman ana yelkenlinin gecenin karanlığında tepesinde dalgalandığını gördü. Billy, Borina'yı çözerken köylü kıçtaki halatı çözdü. Deniz çocuğu flok yelkenini açtı. Fransız Pitt dümen yekesini sıkıştırdı ve Deshler rüzgarı peşine takarak körfezin ortasından ilerlemeye başladı. Yan tarafta ışık yakılmaması ve sağın solun iyi gözetlenmesi üzerine konuşmalar duyducu. Bununla birlikte deniz yasalarına karşı gelindiğini anlayacak kadar iyi değerlendiremedi duyduklarını. Oakland sahillerinde pırıldayan ışıklar hızla geçmeye başladı. Az sonra sıra sıra uzanan iskeleler ve büyük liman Karanlık birer kımıltı gibi görünen gemiler bataklığın solgun ışıklarıyla iyice görünmez oldu. Ve Joe San Francisco körfezine doğru yol aldıklarını anladı. Rüzgar kuzeyden hafif hafif esiyor ve Dazzler karayla çevrili koca denizde sessiz sessiz ilerliyordu. Joe nereye gidiyoruz diye sordu köylüye. Hem merakını gidermek hem de yeni yoldaşıyla bir dostluk kurmak için sormuştu bu soruyu. Nereye mi? Ortağını bilin fabrikasından yük yüklemeye diye cevap verdi köylü. Çok önemli bir kişi havasına büründü ve üstten üstten konuştu bunu söylerken. Bu gülünç adamın fabrika sahibi olamayacak kadar basit ve bilgisiz olduğunu düşündü Joe. Ama adımına attığı bu yeni dünyada daha da garip sözlerle karşılaşabileceğini bildiği için sustu. Hiçbir şey söylemedi. Kasara sözcüğünü kullanmakla belki de yanlış söylemekle tüm bilgisizliğini açığa vurmuştu deniz çocuğu karşısında. Daha fazla kendini reklam etmeye niyeti yoktu. Söz gümüşse susmak altındı. Az sonra kameradaki lambayı üflemesini söylediler Joe'ya. Rüzgar Dezler'ın yolunu değiştirdi ve yelkenli kuzey sahillerine doğru seyretmeye başladı. Herkes suskundu. Yalnız ara sıra Bill ile kaptan arasında geçen fısıltılar duyuluyor. İki adamın birbirine bir şeyler sorduğu anlaşılıyordu. Sonunda yelkenli iyice rüzgara kapıldı. Flok, ana yelken indirildi. Kısa zincir diye fısıldadı Fransız Pete deniz çocuğuna. O da hemen koştu demir attı. Ama elinden geldiğince az ses çıkarmaya gayret etti. Dezdarın sandalıyla iki yabancıyı gemiye getiren küçük sandal yana yanaştırıldı. O acemi çaylağı iyi kollayın diye fısıldadı Bil ve kendi kayığına onu bekleyen ortağına katıldı. Deniz çocuğu ile Joe öteki kayığa atlarken kürek çeker misin diye sordu ilki. Joe başını salladı. Öyleyse al bu kürekleri ve sakın şamata çıkarma. Suyu da şapırdatma. Deniz çocuğu öteki küreği aldı. Francis Pete dümendeydi. Joe küreklere ip sarıldığını ve ıskarmozların deriyle beslendiğini fark etti. Yanlış vuruş yapmadıkça ses çıkarmak olanaksızdı. Zaten Joe Merit Gölü'nde kürek çekmeyi öğrendiği için pek yanlış yapmazdı. Önlerindeki sandalı izliyorlardı. Joe yan gözle sağa sola bakındı ve denize doğru uzanmış bir iskele boyunca ilerlediklerini gördü. Fenerle ışıl ışıl yanan iki gemi bağlıydı iskeleye ama onlar aydınlık alana girmeye sakınarak ilerliyordu. Deniz çocuğunun fısıltılı buyruğu üzerine kürekleri bıraktı. Kayıklar, küçük bir kumsala hortlaklar gibi oturdu. Hepsi karaya indi. Joe ayaklarının ucuna basa basa 5 metre kadar yüksek bir tepeye tırmanan adamları izledi. Tepeye vardıklarında büyük kırpıntı demir yığınları arasında uzanan bir demir yolu gördü Joe. Demir yolunun ikiye ayırdığı bu paslı demir yığınları göz alabildiğine uzanıyordu. Gerçi çok ileride fabrikaya benzeyen bir binada bitiyordu bu demir dağları. Böyle düşündü Joe. Ömründe görmemişti bu kadar demir. Adamlar demirleri sahile indirmeye başladı. Francis Pete, Joe'nun koluna yapıştı ve gürültü yapmaması gerektiğini bir kez daha anımsatarak onun da ötekiler gibi demir taşımasını buyurdu. Sahilde yüklerini deniz çocuğuna veriyorlar. O da demirleri önce bir sandala sonra da öteki sandala yerleştirerek iki sandalı da eşit ölçüde doldurmaya çalışıyordu. Sandallar doldukça kuma batıyor. Deniz çocuğu azar azar iteliyordu onları. Joe durmadan taşıyor ama bu işin içinde ne iş olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Neden büyük bir gizlilik içinde oluyordu her şey? Ve neden gürültü etmemek, hiç ses çıkarmamak için büyük özen gösteriyorlardı? Kendi kendine bu soruları sormaya başladığında korkunç bir merak uyandığı içinde. Tam bu sırada deniz kıyısından gelen bir baykuş sesi duydu. Baykuşun ne işi vardı burada? Yanlış duymuş olmalıydı. Eğildi. Bir kucak demir almaya davrandı. Ama ansızın gökten inmiş gibi bir adam belirdi karşısında. Adam elindeki feneri ona çevirdi. Işık gözlerini kamaştırdı. Bir iki adım geriledi. Sonra adamın elindeki tabanca büyük bir top gibi gürledi. Joe kendisine ateş edildiğini düşünüyordu. Düşünüyor ama hiçbir şey yapamıyordu. Kaçması gerektiğini biliyor ama ayaklarını isteğine uyduramıyordu bir türlü. Peki burada dikilip dursa elinde dumanı tüten tabancayla karşısında duran adama ne söyleyecekti? Birden gayretlendi. Deniz kıyısına doğru koşmaya başladı. Demir yığınlarının ardından elinde sönük bir fenerle çıkan adama çarptı bu arada. Adam birden irkildi. Joe'nun peşinden koşmaya başladı. Joe uçarcasına indi deniz kıyısına. Suya atladı. Kaya doğru koşmaya başladı. Fransız Pete küreklerde deniz çocuğuysa dümendeydi. Sandalın burnu denize doğru çevrilmişti. Hiçbir şey olmamış gibi oturmuş onu bekliyorlardı. Kürekleri ellerinde çekilmeye hazırdı ama bir türlü davranamıyor. Dilleri elleri tutulmuş gibi sessiz duruyorlardı öyle Çünkü tepedeki iki adam silahlarını onlara yöneltmiş ateş ediyordu İkinci kayık kıyıya daha yakındı Bir kısmı karadaydı hatta Billy sandalı itelemeye denize indirmeye çabalıyor Bir yandan da köylüyü yardıma çağırıyordu Ama bu kibar beyefendi nedense birden aklını oynatmış Suyun içinde düşe kalka Joe'nun peşinden öteki kayığa gidiyordu Joe kayıya tırmandıktan az sonra atladı sandalı Zaten tıka basa, üstelik demirle doldurulmuş ve de gereğinden fazla su almış olan sandal neredeyse alabor oluyordu. Bu arada tepedeki adamlar silahlarını yeniden doldurdular ve ateş etmeye başladılar. Bu kez daha iyi nişan alıyorlardı. Sessizlik bozulmuş, herkes alarma geçmişti. İskeledeki gemilerden sesler, çığlıklar geliyor, güvertelerinde adamlar koşuşuyordu. Uzaklardan acı acı bağıran polis düdüklerinin sesi duyuluyordu. ''İn aşağı!'' diye bağırdı deniz çocuğu. ''Batıracaktın bizi!'' Göz göre göre cehennemi boylamamız istemiyorsun umarım. Koş ortağına yardım et. Haydi. Köylünün yüreği üç buçuk atıyordu. Dişleri takır takır birbirine vurduğundan konuşamıyordu ve kakılıp kalmış olduğu yere. O çılgın aşağı atılacaktır diye buyurdu Fransız Pit. Tam o anda elindeki küreye bir kurşun çarptı. O da büyük bir soğuk soğukkanlılıkta ateşe cevap verdi. Bana yardım et Joe diye buyurdu deniz çocuğu. Joe ne yapacağını anladı ve birlikte korkudan çılgına dönmüş yaratığı tutup denize attılar. Adam su yüzüne çıkarken 2-3 kurşun saplandı çevresindeki sulara. Tam bu sırada Bill yetişti. Adamlardan kaçmayı başarmıştı sonunda. Geldi. Arkadaşını boğulmaktan kurtardı. Haydi diye bağırdı Fransız Pete. Karanlığın içinde birkaç kürek sallayarak ateş alanından çıkmayı başardılar. Sandal öyle çok su almıştı ki her an batabilirdi. Fransızın buyruklarına uygun olarak deniz çocuğu kaptanıyla birlikte kürek çekerken Joe demirleri aşağı atmaya başladı. Şimdilik canlarını kurtarmış sayılırlardı. Ama Dazler'ın yanına yanaştıklarında kayık altlarından kaydı. Yan yattı derken iyice döndü ve içindeki tüm demiri denizin dibine yollandı. Joe ile deniz çocuğu bir noktada çıktılar su yüzüne ve sandalın sırtına tırmandılar. Onlardan önce çıkmayı başarmış olan Francis Pete tayfalarına yardım etti. Dazler'ın mürettebatı sandallarını çevirip içindeki suyu boşalttıklarında Bill ile ortağa gelmiş bulunuyordu. Herkes el birliğiyle çalıştı ve... Jo daha ne olup bittiğini anlamadan yelkenler gerildi. Demir alındı ve Dazzler hareket etti. Kıyıdan biraz uzaklaştıklarında Bill ve köylü birbirlerine hoşça kal dediler ve kendi kayıklarına binerek ortadan kayboldular. Kameraya çekilen Francis Pete kötü talihlerini birkaç dilde sayıp dökerek şarap şişesine sığındı. Körfez korsanları Rüzgar karadan uzaklaştıkça hızlandı ve Dazzler az sonra burnu sulara gömülmüş şekilde ilerlemeye başladı. Geminin yardığı sular, kıçtaki demir korkuluğun yarısına kadar çarpıyordu. Yan fenerler asılmıştı. Deniz çocuğu dümendeydi. Joe, onun yanında oturmuş, gecenin olaylarını geçiriyordu aklından. Artık gerçekleri görmemezlik edemezdi. Olgular meydandaydı. Yavaş yavaş anlıyordu her şeyi. Yanlış bir iş yaptıysa, cehaleti yüzündendi bu. Ve geçmişte yaptığı yanlışlardan duyduğu utanç, gelecekte yaşayacağı olayların korkusundan büyük değildi. Yoldaşları hırsızdı. Soyguncuydu. Körfez korsanlarıydı kısacası. Hikaye kitaplarından tanıdığı gerçek korsanlar, yaşadıkları korkunç olayları, soluğu kesile kesile okuduğu körfez korsanları, tam bunların içindeydi şimdi işte. Üstelik hepsi hakkında hapishaneyi boylatacak bilgiler edinilmişti. Bu nedenle tüm gözlerin üzerinde olduğunu, kaçma şansının azaldığını biliyordu. Ama kaçacaktı. Eline geçen ilk fırsattı kaçacaktı. Böyle düşünürken sert bir fırtına koptu birden ve Dezler'ı öyle bir çevirdi ki, Deniz güverteye akın etti. Deniz çocuğu çabucak orsa etti. Aynı zamanda maistra yelkenini gevşetti. Sonra tek eliyle çünkü Fransız Pete kamerada kalmıştı ve John'un şaşkın bakışları altında yelkeni indirdi. Dessler'ı neredeyse alabora edecek olan fırtına pek uzun ömürlü olmadı ama az sonra tekrar geleceği kuşkusuzdu. Nitekim kısa aralıklarla üfleyip durmaya, kuzeyden gelerek üstlerine çullanmaya başlamıştı bile. Yelkenler rüzgarı göğüslüyor, sağa sola yalpalayarak Şişip dalgalanarak paralanacakmış izlenimini uyandıran büyük bir mücadele veriyordu. Gemi inip inip kalkan dalgaların arasında yuvarlanıp duruyordu. Her şey karma karışıktı. Ama John'un böyle şeyler görmeye hiç alışık olmayan gözleri bile bunun düzenli bir karışıklık olduğunu söylüyordu. Deniz çocuğu ne yapılması gerektiğini gereken işin nasıl yapılacağını biliyordu. Onu izlerken çok önemli bir şey öğrendi Joe. Öyle bir şey ki eksikliği birçok adamın ölümüne yol açabilirdi. Kişi kendi öz yeteneklerinin bilincinde olmalıydı. Çok değerli bir şeydi bu. Kişinin yeteneklerini tanıması çok önemliydi. Deniz çocuğu neyi yapabileceğini biliyordu. Bu yüzden de kendine güveni vardı. Soğukkanlıydı. Kendine hakimdi. Çabuk çabuk ama dikkati hiç elden bırakmadan çalışıyordu. Baştan sağma yapmıyordu işini. Her bir camadan halatı bir daha kımıldam amacısına çekilmişti. Başka kazalar başa gelebilirdi ama bundan sonraki fırtına ya da daha kırk fırtına bu camadan düğümlerini imkanı yok çözemezdi. Direğin tepesine tırmanıp palatlardan sarkarak ana yelkeni görmek için Joe'yu yoluna çağırdı. Bu da yapılan işlerle kıyaslanacak olursa uzun civadraya flok yelkenini bir kez açıp tutturmak işten sayılmazdı. Bu yüzden birkaç dakika sonra arka güvertedeydiler gene. Joe yoldaşının buyruklarına uyarak flok yelkenini düzledi. Kameraya giderken de yelken etek direğini 30-40 santim indirdi. Mücadelenin heyecanı aklındaki kötü düşüncelerden eser bırakmamıştı. Deniz çocuğu gibi davranarak soğukkanlılığını korudu. Buyrukları hiç beceriksizlik göstermeden, elini ayağına dolaştırmadan ve aynı zamanda hiç de yavaş sayılmayacak bir biçimde yerine getiriyordu. İki çocuk el ele vermiş, vahşi doğanın karşısında cılız güçleriyle savaşıyor ve işte sonunda onu yeniyorlardı. Dümenin başında duran arkadaşının yanına geldi. Böyle bir dostu olduğu için gurur duyuyordu. Kendisiyle övünüyordu ve deniz çocuğunun gözlerinde o sessiz övgüyü okuduğunda beğenildiği yüzüne karşı ilk kez söylenmiş bir genç kız gibi kızardı. Ama hemen o anda bu çocuğun bir hırsız olduğu geldi aklına. Bayağı hırsız. Hemen toparlandı. Yaşantısı dünyanın güçlüklerinden uzak tutmuştu onu hep. En iyi kitapları okumuş, okudukları da ona dürüstlüğün, açık yürekliliğin, içtenliğin iyi şeyler olduğunu öğretmişti. Hırsızlar tabakasını hor görmeyi, hoş karşılamamayı öğrenmişti. Bu düşünceleri deniz çocuğundan uzaklaştırdı onu. Sustu. Öte yanda tüm enerjisini gemiyi yönetmeye yöneltmiş olan deniz çocuğu, arkadaşındaki bu apansız değişmenin nedenini soramayacak kadar vermişti kendini işine. Kafasında küçük bir kasırga gibi dolanan düşüncelerden birine şaşıyordu Joe. Deniz çocuğunun bir hırsız olmasına tepkisi vardı da çocuğun kendisine karşı kötü duygular beslemiyordu. Ondan sakınmak, Kendini korumak yerine giderek yaklaşıyordu ona. Onu sevmemek elinde değildi. Bunun nedenini bilmiyordu ama seviyordu. Bu kesindi. Azıcık daha büyük olsaydı, sevgisinin nedenini, onu bu çocuğa çeken şeylerin çocuğun iyi nitelikleri, soğukkanlılığı, özgüveni, erkekçe yürekli davranışları ve yaratılışında bulunan tatlılık, çekicilik olduğunu anlayacaktı. Ama şu anda bu aklıyla deniz çocuğuna karşı kötü duygular beslemesine engel olan şeyin kendi yaratılışında bulunan kötülük olduğuna inanıyordu. Kendi zayıflığından, kötülüğünden utanırken bu küçük körfez korsanına karşı giderek büyüyen sıcak ilgeyi, yakınlığı önleyemiyordu ama. Şu sandalın halatını bir arşın kadar içeri al, diye buyurdu deniz çocuğu. Hiçbir şeyi gözden kaçırmıyordu. Sandalın ipi çok uzundu, bu yüzden hiç iyi seyretmiyordu. Arada bir duruyor, ip gerilinceye dek bekliyor, sonra birden hızla kayarak sağa sola yalpa vura vura ilerliyordu. Öyle ki onu her an yutmaya hazır iri dalgaların altına burunu sokup sokup çıkarıyordu. Joe arka güvertenin demirlerine tırmandı. Kaygan çıkıntıya bastı ve kayığın bağlı olduğu çımaya vardı. Dikkatli ol diye uyardı onu deniz çocuğu. Çünkü tam o sırada rüzgar hızlı bir üfürük savurmuş, Dezler'e çarparak onun yan yatmasına neden olmuştu. Önce çımayı boşalt. Bir halka kalsın yeter. Sandal başta kalınca da başta dolamaya. Bir aceme için çok heyecan verici bir görevdi John'un bu yaptı. Halatı sonuna dek boşalttı. Son halkayı sol eliyle tuttu, öteki eliyle de sandalı çekmeye uğraşıyordu. Ama tam o anda büyük bir dalga sandalı göğüsledi ve ip gerildi. Halat John'un elinden kaydı ve boştaki halkalar geminin kıçında havalanıp zıplamaya başladı. Can havliyle halatların üzerine atıldı ama halatlar onu alt güverteye dek sürükledi. ''Bırak gitsin, bırak halatı!'' diye bağırdı deniz çocuğu. Tam denize düşecekken bıraktı halatıco ve sandal hızla uzaklaştı. Utangaç bir yüzle baktı yoldaşına. Beceriksizliğinden dolayı azarlanmayı bekliyordu ama deniz çocuğu tatlı tatlı gülümsedi. "Zarar yok," dedi. "Can maldan değerlidir. Denize düşenimiz yok, bir yerimiz kırılanımız da yok ya. Ona bak sen. Bir adam vermektense bir kayık vermek iyidir. Hem suç bende. Seni oraya göndermemem gerekirdi." Üstelik zarar ziyan da yok. Şimdi gider alırız küçük kaça. Sen git yelken direğini biraz daha indir. 50-60 santim kadar. Sonra gel. Dediklerimi yap. Ama sakın acele etme. Yavaş olsun, temiz olsun. Joe yelken direğini indirdi, döndü. Flok halatının başına geçti. Deniz çocuğu dümenin üzerine abana abana koca tekeri aşağılara çekerken Joe da yelkenle uğraşıyor. Usta ile çırak gemiyi tornistan ediyordu. Az sonra deniz çocuğu Joe'nun yanına geldi. Birlikte çalıştılar. Joe işe ısınmaya başlamıştı. İyice kendini verdi şimdi denizciliğe. Dessler bir yarış atı gibi döndü. Yelken de rüzgara değil, rüzgar yelkenlere uyuyordu. Yelkeni indir. Joe söyleneni yaptı. Bu tornistan, Francis Pete'in yatağını geminin rüzgar almayan tarafından rüzgar yiyen tarafına çevirmesinin dışında onu yatağından yere yuvarlamıştı. Ama sesi soluğu çıkmıyor, sarhoş sarhoş yatıyordu adamcağız. Deniz çocuğu sırtını dümene dayadı. Geminin eski rotasına dönmesine meydan vermemiş oluyordu böylece. Eğildi. Öfkeyle baktı Fransız kaptana. ''Köpek'' diye sövdü. Denizin dibini boylasak kılı kıpırdamayacak. İki kez döndüler dolaştılar aynı yerde. Derken Joe kendini rüzgara bırakmış giden kayığı gördü. Birkaç yıldızın aydınlattığı karanlıklar içinde hiç de yakınan bir hali yoktu kayığın. ''Acelemiz yok'' dedi deniz çocuğu. Dezler'ı rüzgara saldı. Kayıya doğru ilerlemeye başladılar. Yaklaşınca yan çizerek geminin yan tarafını kaya yanaştırdılar. Haydi. Joe eğildi, halatı yakaladı. Hemen bağladılar ve yollarına devam ettiler. Bunca gereksiz işe neden olduğu için üzgündü Joe. Hala utanç içindeydi ama deniz çocuğu onun içini rahatlattı hemen. Bu da bir şey canım dedi. Acemilikte olur böyle şeyler. Yalnız bazıları kendi çıraklıklarında yaptığı yanlışları unutur. Yeni yetmeler küçücük bir kusur işlese parlayı verir. Ben onlardan değilim. Bir keresinde Denize ilk açıldığı günlerde daha şu kadarcık çocukken ne yanlışlar yaptığını, bunların büyük suç sayılıp ne büyük cezaları çarptırıldığını anlattı birbir. bir. bir. rotasına oturttuktan sonra ikisi de alt güverteye inmiş, sırtlarını tahtaya vererek yan yana oturdu. Sıkıca sokuldular birbirlerine. Burası neresi? diye sordu Joe. Kayalıklar üzerinde yanıp sönen bir deniz fenerinin önünden geçiyorlardı. Keçi adası derler buraya. Adanın karşı kıyılarında deniz harp okulu bir de torpido haznesi var. Buralarda çok da güzel balık tutulur. Kaya balığı. Önünden karşıya geçip Alcatraz adasının önüne demir atacağız. Orada bir karantina merkezi var. Fransız Pete kendine gelene dek bekleriz orada. Sonra anlarız nereye gideceğimizi. Sen şimdi git. Biraz uyu. Ben tek başıma ayarlarım işleri. Joe hayır anlamına başını iki yana salladı. Öyle heyecanlı bir gece geçirmişti ki yatsa bile uyku tutmazdı. Hem Dessler böyle suları yara yara ilerler, sağa sola yalpa vurarak denizleri kucaklarken, köpükler saçarken uyumak olur muydu? Üstü başı da iyice kurumamıştı daha. Öylece güvertede oturup gecenin ve denizin tadını çıkarmak istedi. Oakland'ın ışıkları gökyüzünde tatlı sarı bir leke oluşturuncaya dek geriledi, geriledi. Ama güneyde San Francisco'nun ışıkları tepelere tırmanmış, çukurlara gömülmüş, göz alabildiğine uzanıyordu. Jo önce büyük arabalı iskeleyi buldu gözüyle. Sonra kentin belli başlı tüm binalarını sapladı uzaktan. O ışık ve gölge yığınının içinde bir yerlerde annesinin, babasının evi vardı ve belki de şu anda onu düşünüyor, gidişine üzülüyorlardı. Ve gene orada besi mışıl mışıl uyuyordu. Sabahleyin uyanacak, ağabeyi Jo'nun neden kahvaltıya inmediğini merak edecekti. Birden tüyleri ürperdi. Neredeyse sabah olmuştu. Başını yavaşça deniz çocuğunun omzuna düşürdü. Gözlerini kapamasıyla uyuması bir oldu. Kaptan ve tayfalar Şşt kalk demir atıyoruz. Joe birden irkildi. Uyandı ve aynı anda görülmedik bir güzelliğin şaşkınlığını duydu. Uyku düşüncelerini silip götürmüştü. Uyumuş uyanmış bir cennette bulmuştu kendini. Neredeydi acaba? Ha evet gemideydi. Rüzgar geceyle birlikte sinmişti. Gerilerde iri dalgalar hafif hafif kımıldanıyordu daha. Ama Dazzler Kayalıklarla kaplı bir adanın koynuna sığınmıştı. Gök berraktı. Hava sabahın ilk saatlerini yaşamanın canlılığını, içine sığmazlığını soluyordu keskin keskin. Oynaşan sular, doğudaki ufuk çizgisinden yavaş yavaş başını uzatan güneşin ışıklarına belenmiş, gülüşüyorlardı. Güneyde Alcatraz adası uzanıyordu. Toplarla taçlanmış tepelerinden haykıran trompet sesleri günü selamlıyordu. Batıda Golden Gate, Pasifik okyanusu ile San Francisco körfezi arasında ağzını açmış esniyordu. Bir donanma gemisi ipek yelkenlerini tatlı tatlı titreterek yavaşça yaklaşıyordu. Çok güzel bir manzara vardı. Joe gözlerini ovuşturdu. Uykunun son zerrelerini sildi attı ve deniz çocuğu kalkıp demir atmaya hazırlanmasına söyleyinceye dek bu doyumsuz zaferi yudumladı. 50 kulaç kadar boşalt zinciri diye seslendi deniz çocuğu. Sonra dur bekle. Bu arada kendisi de yelkenlerle uğraşıyordu. Joe daha önce geminin nasıl döndürüldüğünü görmüştü. Bu yüzden yoldaşına usta bir denizci gibi yardım edebildi. Haydi bırak çapayı haydi daha canlı daha canlı. Zincir şaşırtıcı bir hızla uçtu ve dezları durup dinlenmeye bıraktı. Deniz çocuğu Joe'nun yanına geldi. Birlikte ana yelkeni indirdiler. Güzelce sardılar ve contalara tutturdular. Al sana bir kova dedi deniz çocuğu ve sözü geçen nesneyi ona uzattı. Güverteleri yıka, sudan korkma, kirden de korkma, işte bir süpürge, iyi çalıştır keratayı, her taraf pırıl pırıl olsun, o iş bitince sandalı gemiye yanaştır bağla, bir elden geçirelim kaçağı, ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Ocaktan yükselen dumanlar iyi şeylerin geleceğini vaat ederken, güverteye kendini koyveren sular sevinçle taşıyordu. Joe ikide bir başını kaldırıyor, bir an içinde olsa işini bırakıp bu güzel manzaraya bakıyordu. Aklı başında olan her çocuk mutluluktan uçardı bu durumda. O da bu mutlu çocuklardan biriydi işte. İçi içine sığmıyordu. Bir de yol arkadaşlarının kimler olduğunu anımsamayı önlese keyfine diyecek olmayacaktı. Bu düşünce ve aşağıda horul horul uyuyan Francis Pete'in karşısına dikilen hayali günün güzelliğine gölge düşürdü hemen. Ama kişiliği zayıf olan birinde uyandırabileceği bedbinliği uyandırmadı bu düşünce Joe'da. Tersine gücüne güç kattı. Güverteleri tertemiz yapmak, daha güçlü çalışmak ve kendi gözünde küçük düşmemek isteğiyle daha sıkı sarıldığı işine. Çevresine bakındı, göğüs geçirdi. Neden bu insanlar içten değildi, dürüst değildi? Şimdi bütün bu güzel şeyleri bırakıp gitmek zorunda kalacaktı. Üzüldü buna. Ama gecenin olayları gözünün önünden gitmiyordu. Kendisine karşı dürüst olmak için kaçması gerektiğini biliyordu. Düşüncelerinin burasında kahvaltıya çağrıldı. Böylece deniz çocuğunun iyi bir denizci olduğu kadar iyi bir aşçı olduğunu da öğrendi ve iştahla yemeğe koyularak yemekleri beğendiğini gösterdi. Sütlü kaçamak, dana pirzola, patates kızartması hazırlamıştı deniz çocuğu, yanında tereyağlı ekmek ve sonunda kahve. Fransız Pete sofraya oturmamıştı. Deniz çocuğu birkaç kez uyandırmaya çabaladı ona ama başaramadı. Adam homurdandı, oruldandı, sarhoş gözlerini yarım yamalak açtı sonra gene derin horlamalarına daldı. Arada bir böyle nöbeti tutar, dedi Deniz çocuğu. Joe bulaşıkları yıkamış, güverteye ustasının yanına çıkmıştı. Bakarsın bir ay içmez, bakarsın ayda bir hafta bile ayık kalmaz. Kimi vakit iyi huylu kesilir, kimi vakit son derece tehlikeli. Yani en iyisi bırakırsın ne yaparsa yapsın. işine karışmazsın, gözüne görünmezsin olur biter. Hiç karşılık vermeyeceksin bir de, yoksa başına iş açar. Böyle konuşurken birden konuyu değiştirdi Deniz çocuğu. Haydi gel yüzelim dedi. Daha iç açıcı bir şeyler yapmak istiyordu anlaşılan. Yüzme bilir misin? Joe evet anlamına başını salladı. Burası neresi? diye sordu suya atlamadan önce. Eliyle de birkaç baraka ve bir yığın çadırla kaplı adayı gösterdi. Bu sahil karantina bölgesidir. Çin gemileri tümen tümen çiçekli taşıyor. Hepsi buraya alınıyorlar ilkin. Doktorlar karaya çıkabilir raporu verinceye dek de orada kalıyorlar. Öyle bir disiplin var ki ama bilsen. Niçin sordun? Bu soruyu sordu ama cevabını beklemedi deniz çocuğu. Birden denize atladı. Oysa azıcık daha konuşmuş olsalardı, Joe'nun başına geleceklerin tümü önlenmiş olacaktı. Ama beklemedi deniz çocuğu. Joe da peşinden suya daldı. Yarım saat kadar sonra merdivene varıp tekneye tırmanmaya hazırlandıklarında Ne yapalım biliyor musun? Dedi deniz çocuğu. Gel balık tutalım. Öğleyin yeriz. Sonra da yatar. Akşamki uykusuzluğumuzu gideririz. ''Yarış edercesine tırmandılar tekneye. Joe az daha düşüyordu. Deniz çocuğu iri iri zokalı, koca iğneli oltalarla sardalya oltalarını hazırlamıştı bile. ''Sal'' dedi. ''Hepsini sağ suya. Ama dikkatli ol. Buranın balıkları iğneyi, hatta zokayı bile yutar. Sonra da çeker giderler. Kim önce yakalarsa ayıklamaktan kurtulur. Sona kalan balıkları ayıklayacak tamam mı? İki olta aynı anda sallandı. Aynı anda uzun dalışa geçtiler.'' 20 metreye aşkın Misina dibi boyladı. Joe'nun zokası dibe değer değmez bir balığın takıldığını işaret eden titremeler duyuldu. Misina'yı çekerken yan gözle deniz çocuğuna baktı. Anlaşılan o da yükünü tutmuştu. Heyecanlı bir yarış başladı. Islak Misina pırıl pırıl ışıklar saçarak tekniğe yığılıyordu. Ama deniz çocuğu daha ustaydı. Onun balığı daha önce sıçradı güverteye. Joe'nunki de bir saniye sonra çıktı. En azından bir buçuk kiloluk bir kaya balığıydı bu. Sevinçten uçacaktı. Böyle büyük bir balık ne tutmuş ne de tutulduğunu görmüştü ömründe. Oltalar gene salındı ve yakalananların eşleriyle birlikte çekildi yukarı. Yarış bitmek bilmiyordu. Joe'ya kalsa körfezi boşaltıncaya dek sürdürdü bu yarışı. Ama deniz çocuğu durmaya razı etti onu. Bu bize üç öğün yeter dedi. Balıkları ziyan etmeyelim. Hem ne kadar çok tutarsan o kadar çok balık ayıklamak var işin ucunda. Haydi bakalım hemen başla ayıklamaya. Ben uzanıyorum. Joe'nun kaçışı. Balık ayıklama işinin başına kaldığına aldırmadı Joe. Dahası ilk balığı yakalamadığına seviniyordu. Çünkü yüzerken aklına gelen küçük bir planın ayrıntılarını saptamasına yardımcı olmuştu bu son görevi. Temizlediği son balığı da su dolu kovaya attı ve sağına soluna bakındı. Karantina bölgesi yarım mil kadar uzaklıktaydı ve kıyıda aşağı yukarı volta atarak nöbet tutan bir asker görünüyordu. Kamara'ya giderek iki uykucunun soluk alışlarını dinledi. Güzel uyuyorlardı. Giyisi çıkınını almak için deniz çocuğunun çok yakınından geçmesi gerekiyordu. Uyandırma korkusuyla eşyalarını almamaya karar verdi. Dışarı çıktı. Gürültü yapmaya sakınarak sandalı teknenin yanına çekti. Bir çifte kürek alarak denize indi. İlkin bir gezinti yapıyormuş gibi yavaş yavaş çekti kürekleri. Gürültü çıkarıp uyuyanları uyandırmamalıydı. Ama giderek vuruşlarını ağırlaştırdı, çabuklaştırdı. Ve tek düze kürek çekinceye dek böyle ilerledi. Yarı yolda sağına sonuna bakındı gene ipini koparmış sayılırdı. Çünkü şu anda kaçtığı anlaşılsa bile dezların hazırlanıp onun peşine düşmesi bir işe yaramazdı. Onlar yola koyulmadan kıyıya varırdı co, Varır ve Sam amcanın asker üniformasını giymiş adama sığınırdı. Kıyıya doğru bir silah sesi duyuldu. Ama o yöne arkası dönüktü ve dönüp bakma zahmetini göstermedi. İkinci bir silah sesi duyuldu. Kürek bıçağının yarım metre kadar ötesinde suya daldı kurşun. Bu kez döndü baktı. Kıyıdaki asker üçüncü atışı için ona doğru nişan alıyordu. Joe kötü durumdaydı. Kötü ve üzücü bir durumda. Birkaç dakikalık eğilip doğrulma, sıkı birkaç kürek onu kıyıya, güvenli olacağı bir yere götürecekti. Ama o kıyıda akıllara sığmayan bir nedenden ötürü kendisine ateş etmede ısrar eden bir Birleşik Devletler askeri duruyordu. Joe silahın üçüncü kez kendisine çevrildiğini görünce ters yönde kürek çekti. Sandalı durdurdu. Bunu görünce silahını indiren asker dikkatli gözlerle baktı ona. Kıyıya çıkmak istiyorum çok önemli diye bağırdı Joe. Üniformalı adam başını iki yana salladı. Ama çok önemli anlamıyor musunuz? Kıyıya çıkmama izin verin ne olur. Çabucak başını çevirip Dezler'a baktı. Fransız Pete silah sesine uyanmış olmalıydı. Çünkü ana yelken açılmıştı. Demir alıyorlardı. Buraya gelemezsin diye seslendi asker. Çiçek var. Joe'nun hıçkırığı boğazına düğümlenmiş kısık kısık seslendi. Ama gelmem gerek bir yandan da küreklere davrandı. ''O vakit vururum seni.'' Cevabıyla birlikte silah omuza çıktı. Bir an düşündü Joe. Ada büyüktü. Belki de öte tarafta asker falan yoktu. Yeter ki sahile çıksın, karaya ayak bassın. Hemen yakalansa bile önemli değil. Ayağı sudan çıktıktan sonra çiçeğe yakalanabilirdi gerçi. Ama bu körfez korsanlarına dönmekten bin kat iyiydi. Küreklere asıldı. Sandalı az sağa çevirdi. Tüm gücünü küreklere verdi. Koy, hayli genişti. Dönebilmek için epeyce kürek çekmesi gerekiyordu. Daha iyi bir denizci olsaydı, ters yönde öteki taraftan kıyıya varmak için kürek çekmeyi ve böylece rüzgardan yararlanmayı akıl ederdi. Dazzler, yelkenlerini şişirmiş, peşine düşmüştü bile. Kısa bir süre kovalamaca oynadılar. Rüzgar hafifti, hem de düzenli değildi. Bazen sandal hızlı gidiyordu, bazen de onlar. Bir keresinde tam burnunun dibine 30 metre kadar yakınına geldiler. Ama ansızın rüzgar fikrini değiştirdi ve Dazzler'ın ana yelkeni sağa sola yalpa vurmaya başladı. ''Sen sandalı çaldındır, öyle midir?'' diye haykırıyordu Fransız Pete. Koştu, kameradan tüfeğini aldı. ''Ben sana gösteririmdir. Çabuk buraya gel, yoksa seni öldürüyorum, dur.'' Ama askerin kıyıdan kendisine baktığını biliyordu ve deniz çocuğunun arkasından siper alarak bile olsa ateş etmeye davranamadı. Joe bunu hiç düşünmemişti. Çünkü o, ömründe silah namlusu görmemiş olan o, son 24 saatte ikinci kez gerçek tüfeklerle karşı karşıya geliyor, çevresinde uçuşan kurşunları görüyordu. Bir kere fazla ya da bir kere eksik pek fark etmezdi. Bir de Fransızın namlusunu görsen ne olacaktı? Bu düşünceyle kulaklarında Fransız Pit'in sövgüleri onu yakalayınca ne yapacağı ne ceza vereceği üzerine göz dağlarıyla asıldı küreklere. Olanlar yetmiyormuş gibi deniz çocuğu da isyan etmez mi? Bir ateş et seni astırmazsam adam değilim. Ellerimle çekerim ipini diye bağırıyordu Fransız Pete. E. Bırak gitsin iyi bir çocuk o. Dürüst çocuk senin benim pis işlerimiz sefil yaşantımıza göre değil o çocuk. Sen de ha diye atıldı artık iyice vahşileşmiş olan Fransız Pete. Şimdi sana gösteririmdir pis sıçan. Çocuğun üstüne atılmaya davrandı ama deniz çocuğu Tekneyi dört döndürerek güzel bir kovalamaca oyunu oynattı ona. Tam o sırada giderek hızlana hızlana yaklaşan Rüzgar, Fransız Pete'in birini bırakıp ötekini kovalamasına sebep oldu. Hemen yelkenlere sarıldı. Rüzgarın dediğini yaptı. Tekneyi de Joe'dan yana doğrulttu elbet. Joe bir kez daha çırpındı. Son gayret küreklere abandı. Sonra çaresizlik içinde teslim olmaya karar verdi ve kürekleri içeri aldı. Fransız Pete yelkeni bıraktı. Hareketsiz duran sandalın yanına geldi ve Joe'yu tekneye çekti. Öfkeden kudurmuş olan Fransız sandalı arkaya bağlarken deniz çocuğu ''Dilini yut şimdi'' diye fısıldadı Joe'ya. ''Hiç karşılık verme. O konuşur konuşur susar. Bırak ne isterse söylesin hiç sesini çıkarma.'' Ama Joe'nun anglo damarı kabarmıştı bir kez. Söylenene hiç kulak asmadı. ''Adın Mr. Fransız Pete midir nedir buraya bak'' diye konuştu yüksek sesle. ''Bilmeni isterim ki ben bu işi bırakmaya karar verdim ve de bırakacağım. Beni bir an önce karaya çıkarsan iyi edersin. Yoksa seni mahkemeye vereceğim anlaşıldı mı? Hapse attıracağım seni. Dediğimi yapmazsan bana Joe Branson demesinler.'' Deniz çocuğu ürkek ürkek bekliyordu başlarına geleceği. Francis Pete köpürmüştü. Kendi öz teknesinin üzerinde hakarete uğruyordu. ''Şu bacaksıza bakın.'' ''Onu bırakmamakla yasalara karşı geldiğini biliyordu.'' Ama aynı zamanda akşamki demir serüvenleriyle ilgili onca bilgiyi edindikten sonra bu çocuğu serbest bırakamayacağını da biliyordum. Çocuk onu hapse tıktıracağını söylerken acı gerçeği dile getirmişti. En iyisi kabadayılık numarasına yatmaktı. ''Demek beni hapse attıracaksındır.'' diye kükredi. ''Ama sen de benimle geleceksindir. Ne haber? Akşam kürek çektindir. Ne haber? Demiri çaldındır. Ne haber? Bizimle kaçtındır. Ne haber?'' Kalkmış beni hapse koyacağını söylüyorsundur. Ha <gülüyor> ha güleyim bari. Ama ben bilmiyordum diye atıldı Joe. Ha hay hiç güleceğim yoktu. Sen onu yargıcı anlatacaksındır. Belki onu da güldürürsündür. Ha? Bilmiyordum dedim ya diye kükredi Joe. Kocaman bir adamdı sanki. Nereden bileyim bir yığın hırsızla yola çıktığımı? Hırsız sözü üzerine kurşun yemiş gibi irkildi deniz çocuğu ve eğer Joe dönüp ona baksaydı Yüzünün kıpkırmızı kesildiğini görecekti. Şimdi işin aslını bildiğime göre diye devam etti Joe. Karaya çıkarılmak istiyorum. Yasaları bilmiyorum ama neyin doğru neyin yanlış olduğunu pekala biliyorum. Ve yaptığım her yanlışın işlediğim her suçun hesabını herhangi bir yargıca Birleşik Devletlerin bir yargıcına demek istiyorum elbet. Yanlış anlaşılmasın vermeye hazırım. Sende bu yürek var mı sorarım Mr. Francis Pete. Şuna da bak nasıl konuşuyordur. ''Hırsız olduğunu unutuyordun. Hırsız değilim ben. Bir daha duymayacağım senin ağzından bu sözü.'' Joe'nun yüzü bembeyazdı, titriyordu. Ama korkusundan değildi bu titreme. ''Hırsız.'' diye karşılık verdi Fransız. ''Yalancı.'' Joe, mahalle çocuklarıyla bunca yıl boşuna dolaşmamıştı. Söylediği sözün nasıl cevaplanacağını iyi biliyordu ve o cevabı almaya da hazırdı. Bu yüzden de iki gözünün ortasına yediği yumrukla sarhoş bir halde yerden kalkarken yüzünde hiçbir şaşkınlık okunmuyordu. ''Bir daha söyle bakayım.'' diye kükredi. Fransız Pete yumruğunu havaya dikmiş, ikinci darbeye hazırlanıyordu. John'un gözleri öfkeden dolu dolu olmuştu ama gene de soğukkanlılığını koruyordu. Son derece ciddiydi. ''Bana hırsız dediğinde yalan söylüyorsun Pete. Öldürsen de gebertsen de doğruyu söyleyeceğim. Sen bir yalancısın.'' Fransız gene elini kaldırdı ama deniz çocuğu bir kedi gibi girdi araya. İkinci darbeyi önledi. ''Hop hop.'' diye atıldı Fransız'ın üstüne ve Koca adamı yere serdi. Dokunma ona diye bağırdı. Bu sırada hızla yere eğildi. Koca bir demir parçası kaptı. Fransız kalkmıştı. Deniz çocuğu ikisinin arasında duruyordu. Yeter artık be. Ne aptal adamsın sen görmüyor musun? Bu çocuk senin bildiğin insanlardan değil. Ne mal olduğunu anlamadın mı daha? Doğru söylüyor. Haklı ve haklı olduğunu biliyor. Canını verir de yalan söylemez. Bildiğinden şaşmaz. Döndü. Elini Joe'ya uzattı deniz çocuğu. Elleri kenetlendi. Yanındayım Joe. Yürekli bir insansın, yürekli ve dürüst. Fransız Pete'in ağzı ne şekil alacağını bilmeden oynadı bir süre. Sonra eğri bir gülümseme izlenimi bırakma çabasıyla yayıldı. Ama gözlerindeki şeytansı pırıltı, gülümsemesinin yürekten gelmediğini ele veriyordu. Omuz silkti. Vay canına, dedi. Vay vay vay. Demek sana kötü sıfatlar söylememden hoşlanmıyorsundur. Canım, biz de denizi şakası yaptıktır. <gülüyor> Gelin bakalım, nasıl diyorsunuz? İnsan sevdiğini yerden yere vururdur. <gülüyor> Haydi, barışalımdır. Elini uzattı ama Joe vermedi elini. Deniz çocuğu elindeki demiri attı. Fransız Pete omuz silke silke sırıta sırıta kameraya girdi. Ana yelken gevşetilecektir diye seslendi içeriden. Rota, Hunter burnunadır. Bugün yemeği ben hazırlayacağımdır. Ne iyi bir yemektir göreceksinizdir. Fransız Pete çok iyi bir aşçıdır. Hep böyle yapar dedi deniz çocuğu. Gönül almak için birden peygamber kesilir ve güzel yemekler yapar. Hem konuşuyor hem de kaptanın verdiği buyruğun gereklerini yerine getiriyordu. Ama böyle iyilik saatlerinde bile güvenilmez ona. Joe başını salladı ama hiçbir şey söylemedi. Konuşmak gelmiyordu içinden. Son birkaç dakikanın heyecanıyla titriyordu daha. Bir yandan da nasıl davrandığı, ne söylediği konusunda kendi kendini sorguya çekiyordu. Yaptığı hiçbir şeye pişman olmadığına karar verdi hemen. Utanç duyacağı bir davranışta bulunmamıştı. Dostlaşma. Öyle sonrası Meltemi gizlendiği yerden çıkmış... Pasifik okyanusunu karıştırıp duruyordu. Angel Adası hızla gerilerken San Francisco kıyıları belirginleşiyor ve Dazzler salım salım salınıyordu sularda. Az sonra deniz trafiğine girdiler. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş bir sürü bin ve geminin arasından kendilerine yol açtılar. Daha sonra San Francisco ile Oakland arasında mekik dokuyan tıklım tıklım yolcu vapurlarının yakınından geçerek sürdürdüler yolculuklarını. Yolcu vapurlarından biri öyle bir yakınlarından geçti ki, Bizim Dezların’ tarafında toplanan yolcular bu küçük korsan gemisini ve güvertesinde duran iki çocuğu iyice seçebildiler. Joe başları inik, kendilerine bakan Yüzler dizesine istekle, özlemle baktı. Hepsi de evlerine gidiyorlardı. Oysa o, o Fransız Pete'in gönlünün dilediği ve kendisinin hiç bilmediği bir yere gidiyordu. İmdat diye bağırmak geçti içinden ama böyle bir girişimin akılsızca bir şey olduğunu düşüncesiyle dilini tuttu. Başını döndürdü. Kentin dumanlı tepelerinde dolaştırdı gözlerini. Sonra dalgın bakışlarını denizdeki garip insanlara, garip gemilere indirdi. Deniz çocuğu göz ucuyla izliyordu onu. Sanki Joe sesi düşünüyormuş gibi onun düşüncelerini dinliyordu. Oralarda bir yerde evin var mı senin? diye sordu ansızın. Elini de kente doğru salladı. Aklından geçenlerin başka bir tarafından seslendirilmesi şaşırttı Joe'yu bir an. Evet dedi. Anlatsana. Joe kısa kesip çabucak anlatmak istedi evini. Ama arkadaşımın merakını dile getiren soruları sohbeti uzattı. Deniz çocuğu her şeyi, özellikle Mrs. Branson ile Bess'i merak ediyordu. Hele Besi üzerine anlatılanları dinlemekten hiç bıkacağı benzemiyor. Kaşına gözüne varana dek her şeyi öğrenmek için boyuna soruyordu. Sorularında çoğu öyle garip, öyle beceriksizceydi ki John'un gülesi geliyor, kendini zor tutuyordu. "Şimdi de sen anlat," dedi Joe. Deniz çocuğunun soruları iyice bitince Deniz çocuğunun yüzü birden karardı. Bakışları sertleşti. Hiç böyle görmemişti onucu Ellerini ayaklarını ne yapacağını bilemeyen bir insanın beceriksiz, sinirli hareketleriyle kımıldattı bir süre. Dalgın bakışlarını teknenin orasında burasında gezdirdi. Oysa her şey yerli yerindeydi ve işler yolundaydı. Yapılması gereken bir iş arar gibiydi gözleri. Haydi anlatsana dedi gene Joe. Benim evim yok ki. Bu dört sözcük sanki büyük zorluklarla İple çeker gibi çıkmıştı ağzından ve bu sözcükleri döker dökmez bir çıt çıt gibi verdi ağzı. Joe yaralı bir noktaya dokunduğunu anladı. Arkadaşını üzmemek için soruyu değiştirmeye çalıştım. Öyleyse daha önceleri yaşadığın evini anlat. Dünyada hiçbir vakit yuva yüzü görmemiş, tepesinde bir damı olmamış insanlar bulunabileceğini ve dostunun gönlünü almak yerine yarasını büsbütün deştiğini bilmiyordu Joe. Benim hiç evim olmadı ki. Aaa yepyeni bir kavramın getirdiği şaşkınlık içindeydi. Kardeşin falan? Eee annen? Öldüğünde çok küçüktüm. Hiç anımsamıyorum bile. Peki baban? Onu da pek görmüş sayılmam. Denizlere açıldı. Neyse kayboldu yani. Ya, Joe ne söyleyeceğini bilemedi. Uzun süren suskunluğu Dezler'ın baş tarafına çarpan bir dalga bozdu. Tam o sırada Pete çıktı. Dümenin başına geçti. Ötekiler yemek yiyeceklerdi. İki ahbap bu işe sevindi. Konuşacak söz aramaktan kurtulmuştu ikisi de. Yemekte o suskunluğu doğuran hava iyice kayboldu. Sonra deniz çocuğu dümene geçti. Pete yemeğe oturdu. O yerken Joe bulaşıkları yıkadı ve kamerayı düzene soktu. Sonra güvertede toplandılar. Kaptanları nazik ve sevecen tavrını biraz daha koyulaştırarak güney denizindeki ince avcıları arasında geçirdiği günleri acı tatlı anılarını anlatarak onları eğlendirmeye çalıştı. Öğle sonrasının çoğu saatleri böyle geçti. San Francisco'yu gerilerde bırakalı çok olmuştu. Hunter Burnu'nu dönmüşler şimdi San Mateo sahillerine yaklaşıyorlardı. Joe San Bruno yoluna ilerleyerek tepelerin çevresine dolaşan yollara açılan bisikletçileri gördü bir ara ve aynı topraklar üzerinde kendi bisikletiyle dolaştığı günleri anımsadı. Daha ya bir ay olmuştu ya da iki ay o bisiklet turunu yapalı ama şimdi 100 yıl kadar uzun görünüyordu ona aradaki zaman. Öyle çok şey olup bitmişti ki Akşam yemeği de yenildiğinde iyice açılmışlar, körfezi geride bırakmışlardı. Redwood City uzaktan, bataklıkta sallanan bir salkım çiçeği gibi görünüyordu. Güneşle birlikte rüzgarda gitti. Dazzler yavaş yavaş ilerliyordu. Sönen rüzgarla birlikte kendilerine doğru gelen bir korsan gemisi gördüler bu sırada. Deniz çocuğu bunun Rengeyi adlı gemi olduğunu hemen anladı ve Francis Pete biraz homurdandıktan sonra ona hak verdiğini belirtmek lütfunda bulundu. Bu karşılaşmadan çok memnun kalmış bir hali vardı. Bunun kaptanına Kızıl Nelson derler diye bilgi verdi deniz çocuğu Joe'ya. Korkunç bir adamdır. Canavar gibi bir şey. Ben hep korkarım onu görünce. Yanımıza yaklaştı mı başımıza bir gelecek var demektir. Buralarda değerli ganimetler var yanılmıyorsam. Ve onları almak için Fransız Pete'i de kendileriyle birlikte korsanlığa koşmak isterler hep. Ne olduklarını o daha iyi biliyor. Joe başını salladı ve yaklaşmakta olan gemiye meraklı gözlerle baktı. Biraz büyükceydi ama... Dessler tipinde bir tekneydi bu. Demek oluyor ki her şeyden önce bir sürat teknesiydi. Ana yelken öyle büyüktü ki yarış yelkenlisi sanılırdı ilk bakışta. Kötü hava koşullarına bana mısın demeyecek bir yapıdaydı. Teknenin neresine baksan büyük bir titizlik, büyük bir düzen göze çarpıyordu. Malının değerini bilen, mesleğine düşkün adamlardı bundan anlaşılan. Rengi'yi batan güneşin ışıkları arasında süzüle süzüle yaklaştı ve demir attı. Francis pit de Dessler'ı durdurdu. Bekkayı'ya atlayarak Dostunu ziyarete gitti. İki arkadaş kamerada uzandı ve onun dönüşünü bekledi. ''Yaşamı seviyor musun?'' diye sorarak sessizliği bozdu Joe. Öteki dirseği üzerinde döndü. ''Eh seviyorum.'' dedi. ''Bir yandan da sevmiyorum. Temiz hava, deniz kokusu, şu bu özgürlük hepsi iyi güzel de...'' ''Yani şey sevmiyorum şeyi.'' Dili arzalanmış da görevini yapamayacakmış gibi durdu birden. Sonra patladı. ''Çalmayı sevmiyorum. Niçin işi bırakmıyorsun öyleyse?'' Jo, bu çocuğu sevdiğine kendi kendine inandırmaktan sakınmıştı ya. Şimdi o sakındığı sevgiden de büyük bir sevgi duyduğu ona karşı. Ve birden canlandı. Başka bir iş bulur bulmaz bırakacağım. Neden şimdi bırakmıyorsun diye sordu Joe. İşte şimdi tam sırası diyordu biri Jo'nun kulağına. Üstelik öteki de kaçmak istiyorsa ve de şimdi kaçmazsa yazık edecekti kendini. Nereye gidebilirim? Ne yapabilirim? Dünyada bana el uzatacak tek bir kuloğlu yok ki hiçbir zaman da olmadı. Bir keresinde kaçmayı denedim. Öyle bir ders aldım ki bir daha bu işi aceleye getirmemeyi öğrendim. Bak ben bu gemiden çıkar çıkmaz eve gideceğim. Demek babamın hakkı varmış. Şimdi düşünüyorum da neden benimle gelmeyesin? Bunu söylemişti ama düşünmeden söylemişti aslında. Deniz çocuğu bu sözlerin akıldan değil yürekten geldiğini anlamıştı. Ne dediğinin farkında değilsin sen diye cevap verdi. Amma da hayalcisin ha. Baban ne der? Ya ötekiler? Ne düşünürler benim için? Baban ne yapar beni hiç düşündün mü? Joe ince bir sızıl uydu yüreğinde. Kendisini o anın heyecanına kaptırmış ve uygulanması olanaksız bir davette bulunmuştu. Aslında ayık kafayla düşünecek olsa böyle bir şey akıllara sığmazdı. Babası nasıl olur da deniz çocuğu gibi birini evine alırdı? Yok yok bunu düşünmek bile gülünçtü. Joe bu arada kendi kurtuluşunu kendi kaçışını unutmuş deniz çocuğunun şu içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacağı üzerinde kafa yormaya başlamıştı. Bir de bakarsın ki beni polise verir diye devam etti öteki. Ya da ıslah evine gönderir. Ölürüm de boyun eğmem böyle bir şeye. Hem bak Joe ben senin gibilerden değilim. Bambaşka bir yaşantıya başlarsam sudan çıkmış balığa dönerim. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Gördün. Yok yok. Kaçıp gitmeden önce iyice düşünüp taşınmalıyım. Kendime bir başka iş bulmalıyım falan filan. Ama senin için yapılacak tek bir şey var. Doğru eve gitmek. İlk fırsatta karaya çıkaracağım seni. Fransızla ben uğraşırım sonra. Hayır asla olmaz diye sözünü kesti Joe. Ben gideceğim seni de bir yılın belayla baş başa bırakacağım. Yok öyle şey. Benim yüzümden acı çekmene izin veremem. İyisi mi? Hiç uğraşma benim hesabıma. Ben başımın çaresine bakarım. Korkma. Ve benimle gelebileceğine aklım iyice yatarsa sen de kaçarsın. Sonra başımıza gelecekleri de birlikte çözeriz ha? Ne dersin? Deniz çocuğu başını iki yana salladı. Sonra gözlerini parlayan yıldızlara dikerek... Özlemine duyduğu yaşantının düşlerine daldı. Bunların bir düş olmaktan öte gidemeyeceğine de inanıyordu bir yandan. Yaşamın önemi, ciddiyeti yavaş yavaş oturmaya başlamıştı Joe'nun yüreğine. İkisi de düşüncelere dalarak suskun uzandılar bir süre. Rengeyinden anlaşılmayan yüksek sesler gelmeye başladı. Ve karadan, bir kiliseden yükselen ağırbaşlı çan sesleri kutsallığını yankılayarak suyun üzerinde yüzmeye başladı. Yaz gecesi ılık karanlığına sarmıştı onları. diye yatakları... Zaman ve çocukların sessiz düşlerinden oluşan dünyalar geçti gitti ve Fransız Pete'in kaba sesi onları derin uykularından uyandırdı. Haydi hazırlanındır diye bağırıyordu. Joe sen yelkenleri çözdür çabuk daha canlı ölmeyindir. Hey deniz çocuğu flok yelkenidir. Joe karanlıkta biraz beceriksizce çalışıyordu. Denizcilik deyişlerine de yabancı olduğundan neyi nerede bulacağını bilemiyordu pek ama gene de pek fena sayılmazdı. Kaptanın buyruklarını bir bir yerine getirdi. Demir aldı. Söylenmeden yapılması gereken işleri de yaptı bu arada. Çok güzeldir, çok iyidir diye övdü onu Fransız. Pek çok, pek güzeldir. Senden iyi bir denizci olacaktır. Kaptan bunu bilirdir. Deniz çocuğu alt güvertedeki lombozların birini açtı. Soran gözlerle Fransız Pete'e baktı. Evet, evet diye cevap verdi kaptan. Işıkları açacağızdır. Deniz çocuğu kırmızı ve yeşil fenerleri aldı. Yakmak üzere kameraya götürdü. Sonra Joe ile birlikte fenerleri asmaya gittiler. Bu sefer korsanlık yok anlaşılan diye fısıldadı deniz çocuğu. Efendim? Sana demiştim ya. Buralarda büyük ganimet var diye. Herhalde öyle büyük ki Francis Pete korktu yağmalamaya. Kızıl Nelson uça uça giderdi aslında. Ortaklığa yanaşmazdı ama Pete'siz yapamaz bu işi. Francis biliyor girdisini çıktısını. O yeşil ışık yakmadan kızıl gidemez bir yere. Şimdi nereye gidiyoruz diye sordu Joe. Bu yağmacılık Ganimetçilik sözlerinden pek bir şey anlamamıştı. Fazla merak ettiği de yoktu. Sonunda kötü bir işti işte. Bilse de olurdu bilmese de. Bilmem diye cevap verdi deniz çocuğu. Gidiş yönüne bakılırsa yolculuk istiridi yataklarına sanırım. Olaysız bir seyir oldu. Arkalarından gecenin ortasından sert bir rüzgar çıktı birden. Ve bir saat kadar hiç hızını kesmeden üfledi durdu. Sonra kesildi. Amaçsız sersemlemiş bir kuru yaprak gibi bir o yana esti bir bu yana. Francis Pete dümeni bırakmadı. Joe ile Deniz Çocuğu da arada bir yelkenleri kolladılar. Joe oturmuş, Francis Pete'in nereye gittiğini bilmesini hayret ediyordu. Joe'ya göre onları saran bu aşılmaz karanlığın içinde kaybolmuşlardı. Sis çöktü, çökecekti. Açıklardan doğru geliyor. Her an biraz daha yaklaşıyordu onlara. Gittikçe sisin altında kalıyorlardı. Yıldızlarla aralarına giriyordu bu yoğun perde. Giriyor ve o azıcık ışık kaynağını da kurutmuş oluyordu. Ama Francis Pete, Gideceği yönü çok iyi biliyora benziyordu ve bir keresinde John'un bir sorusu üzerine denizde el yordamıyla gidebileceğini öne sürerek böbürlenmişti. Altıncı hissi söylerdi ona yönünü. Gelgiti hissederimdir. Rüzgarı, rüzgar hızını hissederimdir demişti. Karayı bile koklar hissederimdir. Buna inanmalısındır. Nasıl bilmiyorumdur. Yalnız biliyorumdur ki karayı hissederimdir. Sanki kolum millerce ve millerce uzardır ve karaya dokunurumdur. Elimi karaya konurumdur. Elimi karaya bastırırımdır. Bakarım kara oradadır. Joe soran bakışlarını deniz çocuğuna çevirmişti. Doğru dedi deniz çocuğu. İnsan uzun süre denizlerde yaşadıktan sonra karayı hisseder. Hele bir de burnun iyi koku alırsa millerce öteden koklarsın karayı. Bir saat kadar sonra Joe Fransızın hareketlerinden hedeflerine varmak üzere olduklarını anladı. Tetikteydi adam. Her an karşısında bir şey görecekmiş gibi ileriye karanlıklara bakıyordu. Joe da onun baktığı yöne baktı. Baktı ama karanlıktan başka bir şey görmedi. Sopayla bir bakacaksındır deniz çocuğu diye buyurdu Fransız Pete. Tam yerine geldiktir derim. Deniz çocuğu kameranın üzerinden uzun ince sopayı aldı. Daracık güvertede durarak suya daldırdı. Beş metre kadar dedi. Dip nedir? Çamur. Bekleyeceksindir. Az sonra gene daldıracağızdır. Beş dakika sonra sopa gene dibi yokladı. İki kulaç dedi deniz çocuğu. İstiri diye Fransız Pete keyifli keyifli ellerini ovuşturdu. Çok güzel, güzeldir dedi. Hiç yanılmayızdır. Bu deniz beni kandıramazdır. Ben söylemişimdir. Deniz çocuğu çubuğu daldırmaya ve bulgularını söylemeye devam etti. John'un şaşkınlığı her an biraz daha artıyor. Bu insanların deniz dibini bunca yakından tanımalarının gizini çözemiyordu kafasında. Üç buçuk metre istiri diye diye devam ediyordu deniz çocuğu. Sesi hep aynı tek düzelikteydi. Dört metre istiridye, beş metre yumuşak, altı metre çamur, sopa boşta. Ha kanaldır dedi bu söze Fransız Pete. Birkaç dakika hep sopa boştaydı. Sonra ansızın haykırdı deniz çocuğu. Üç metre sert. Yeter diye buyurdu Fransız Pete. Sen Joe yelkeni indirsindir. Sen deniz çocuğu demire. Joe yelken halatını buldu çözdü. Yelkeni toplamaya başladı. Fırlat buyruğu çıktı ve demir suya düştü. Ardından zincirin birazı yuvarlandı. Deniz çocuğu bol bol zincir indirdi suya. Sonra yelkenleri sardı. Onu bunu düzeltti ama aşağıya yatmaya gitti. Joe uyanıp da alt güverteye çıktığında sabahın akışıydı. Sağına soluna bakındı. Rüzgar da denizde uyanmıştı. Ve Dazzler yuvarlanıp duruyor. Arada bir demir zincirini acı gıcırtılarla geriyordu. Joe düşmemek için tutunmak zorunda kaldı. Gün kurşuni bir gündü. Güneşin doğduğunu belirten hiçbir işaret yoktu. Uçuşan iri bulutlar gökyüzünü bile göstermiyordu. Joe karayı aradı gözleriyle. Bir buçuk mil kadar ötede büyük dalgaları kucaklayan upuzun bir kumsal vardı. Kumsalın ardında incin top oynadığı uçsuz bucaksız topraklar uzanıyor. Ta ileri de kontra kosta tepeleri görülüyordu. Öte yana baktı Joe. Bakmasıyla donup kalması bir oldu. Küçükçe bir yelkenli demirinin ucunda ve 20-30 metre ileride zincirini çekeleyip duruyordu. Alabora olacakmış gibi bir hali vardı. Adanın okunmasını istermiş gibi bir kıçı üzerinde ayaklandı bir an. Uçan Hollandalıydı bu. Oakland limanında gördüğü gemilerden biri. Az ötede hayaleti gördü. Daha ötelerde demir atmış, 5-6 tekne daha vardı. Ben demedim mi? Joe döndü baktı. Fransız Pete kameradan çıkmış, muzaffer bir kumandan gibi bakınıyordu etrafa. Ben demedim mi? Deniz beni aldatamazdır. Koyu karanlıkta, güneşin anında gibi yüzdürmüşümdür. Dazler'ımı. Ben bilirimdir, bilirimdir. ''Denizin öfkesi kabaracak mı dersin?'' diye seslendi kameradan deniz çocuğu. Kahvaltı hazırlamak için ateş yakıyordu. Fransız bir denize, bir havaya baktı. Gene denize, gene gökyüzüne baktı. ''Belkidir, belki biraz üfleyecektir, belki kuduracaktır'' diye kuşkulu bir denizci görüşü belirtti. Kahvaltı çabuk hazırlanacaktır ki taramaya başlanacaktır. Teknelerin kameralarından dumanlar yükseliyordu. Hepsi de günün ilk öğününün hazırlandığını ele veriyordu böylece. Dezler için büyük bir olay değildi bu iş ve az sonra ana yelkenin camadanını bağlayarak hazırlığa başladılar. Joe meraklanmıştı. Ne yapıyordu bunlar? Buralar kuşkusuz istiride yataydı. Ama nasıl olacaktı da bu Allah'ın denizinde istiridi avlayacaklardı. Buna bir türlü akıl erdiremiyordu. Ama az sonra öğrenecekti. Alt güvertede yerden bir kapak kaldıran Francis Pitt, üçgen biçiminde iki demir çerçeve çıkardı. Bu üçgenlerden birinin bir köşesinde bulunan demir halka kalın bir halata bağlandı. Halatın bağlandığı noktadan iki eşit açı yaparak uzanan iki demir çubuk bir metreden fazla bir uzaklıkta üçgenin tabanının iki ucuna bağlanıyordu. Bu iki uca ve aslında boydan boya tabana uzun çelik dişlerle kaplı bir metre kadar boyunda bir çelik levha vidaladı Fransız. Bu dişli çelik plakaya ve de üçgenin öteki kenarlarına da sık dokunmuş çok sağlam görünümlü bir ağ takılınca Joe, o dişlerle istiridyelerin kazanacağını ve ağın içinde toplanacağını yani kısacası istiridye avının bu aletle gerçekleştirileceğini anladı. İstiridye taraklarının birer uçlarına da ipler bağlandıktan sonra Dezler'ın iki yanından birer av aleti sarkıtıldı. Demirler dibe inince Dezler yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Çok ağır hareket ediyordu. Joe eliyle iplerden birine dokundu. Dibi çatır çutur kazıdığı açıkça belli oluyordu. Hepsi içeri girmiştir. Diye bağırdı Fransız Pit. Çocuklar ipi tuttular ve tarakları yukarı çektiler. Ağ çamur, yosun ve küçük istiridiyelerle doluydu. Orada burada büyükleri de göze çarpıyordu. Ağları güvertelere boşalttılar. Tarakları gene dibe sarkıttıktan sonra da ayıklamaya başladılar. Büyük istiridiyeleri ayıklıyor, işe yaramayanlarla yosunları denize atıyorlardı. Durmak, dinlenmek yoktu. Daha güvertedekiler ayrılıp kaldırılmadan yeni bir ağ yukarı çekiliyordu. Bu işte bitip istiridiyeler ayrıldıktan iki tarak da yukarı çekildikten sonra Fransız Pete, Dessler'ı başka bir yatağa doğru götürdü. Öteki gemiler de aynı biçimde taraklarını toplayıp başka yataklara doğru yollanmaya hazırlanıyorlardı. Kimi vakit başka gemiler Dessler'ın yanına iyice yaklaşıyor, kaptanlar aralarında şakalaşıyor, iğneli sözler ediyorlardı. Kolay değildi istiridye avcılığı. John'un sırtı ağrımaya başlamıştı bile. Böyle güç işlere alışık değildi. Üstelik istiridyeleri ayıklayan beceriksiz elleri keskin kabuklardan kesilmiş kan içinde kalmıştı. Olurdur, olurdur, dedi Fransız Pete. Çabuk öğreneceksindir. Bir daha sefere kanamayacaktır. Joe yalandan gülümsedi bu söz üzerine. Yemek molasını iple çekiyordu. Arada bir tarakları ağları iyice doldurmadığında soluk alıp bir iki söz etmeye vakit buluyordu çocuklar. Şu gördüğün kuşkonmaz adası dedi deniz çocuğu. Yani balıkçılar ve korsanlar böyle bilirler. Ama adada yaşayanlar Bay Farm adası derler ona. Eliyle sağ tarafı gösterdi. Şurada da San Leandro var. Göremezsin ama ben biliyorum orada olduğunu. Hiç gittin mi oraya? Deniz çocuğu başını salladı ve yeni gelen bir tarağı işaret ederek boşaltmada yardımını istedi. Şu altımızdakilere sahipsiz yatak derler diye devam etti sözlerine. Kimsenin malı değil bunlar. İstiridye korsanları gelir kapışırlar yatakları. Birbirleriyle yarışırlar. Kapışmak neden? Onlar korsan da ondan ama özel yatakları yağmalamada daha çok para var. Eliyle doğu ve güneydoğu yönünü gösterdi. Özel yataklar o taraflarda. Bu akşam fırtına çıkmazsa hepsi yağmalamaya giderler. Ya fırtına çıkarsa? Eh o vakit yağmalamayız. Bu yüzden de Fransız öfkelenir. Hepsi o kadar. Hava koşullarının işine engel olması hep öfkelendirir onu. Ama bugün de pek fırtına patlayacağı benzemiyor. Bu rüzgarı pek umursamayacak pit sanırım. Bana kalırsa deniz iyice kudurmadan çekip gitmeli buradan. Başlangıçta hava iyiye gidiyormuş gibi göründü. Güneybatı'dan esen rüzgar iyiden iyiye hafifledi ve öğleyin yemek molası verdiklerinde güneş bulutlar arasından iyice görünür olmuştu. Sen bu güneşe bakma dedi deniz çocuğu. Uzun sürmez. Bunca yıl boşuna dolaşmadım ben körfezlerde. Sözümü dinle. Eni konu bir fırtınaya hazır ol. Haklısındır çocuk diye onayladı onu Fransız Pete. Ama Dezler gene de dayanacaktır. ''Geçen defa kaçmıştır. Arkadan hava limonata gibi olmuştur. Bu kez kaçmayacaktır. Ne dersin, çok iyidir.'' Usta Denizciler Desler öğleden sonraya demirinin ucunda sallanarak, bocalayarak geçirdi. Akşamın çökmesiyle de rüzgar yavaşça ve gizlice çekip gitti. Bu olay ve Fransız Pitt'in daha önce verip uyguladığı karar, öteki isteridye teknelerinin de gecenin karanlığında seyretmeye girişmelerini kolaylaştırdı. Ama ötekiler ne olur ne olmaz kaygısıyla çifte demir atarak, Gedek demirlerini hazırladılar. Francis Pete iki çocuğun sandala geçmelerini buyurdu ve bataklığa saplanmayı da göze alarak demirlerden ikincisini ilkinin hizasında bir yerde suya fırlattılar. Francis Pete bolca zincir ve ip boşalttı. Böylece Dazler 30-35 metre kadar daha geriledi. Joe alt güverteden baktığında denizin sonunu göremedi. diye yatakları körfezin açık tarafındaydı. Korumasızdılar ve suları en azından 12 mil kadar sürükleyen rüzgar öyle büyük dalgalar yaratıyordu ki sallanan gemilerin direkleri yattı yatacak bir görünüm alıyordu. Güneş batmadan az önce küçük bir yelken birden sıçradı. Rüzgarı içine aldı. Büyüdü, büyüdü. Sonunda rengeyirin dev yelkenini oluşturdu. Akılsız aptal diye bağırdı Fransız Pete. Kamaradan çıkıp rengeyine bakmak üzere güverteye dikildi. Bir gün gelecektir, söylüyorumdur. Ben söylüyorumdur. Bu akılsız aptal parçalanacaktır söylüyorumdur parç diye parçalanacaktır parç ve artık nelson olmayacaktır rengeyi olmayacaktır hiçbir şey olmayacaktır Joe soran gözlerle deniz çocuğuna baktı doğru söylüyor diye cevap verdi nelson böyle birden açmamalı yelkeni arkasından atlı kovalıyormuş gibi birden çişiyor çok hızlı gidiyor çok akılsızca davranıyor oysa böyle acele etmesine hiç gerek yok ben seyrettim onunla hep böyle yapar Rengeyi koca bir dalga ile havalanmış, dev bir kuş gibi uçuyordu üzerlerine doğru. ''Boşver, heyecanlanma.'' dedi deniz çocuğu. ''Bize çarpmadan ne kadar yaklaşacak onu anlamak istiyor yalnızca.'' Joe başını salladı. Gözlerini şaşkın şaşkın açmış bu korkunç görünümü izliyordu. Rengiyi havalara uçup tekrar sulara kondu. Burnu ta dibini gösterecek kadar kalkmıştı havaya. Konarken de güvertesi bembeyaz köpüklere gömüldü. Baş döndüren bir hızla geçti yanlarından. Dezler'ın yan demirlerinden 25-30 santim kadar uzaktaydı. Az daha sıyırıyordu tekneyi. Dümende duran Nelson yanlarından geçerken el salladı. Bu tehlikeli şakadan hayli öfkelenmiş olan Fransız Pete'e neşeli neşeli güldü. Öne geçtikten sonra bu güzel yelkenli kendini iyice rüzgara kaptırdı ve kahverengi dibi gözükene kadar yan yattı. Teknenin batacağını sandılar. Oysa o yattığı kadar büyük bir çabuklukla doğruldu ve hızla ilerlemeye devam etti. Birden aceleyle yelkenin indiğini ve Aynı anda kuca bir demirin suya atıldığını gördüler. Sallanan yelken tekneyi bir o yana bir bu yana bir o yana bir bu yana devirirken ikinci bir demirin suya indiğini gördüler. Bu ikinci demir ilkinden bir hayli uzağa düştü. Sonra öteki yelkenler de indirildi. Sarıldı, bağlandı. Vay vay vay böyle bir adam görülmemiştir. Fransızın gözleri bu usta denizcinin büyük gösterisi karşısında hayranlıkla parlıyordu. Deniz çocuğunun gözleri de aynı duygularla dolu dolu olmuştu. Yat gibidir mübarek diyordu kameraya dönerken. Yat gibidir. Yattan farkı ondan daha iyi olduğudur. Gece çöktü. Rüzgar gene dirilmeye başladı. Ve saat 11'e doğru deniz çocuğunun ulumak diye tanımladığı hıza ve insafsızlığa yükseldi. Dezler’da uyku diye bir şey yoktu pek. Deniz çocuğunun gözleri kapalıydı. Francis Pete dakikada bir kalkıp yatıyordu. İki kez güverteye çıktı ve zinciri halata uzattı. Joe battaniyeler üzerine uzanmış dinliyordu. Korkmuyordu ama böyle bir kargaşanın ortasında homurtular, ulumalar arasında uyuma sanatının inceliklerine varmamıştı. Değil inceliklerine varmak yanından bile geçmemişti ona bakarsanız. Hem Dezler'in yaptığı cambazlıkları yapıp da hayatta kalabilen bir gemi düşlememişti hiç. Sık sık iyice yan yatıyor, fırtınaya, azgın dalgalara teslim olmaya karar veriyor sonra gene ne yapıp edip doğruluyordu Dezler. Arada bir havalara yükseliyor, sonra gök gürültüsünü andıran sesler çıkararak suların üzerine çarpıyordu. Kimi vakit bütün bu mücadeleye dayanamayacakmış gibi kendini dalgadan dalgaya vuruyor, halatları, yelkenleri, güverteleriyle zangır zangır titreyerek sövüp sayıyordu. Deniz çocuğu bir kez uyandı, Jo'ya gülümsedi. ''Buna can çekişme derler.'' dedi. ''Ama güneş doğsun göreceksin, rüzgar altından tırmanacağız, bazı gemiler sahile vurmazsa bana da deniz çocuğu demesinler.'' Bu sözleri söyledi. Hiç cevap beklemeden yan döndü ve uykusuna kaldığı yerden devam etti. Joe onun gibi olmak isterdi. Gecenin üçünde Francis Pete'in ayakta durabilmek için tutuna tutuna dışarı çıktığını ve öteberi arasında sinirli sinirli bir şeyler aradığını gördü. Vahşice sallanan fenerin solgun ışığı altında iki kalın tel buldu. Telleri eğip bükmesinden demir halatlarını uzatmaya hazırlandığını anladı Joe. Francis Pete... Dört buçukta ateşi yaktı ve saat beşte çocukları kahveye çağırdı. Bu da bitince alt güverteye çıkıp korkunç görünümü izlemeye koyuldu. Tan yeri ağrıyordu. Kudurmuş suların üzerinde boz bulutlar sallanıyordu. Kuşkonmaz adasının sahillerini zar zor seçebiliyorlardı ama kıyılarına çarpan eri dalgaların sesini çok iyi duyuyorlardı. Ortalık yeterince ağardığında bütün gece yarım mil kadar sürüklendiklerini gördüler. Öteki gemiler de sürüklenmişti. Rengeyi çok yakınlardaydı. Kapris, 150 metre kadar ötelelerindeydi ve rüzgar altında açıktaki gemilerle kıyı arasında itilip kakılan beş istiridye avcısı can çekişiyordu. İki gemi eksik, dedi deniz çocuğu. Dürbünü gözlerine dayamış sahile bakıyordu. İşte bir tane daha, diye haykırdı daha sonra. İşte kılıbık, parçalandı parçalanacak. İçindekiler karaya çıkmıştır umarım. Fransız Pete dürbünü aldı. Sonra Joe baktı. İri dalgaların üzerinde bir kağıt kayık gibi savrulan tekneyi seçti ve sahilde. Geminin mürettebatını oluşturan adamları aradı. Hayalet nerededir diye sordu Fransız Pete. Deniz çocuğu çaresiz bakışlarla taradı sahili. Dürbünü denize çevirdiğinde pırıldayan gün ışığı boyunca ilerlediğini gördü teknenin. Bahse girerim 30 metre bile sürüklenmemiştir bütün gece dedi. Sıkı bir yere demir atmış olmalı. Ne sıkısı çamur dedi Fransız Pete. Birazcık çamur vardır da orada. Çamuru geçtidir. Çekilip gittidir. Ben böyle söylüyorumdur. Demirleri çok hafiftir, çamurluktur. Onlara söylemişimdir. Daha ağır demir alındır demişimdir. Güldüler. Bir gün pişman olacaklardır. Bu doğrudur. Rüzgar altında bulunan gemilerden birinin yelkeni birden kabardı. Ve ölümün pençesinde görülmedik bir mücadeleye başladı. Bu korkunç savaşı izlediler. Denize doğru çok az bir ilerleme yapabilmişti gemi. Francis Pete birden telaşlandı. Heyecanlı izlemeyi durduran buyruğu verdi. Haydi diye bağırdı. Yelkeni açın, buradan çıkacağızdır. Bu işleri yaparken büyük bir gürültüyle başlarını çevirdiler. Ve hayaletin kurşun gibi bir ceset misçesine üzerlerine uçmakta olduğunu gördüler. Fransız Pete bir kedi gibi emekleyerek ilerledi. Bıçağını çıkardı. Gedek demiri bağlayan halatı keskin bir darbeyle kopardı. Bu olay Dessler'ın tüm ağırlığını demir zincirine bindirdi. Bunun sonucu olarak Dezler sola yattı. Tam zamanında, tam gerektiği anda becerdi bu işi. Çünkü yarım saniye sonra... Hayalet bir kurşun hızıyla geçecekti denizden açılan daracık yoldan. Nasıl olur? Dört demiri de dışarıda diye bağırıyordu Joe. "Onların ikisi tarak," dedi deniz çocuğu sırıta sırtı. "İşte ocak da gidiyor." Deniz çocuğu böyle konuşurken iki genç güvertede belirdi. Bir ipe bağladıkları koca döküm fırını zar zor taşıyarak denize attılar. "Vay canına!" diye bağırdı deniz çocuğu. "Şu Nelson'a bak, yelkeni kıstı. Rüzgar altına sığınacak." Rengeyi Köpükler saça saça onlara doğru geliyor, dev bir deniz hayvanıymışçasına rüzgarı göğüslüyordu. Kızıl Nelson yanlarından geçerken el salladı onlara. 15 dakika sonra kalan son zincirlerini de keserlerken yanlarından geçti. Francis Pete hayran bakışlarla izledi onu. Ama bir yandan da kıskançlıkla köpürüyor. Bir gün gelecektir, gününü görecektir, balığa yem olacaktır diyordu. Az sonra dezların yelkenleri iyice açılmıştı. Bu amansız savaşın içinde o da ölüm alım savaşını yaşıyordu. Her şey yavaş yavaş güç ve tehlikeli bir gelişme içindeydi. Joe böylesine küçük bir geminin böylesine büyük bir felakette nasıl dayandığına şaşıyordu düşünmeye fırsat bulduğunda. Yavaş yavaş kıyıdan uzaklaştı Dezler ve körfezin derin sularına kavuştu. Artık birkaç mil ötedeki Alameda molün kayalardan oluşan koca duvarına sırtını vermek üzere ilerlemeye başladı. Bu noktaya geldiklerinde Renge'nin sessiz sakin demirlemiş olduğunu gördüler ve burada o andan sonraki birkaç saat içinde korsanlar filosunun kılıbıklı yalnız bırakmamak için sahile vurmuş olan hayaletin dışındaki tüm gemilerinin birer birer gelişini izlediler. Öğleden sonra şaşırtıcı ani bir kararla kesildi fırtına. Tatlı bir yaz gününün ikinci yansı yahmandı o amansız savaşın ardına. ''Bu işte bir iş var'' dedi deniz çocuğu. ''Akşamleyin'' Fransız Pete sandalı atlamış, Nelson'ı ziyarete gitmişti. ''Ne işi?'' diye sordu Joe. ''Fırtına yani'' dedi deniz çocuğu. ''Böyle çabuk çekip gitmesi garip. İyice kurdunu dökmedi bu fırtına ve iyice kurtlarını dökmeden de sönmez benim bildiğim kadarıyla. Her an gene patlayabilir canavar. ''Buradan nereye gideceğiz?'' diye sordu Joe. ''İsteride yataklarına mı?'' Deniz çocuğu başını iki yana salladı. Fransız Pete'in ne yapacağı belli olmaz.'' Demir meselesinde çuvalladı, istiridye meselesinde çuvalladı. Öyle öfkeli ki şimdi aklına eseni yapabilir. Nelson'la birlikte City'ye doğru yola çıkarsa hiç şaşmam. Sana söylediğim o büyük parça var orada bir yerlerde anladığım kadarıyla. Ben bu işte yokum dedi Joe kararlıydı. Elbette diye cevap verdi deniz çocuğu. Hem Nelson iki adamı ve Fransız da varken sana ihtiyaçları olmayacak nasılsa. Deniz çocuğunun gizli çıkını. Konuşma iki çocuğun düşünde ayrı ayrı ve sessiz sözsüz hale geldikten sonra iki ahbap belki bir saat kadar uzandı kameranın tepesinde. Sonra hiçbir şey söylemeden deniz çocuğu aşağı indi. Bir ışık yaktı. Joe onun orayı burayı karıştırdığını az sonra da tatlı sakından bir sesle kendisini çağırdığını duydu. Kameraya indiğinde deniz çocuğunun yatağının kıyısına ilişmiş özel öteberesini koyduğu küçük bir kutuyu dizlerine oturtmuş karıştırdığını gördü. Elinde bir dergiden kesildiği belli, özenle katlanmış bir kağıt vardı. Kağıdı yavaşça açtı. Elleriyle düzledi ve ötekinin göreceği biçimde çevirdi. ''Buna benziyor mu?'' diye sordu. İki kız ile bir çocuğu gösteren yarım sayfalık bir resimdi bu. Ressam fırçasından çıkmıştı. Çok eski bir oda düzeni içinde toplanmış, bir şeyler konuşuyor gibiydiler. Yüzü resme bakana dönük olan kız, sırtı dönük iki erkeğe bir şeyler anlatıyordu. ''Kim?'' diye sordu Joe. Gözünü resimden deniz çocuğunun yüzüne çevirdi bunu sorarken. Kardeşin, kardeşin besi. Sözler sakıngan sakıngan çıktı çocuğun ağzından ve ağza alınmayacak kadar kutsal bir şeyden söz ediyormuş gibi utangaç bir tavır içindeydi. Joe ne diyeceğini bilemedi bir an için. Resimdeki kız ile kardeşi arasında hiçbir benzerlik yoktu. Hem kızlar üzerinde konuşulmaya değmez aptal yaratıklardı. Çocuğun kadife kadife kızaran yanaklarına baktı. Yüzü kızardı diye düşündü. Kahkahalarla gülme isteği duyuyor. Kendini zor tutuyordu. Hayır hayır vazgeçtim diye haykırdı deniz çocuğu. Joe'nun elinden kağıdı kaptı. Titreyen parmaklarıyla kutusuna yerleştirdi gene. Sonra beklenmedik bir yumuşaklıkla anlayacağını sanmıştım dedi. Yani düşündüm ki beni anlayabilirsin ve dudakları titremeye başladı. Gözleri dolu dolu oldu. Hemen başını çevirdi. Joe yatağın üzerine onun yanı başına ilişti. Kolunu omzuna doladı. İçinden bir şey onu dürtmüş, böyle davranması gerektiğini söylemişti. Bu işi daha önce de hep yaparmış gibi usta hissediyordu kendini. Bir hafta önce böylesine bir durumda olacağını aklından bile geçiremezdi. Kolunu bir çocuğun boynuna dolayacak, babacanca, Tanrım ama şu anda bundan doğal bir şey yokmuş gibi geliyordu. Anlayamamıştı, anlayamamıştı ama biliyordu. Dostunun içinde bulunduğu durumun ona göre çok önemli olduğunu biliyordu. Haydi haydi anlat, dedi omzunu kendine doğru çekerek. Anlat ki anlayayım. ''Yoo anlamazsın sen.'' ''Evet evet anlarım. Haydi.'' Deniz çocuğu sessiz hıçkırıklarını yuttu. Başını iki yana salladı. ''Zaten anlatamam ki. Daha çok içimde hissediyorum da dile getirmesini bilmiyorum pek.'' John'un eli gene babacanca inip kalktı dostunun omzuna. Deniz çocuğu da yüreklendi. Sürdürdü konuşmasını. ''Yani şöyle. Yani karadaki yaşama ilişkin bilgim yok pek. İnsanlara ona buna ilişkin bir şey bilmiyorum. Kardeşler, ağabeyler, ''Oyun arkadaşları görmedim hiç. Ne bileyim. Hiç böyle şeyler bilmedim. Tanımadım. Ama hep özledim nasılsa. İnsan bilmediği şeyi nasıl özler diyeceksin. Ama şurada, yüreğimde ya da içimde bir yerlerde duydum hep o özlemi. Bunu söylerken elini yüreğine koydu. ''Sen hiç açlık duydun mu? Hani ölecekmiş gibi bir açlık. İşte ben hep duydum böyle büyük bir açlık. Yalnız değişik bir açlık bu. Ve ben ne olduğunu bilmiyordum.'' Ama bir gün çok çok eskiden bir gün bir dergi geçti elime ve bir resim gördüm. O resmi yani iki kız bir oğlan konuşuyor. Düşündüm iyi bir şey olsa gerek onlara benzemek, insanlarla konuşmak ve başladım onların konuştuklarını, yaptıklarını düşlemeye. İşte o vakit anladım ki bendeki o açlık bir çeşit yalnızlık duygusu. Benim derdim yalnızlık. Ama her şeyden çok resimden doğru insanın gözünün içine bakan o kızı merak ediyordum. ''Hep onu düşündüm. Böyle düşüne düşleye resimdeki kız gerçekmiş gibi görünmeye başladı. Anlıyor musun? Mahsustan gerçek bir insanmış gibi düşünüyordum onu. Bunun bir oyun olduğunu biliyordum aslında. Bir bakıma da bilmiyordum. Ne bileyim işte erkekleri, onların yaşantısını, işlerini, hayatı nasıl kazandıklarını düşündüğümde kendimi kandırıyordum da kızı düşündüğümde bunun bir düş olduğuna, gerçekte böyle bir kız bulunmadığına inanmak istemiyordum. Ne bileyim anlatamam ki.'' Joe denizde ve karada yaşamayı düşlediği serüvenleri eski günlerini düşündü başını salladı hiç deyse bu kadarını anlıyordu benimkisi aptallık elbet ama insanın böyle bir kızı olması onunla arkadaşlık ya da yoldaşlık yapması dünyanın en güzel şeyiymiş gibi geldi bana dediğim gibi çok eskiden böyle düşünüyordum çocuktum o vakit zaten Kızıl Nelson'da o vakit bana bu adı takmıştı ve o günden beri adım deniz çocuğu kaldı ya neyse Resimdeki kız hiç yanımdan ayrılmıyordu. Yanından ayıramıyordum yani. Denize baksam orada, demire baksam orada. Ben de gidip gidip resme bakıyordum. Çok geçmeden neden bilmem, aklımı mı oynattım nedir? Utanmaya başladım ona bakmaya. Resme yani. Sonraları biraz büyüyünce başka gözle bakmaya başladım ona. Kendi kendime dedim ki, bak oğlum, deniz çocuğu, tut ki bir gün böyle bir kızla karşılaştın olur ya. O seni beğenecek mi bakalım? Seninle dost olmak isteyecek mi? O günden sonra kararımı verdim. İyi şeyler yapmaya, iyi bir insan olmaya çalışacaktım. Öyle bir şey yapmalıydım ki o kız ya da onun gibi bir insan benimle dost olmaktan utanç duymasın. İşte bu yüzden okumayı öğrendim. Gene bu yüzden kaçtım. Nicky ki Perrata diye bir Rum vardı. Bana harfleri öğretti. Okumayı öğreninceye dek körfez korsancılığında pek bir kötülük, pek bir yanlış görmedim. Kendimi bildim bileli alışmıştım bu işe. İçinde büyümüştüm yani. Ve hemen hemen tanıdığım bütün insanlar bu yolla kazanıyordu yaşamını. Ama işin aslını öğrendiğimde kaçtım. Evet, kaçtığımda bir daha hiç bu işe dönmeyeceğimi sanıyordum. Neyse, başka zaman korsanlığa nasıl döndüğüm faslını anlatırım sana. Joe, deniz çocuğuna derin derin bakarak sözlerinin devamını bekledi. Elbet, küçükken gerçek bir kızmış gibi geliyordu bana resim. Şimdi bile öyle gördüğüm oluyor o kağıt parçasını. Öyle çok düşündüm ki çünkü yaşamımın bir parçası oldu anlıyor musun? Ama şimdi sana anlattıkça biraz daha değişik görüyorum meseleyi. Bak şöyle. O resim yalnızca bir simge. Daha iyi. Bundan daha iyi bir yaşantının simgesi. Benim yaşamak istediğim hayatın resmi o. Ve eğer ben öyle bir hayat yaşayacaksam, yaşamak istediğime göre yani onun gibilerle, onun gibi kızlarla. Yani senin türünden insanlarla karşılaşacağım, onları tanıyacağım demektir. Tanımam gerekir yani. İşte bu yüzden seni ve kardeşini merak ettim. Belki bu yüzden yani ne bileyim düşünüyorum işte. Ama sen onun gibi bir yığını kız tanıyorsundur değil mi? Joe evet anlamında başını salladı. Anlatsana birazcık dedi deniz çocuğu. Joe'nun yüzüde ne söyleyeceğini bilmezlikten gelen bir çaresizlik sezince de azıcık anlat diye atıldı. Aklına ne gelirse yani. Kolay canım dedi Joe bilgiç bir tavır takınarak. Belli bir noktaya dek anlıyordu çocuğun duyduğu açlığı. Bu yüzden de ona az da olsa bir doygunluk vermenin güç olmayacağını düşündü. Bir kere her şeyden önce şeye benzerler şeye canım kıza benzerler yani. Başarısızlığa düşmenin yarattığı büyük bir telaşla çabucak tamamladı tümcesini. Deniz çocuğu sabırla ve dikkatli gözlerle bakıyordu ona. Bir an önce toparlanmalıydı Joe. Bütün gücünü topladı. Düşüncelerini zorladı. Birlikte okula gittiği kızlar aklına geldi. Birer birer geçtiler gözü önünden. Arkadaşlarının kız kardeşlerini düşündü. Kendi kardeşinin arkadaşlarını düşündü. Zayıf kızlar, tombul kızlar, uzun boylular, kısa boylular, mavi gözlüler, kahverengi gözlüler, kıvırcık saçlılar, siyah saçlılar, altın saçlılar. Kısacası her çeşit kız sıra sıra canlandı gözünde. Canlandı da onlara ilişkin tek bir söz gelmiyordu aklına. Nasıl çıkacaktı bu işin içinden? Hem kendisi hiçbir vakit kızlarla arkadaşlık eden, kız ağzına bakan kılıbıklardan olmamıştı ki nereden bilsin ne biçim yaratıklar olduklarını. Bütün kızlar birbirine benzer diyebildi sonunda. Hepsi de senin bildiğin gibi deniz çocuğu. Evet tam senin bildiklerin gibi. Ama ben hiç kız tanımıyorum ki. Hiç kız görmedim ki. Hiç. Yoo bir tane gördüm. Carlot Gispardi. Ama o da İngilizce konuşmuyordu. Ben de İspanyolca konuşamıyordum. Sonra öldü. Neyse boş ver. Ben hiç kız tanımadım ama senin kadar biliyorum onları sayılır. Neyse. ''Ben de dünya serüvenleri hakkında senden çok şey biliyorum, değil mi?'' dedi Joe. Gülüştüler. Ama az sonra derin düşüncelere daldı Joe. Hayatın ona verdiği iyi şeylerin değerini bilmediği kafasına dank etti birden. Yuvasının, babasının, annesinin önemine değerini anlamıştı denize açıldığından beri. Ve şimdi kardeşinin, arkadaşlarının, öteki tanışlarının değerini, yaşamdaki yerini kavramaya başlıyordu. Belki de hiç böyle düşünmemişti daha önce. Hiç değer bilmemişti belki de. Ama neyse... Bundan sonra başka türlü düşünecekti. Fransız Pete'in onları çağıran sesi konuşmayı kesti ve ikisi birden güverteye koştu. Deniz çocuğunun öyküsü. ''Yelken açılacaktır, demir alanacaktır.'' diye bağırıyordu Fransız. ''Renge yine takılacağızdır.'' ''Dazzler yoktur.'' ''Gel, şunları çöz, çabuk ol.'' dedi deniz çocuğu. ''Şimdi şu ipi tut, fırlat.'' Böyle ardarda arda buyruklar sıraladı. Joe da çabuk çabuk yerine getirdi onları. Yelkenin birden açılması ve tekneyi çekmesiyle Dezler sabırsız bir kısrak gibi zorladı zincirini. Sonunda çamurlu demir denizin dibinden ayrıldı ve tekneyi rahatlattı. Yelkeni bırak, sonra koş gel zincire yardım et. Resimli dergilerdeki kızları karşısına alıp nice düşler yaşayan deniz çocuğu birden yok olmuş, güçlü, iş bilir, yetkin denizli çocuk güvertede koşturmaya başlamıştı. İşini sürdürürken yardımına gelen çoğunun elini... Hanidir yanındaymış gibi doğal ve tam zamanında yanına gelmiş gibi acele tutuşturdu elindeki ipi. O sırada rengiyi canavar bir baykuş gibi geçti geminin rüzgar altından. Ah şu çocuklar bir saatte bir iş yapamazlardır diye söylendi Fransız Pete. Sonra kızıl Nelson'ın homurtuyu andıran kaba sesi duyuldu. Sen kendine bak Fransızcık. O çocuğa denizciliği ben öğrettim. Bugüne dek hiç utandırmadı beni. Rengiyi daha hızlı bir tekneydi ama Yelkenlerini iyice gerdiğinden çocuklar onu gözden kaybetmemeyi başarabiliyorlardı. Rüzgar batıdan esiyor az sonra hızlanacağını haber veriyordu. Yıldızlar yerinde durmaz bulut kümeleri ardında tüm isteklerine karşın görünmez oluyordu. Bu da yukarılarda büyük hazırlıkların yapıldığına işaretti. Gökyüzünü inceleyen deniz çocuğu sabaha varmadan gümbürdeyecek dedi. Dediğim çıkacak. Birkaç saat sonra iki tekne de San Mateo kıyısı açıklarında durdu ve demir attı. Zincirleri kısa tuttular. Küçük bir iskele denize doğru uzanıyordu. Ancak ucunu görüyorlardı ama. Bununla birlikte az ötelerinde küçük bir yatın iskeleye bağlı olduğunu iyice seçebiliyorlardı. Geleneklerine ve mesleklerinin gereğine uygun olarak hemen demir alıp kaçmaya hazır hale getirdiler tekneleri. Demirler hemen çekilirler. Yelkenler bir anda açılabilirdi. Rengeyinden iki sandal sessiz sessiz açılmaya başladı. Kızıl Nelson iki adamından birini Fransız Pete'e verdi. Böylece her iki sandalda da iki kişi bulunuyordu. Adamların pek akıllı bir görünümü yoktu. Hiç değilse Joe böyle düşündü. Çünkü suratlarından düşen bin parçaydı. Öyle vahşi bir görünümleri vardı ki Joe'nun tüyleri diken diken oldu. Dezler'ın kaptanı palaskasını taktı. Sandala da bir tüfekle palanga indirdi. Sonra sağa sola şarap serperek seferin başarılı olması için dua ettiler. Kızıl Nelson da silahlıydı. Adamları kalçalarına denizli bıçaklarını geçirmişti. Çok yavaş ve dikkatli hareket ediyorlardı kayıklara binerken. Gürültü yapmamaya özen gösteriyorlardı. Francis Pete çocuklara sessiz sakin durmalarını bir kez daha anımsatmak için ötekilerin beklemesine aldırmadan uzun uzun nutuk çekti. Sandalı almasalardı pekala kaçardın Joe diye fısıldadı deniz çocuğu. Sandallar açılmış burnu dönmüşlerdi. Dazzler'a ne olmuş ki dedi Joe. Bu cevabı hiç beklemiyordu deniz çocuğu. Harekete hazır ya gemi. ''Yerdeki şarap kurumadan koparırız ipi.'' Deniz çocuğu çekiniyordu. Yoldaşlık duygusu güçlüydü yüreğinde ve yol arkadaşını durup dururken yarı yolda bırakırsa sonradan pişman olacaktı. ''Onları böyle karada bırakıp kaçmak doğru olmaz ama.'' dedi. Sonra hemen ''Elbet biliyorum.'' diye ekledi. İler tutar yanı yok hiçbirinin. Ama hani ilk gece sen sahilde koşa koşa sandala geliyordun. Tepedekiler kurşunu yağdırıyordu. Biz seni bırakıp kaçtık mı kurşunlardan değil mi? Seni yarı yolda bırakıp canımızı kurtarmaya bakmadık değil mi? Joe bu görüşü zorunlu olarak kabul ettiğini belirten bir hareketle başını eğdi. Sonra hemen bir şey geldi aklına. Ama onlar korsan diye atıldı. Hırsız onlar, cani. Yasalara karşı geliyorlar. Biz ikimiz kanun kaçağı olmak istemiyoruz ki. Hem karada kalmazlar ki. Renge iyi var. Ona binip kaçmalarını engelleyen hiçbir neden de yok. Üstelik karanlıkta bizi yakalayamazlardı. Eh haydi öyleyse diye razı oldu deniz çocuğu. Razı oldu ama pek hoşlanmamıştı bu davranıştan. Belliydi. Gemisini bırakmak istemeyen bir kaptan gibiydi. Sessizce, emekleyerek ilerlediler. Yelkeni açmaya davrandılar. Zinciri gerekirse sürükleyebilirlerdi. Bir de ona vakit harcamaya kalkmayacaklardı. Ama daha yelkeni kaldırmak şöyle dursun, seren halatını bir çekişte karanlıktan şşş diye bir ses duydular. ''Bırak o elindekini'' diye fısıldadı iyice duyulur bir ses. Sesin geldiği yöne baktığında öteki geminin demir korkuluğu ardında kendilerini gözetleyen bir yüz seçtiler. Vay canına. Renge'nin tayfası dedi deniz çocuğu. Ama boşver devam. Direklerden biri çatırdar çatırdamaz gene durduruldular. O halatları bırakın yoksa gününüzü gösteririm. Hem de sözümü tutarım ha ona göre. Bu gözdağı gerçek bir tetik sesiyle süslenince deniz çocuğu işi bıraktı ve köz köz alt güverteye indiler. Boşver. ''Nasılsa daha fırsat çıkar.'' diye fısıldadı Joe'ya. ''Bizim Fransız da az açık göz değilmiş hani. Senin kaçacağını düşünmüş. Nöbetçi dikmiş başımızı. Korsanların işlerinin nasıl gittiğini anlatacak tek belirti yoktu sahilde. Ne köpek ağlıyor ne de bir ışık pırıltısı görülüyordu. Bununla birlikte havada patladı patlayacak bir gerilim vardı. Gece ağır bir yükün altındaymış gibiydi. Bir yığın korkunç olayı büyük güçlükle ama sonradan çıkarmak istiyormuşçasına örtüyordu sanki karanlık. ''Bana kaçışını anlatacaktın'' dedi sonunda Joe ve neden geri döndüğünü. Deniz çocuğu hemen anlatmaya başladı. Fısıltıyla ve Joe'nun kulağına kulağına konuşuyordu. ''Yani kaçmaya karar verdiğimde elimden tutacak, bana yardım edecek kimse yoktu. Yapılacak tek şeyin karaya çıkmak olduğunu biliyordum. Kıyıya çıkarsam bir iş bulur, sonra da okula giderdim. Sonra düşündüm, kente gitmektense köye gitmek daha iyi olur sandım. Orada daha kolay olur yani, ne bileyim neyse.'' Kızıl Nelson'u uyuttum. O vakitler rengeyindeydim. Bir gece Alameda İstiridye yataklarındaydık. Kıyıya çıktım ve tavşan gibi koşarak körfezden uzaklaştım. Nelson yakalayamadı beni. Ama oralarda hep Portekizliler vardı. Bu Portekizli çiftçilerden hiç kimse iş vermedi bana. Üstelik iş bulunacak zaman da değildi. Kıştı. İşte bak karaya ilişkin hiçbir şey bilmediğimin bir kanıtı. Neyse birkaç dolar biriktirmiştim. Yoluma devam ettim. Gittikçe gittim. İş aradım. Dükkanlardan ekmek peynir aldım. Öyle soğuktu ki. Geceleri battaniyesiz falan uyumak çok kötüydü. Sabahları iple çekerdim hep. Ama en kötüsü herkesin dönüp dönüp bana bakmasıydı. Benden kuşkulanıyorlar ve kuşkularını hiç gizlemiyorlardı. Kimi köpeklerini saldı üstüme. Çekip gitmemi söyledi. Kovdular beni düpedüz. Karada bana yer yoktu sanki. Sonra param bitti. Tam açlıktan canım çıkıyordu ki tutuklandım. Aa, tutuklandın mı? Neden? Hiç, yaşamaktan herhalde. Bir gece uyumak için saman yığınının arasına tırmandım. Orası sıcak oluyor biraz. Neyse. Bir köy bekçisi geldi, tutukladı beni. Neden? Serserilik suçundan. İlkin hapishane kaçkını sandılar beni. Dört bir yana eşgalimi verdiler. Benim kimsem yok dedim. Kimse beni tanımaz dedim. İnanmadılar, inanmadılar. Sonunda baktılar kimse ne tanıyor, ne sahip çıkıyor. San Francisco'daki ıslahhaneye gönderdiler beni. Sözlerinin burasında durdu. Sahile baktı deniz çocuğu. Adamları yutmuş olan karanlık ve sessizlik yerli yerinde duruyordu. Yükselen rüzgardan başka tek soluk yoktu. O ıslahhanede öleceğim sandım. Hapishane gibi bir şey. Mahpuslar gibi başımızı bekliyor, kilit altında tutuyorlardı bizi. O vakit bile öteki çocuklardan hoşlansaydım dayanabilirdim belki. Ama çoğu sokak çocuğuydu. Kötü çocuklardı. Yalancı, sinsi, yüreksiz çocuklardı hepsi. Erkeklik denen şeyin zerresi yoktu hiçbirinde. Halktan... Hukuktan anlamıyorlardı. Onursuzdular yani. Hoşuma giden tek bir şey vardı. O da kitaplar. Ah bilsen öyle çok okudum ki. Şaşarsın ha. Ama salt bu yetmiyor ki insana. Özgürlük istiyordum. Gün ışığı istiyordum. Tuzlu suyu özlüyordum. Böyle kötü çocuklarla bir arada hapse tıkılmayı hak edecek ne yapmıştım hem. Yanlış işlerden kaçmış, daha iyi bir insan olmak istemiştim ve bunun karşılığında hapse atılmıştım. Doğruyu yanlışı seçecek yaştaydım yani. O vakitler bile. Bazen güneş ışıklarının suyun üzerinde raks ettiğini, yelkenler üzerinde pırıl pırıl beyaz beyaz güldüğünü ve rengeyinin o pırıltılar içine gönlünce daldığını görürdüm. Hasta ederdi bu beni. Çıldıracak gibi olurdum. Bir de çocuklar takılırdı bana. Kaba davranırlardı. Alıştıkları şakaları ve oyunlarıyla öfkelendirirlerdi beni. Ben de sıradan geçirirdim onları. Pataklardım. Sonra oranın sorumlusu gardiyan mıdır, bekçi midir, geliri götürürdü beni. Hücreye kilitler, cezalandırırdı. Eh... ''Dayanamadım elbet. Fırsat kolladım. Kaçmaya karar vermiştim. Karada hayat yoktu bana anlaşılan. İşte.'' derken Fransız Peter asladım ve körfeze döndüm. ''Benim öyküm bu kadar. Gerçi biraz daha büyüyeyim. Yine deneyeceğim karada yaşamayı. Doğru karar verecek kadar büyüyeyim. Sen benimle birlikte karaya çıkacaksın.'' dedi Joe. Sesi güvenliydi. Büyüktü. Elini de deniz çocuğunun omzuna koymuştu bunu söylerken. ''İşte böyle. Sen. Benk.'' Kıyıdan bir silah sesi duyuldu. Bang, bang, bir daha, bir daha. Birçok silah birden konuşmaya başladı. Bir adamın ölüm çığlığı havalara yükseldi ve kayboldu gitti. Biri imdat diye bağırmaya başladı. Çocukların ikisi birden ayağa kalktı. Yelkeni açıp gemiyi harekete hazırlamaya koyuldular. Renge'nin bekçisi de aynı şeyi yapıyordu. Yatta uykusundan uyanmış bir adam heyecanlı başına dışarı çıkardı ama iki yabancı gemiyi görür görmez içeri çekti. Bekleyiş bitmişti. Gerilim patlama noktasına gelmiş. Hareket başlamıştı. Joe'ya düşen görev. Demir zincirini yoklayarak gemiyi bir anda yola koyulacak hale getirdikten sonra beklemekten başka yapacak işleri kalmamıştı Joe ile deniz çocuğunun. Bessler harekete hazırdı. Sahile doğru bakarak gözlerini karanlıkta zorladılar. Silah sesleri durmuştu ama orada burada yanıp sönen ışıklar görülüyordu. Iskarmozların gıcırtısı geldi kulaklarına. Sonra kızıl Nelson'un can havliyle bağırdığını duydular. ''Demiral'ın Fransız Pete yağlamayı unutmuş.'' dedi deniz çocuğu. ıskarmozlardan söz ediyordu. Rengeyindeki çocuk ''Amma da salına salına geliyorlar.'' dedi. O da kendi gemisinde yapılması gereken son hazırlıkları yapmış, kamaranın tepesinde terini kuruluyordu. O tek başına yapmıştı bütün işleri. ''İşler yolunda herhalde.'' diye seslendi deniz çocuğu. ''Sen hazır mısın?'' ''Evet, burası tamam.'' ''Hey, baksanıza.'' diye bir ses duyuldu yatan bulunduğu yerden. Adam ağzını lomboza dayamış, başına çıkarmadan sesleniyordu. Kaçın ve kaçın. Sen kendine bak. Kapını bacanı kapa da otur diye cevap verdiler. Biz başımızın çaresine bakarız. Sen kendi kafanı kolla. Bu kutunun içinde olmasaydım gösterirdim size diye bağırdı adam. İyi ki içindesin diye seslendi rengeindeki çocuk ve bu söz üzerine adam sustu. Geliyorlar dedi birden deniz çocuğu Joe'ya. İki sandal karanlıktan fırlayıp geminin yanına vardı. Sandaldakiler arasında bir anlaşmazlık vardı anlaşılan. Fransız Pete'in sesinden belliydi. ''Hayır, hayırdır.'' diyordu. Dezlara koyulacaktır. Rengeyi çok hızlı gidiyordur. Kaçacaktır. Çabuk kaçacaktır. Ben onu bir daha görmeyeceğimdir. Dazler'a yükleyelimdir. Tamamdır. Ha? Tamamdır.'' ''Tamam tamam.'' dedi Kızıl Nelson. ''Sonra paylaşırız. Ama çabuk olun yahu. Haydi dışarı. Alın şunu.'' ''Benim kolum kırık.'' Adamlar gemiye tırmandılar. Halat güverteye fırlatıldı. John'un dışında herkes ipi çekti. Bağırış çağrıştan, kürek seslerinden kıyıdaki adamların korsanların peşine düştüğü anlaşılıyordu. ''Haydi.'' diye buyurdu Kızıl Nelson. ''Hep beraber, bırakmayın. Kaçırırsanız gemiyi parçalarsınız. Haydi.'' ''Haydi çekin.'' ''Hop.'' ''Bir daha.'' ''Sallanmayın.'' İşin yarıdan çoğu bitmişti ama malı gemiye çekme işi hepsinden çok yormuştu onları. Bununla birlikte... Hiç yalanmadan hırslı ellerle asıldılar iplere. Joe gözünün ucuyla baktı. Bu ağır nesnenin ne bulduğunu anlamaya çalıştı. Gördüğü kadarıyla küçük bir şirket kasasına benziyordu. Asılın herkes bir anda haydi hop diye başladı gene Kızıl Nelson. Durmayın az kaldı bir daha bravo. Hepsi de kanter içinde adellerini gere gere göğüslerine şişire söndüre o ağır ve hantal cismi küpeşteye çıkardı. Korkuluğun üzerinden geçirip yan güverteye indirdiler. Kamera kapıları ardına dek açılmıştı. Çevire çevire getirdiler. kameraya koyduğu ganimeti. Kızıl Nelson kasayı adım adım izleyerek taşınmasını gözetledi. Sol kolu zavallı bir biçimde sarkıyordu yanında ve parmaklarından düzenli aralıklarla kan damlıyordu. Kendisi kolunu ya da akan kanları umursamıyor görünüyordu. Dahası sahilden gelen insan fırtınasını, bağırış çağrışı ve de seslerden burunlarının dibine çok yakın oldukları anlaşılan silahlı adamları bile umursamıyordu. Rotan'ı Golden Gate'e çevir, dedi Fransız Pete. E. Bir yandan da gidiyordu. Yanında seyretmeye çalışacağım ama karanlıkta kaybedersem sabahleyin Farallones'te buluşuruz. Adamların peşinden sandalı atladı. Sağlam kolunu havada sallayarak coşkun bir sesle haykırdı. Ve sonra Meksika dostlarım Meksika ve yaz güneşi. Tam Dezler demirinden kurtulup yelkenini şişirmeye başladığında arkalarda karanlığın içinde bir başka yelkenin şiştiği görüldü. Dezler'ın arkasında bağlı bulunan sandalığa çarpacak kadar yakındı tekne ve ön güvertesi tıklım tıklım adam doluydu. Korsanları görünce hep bir ağızdan sövmeye başladılar. Joe koşup yelken halatlarını kesmeyi düşündü. Böylece Dezler seyredemeyecek, çabucak yakalanacaktı. Francis Pete e geçen gün söylediği gibi utanılacak hiçbir şey yapmamıştı. Yargıç karşısına çıkmaktan korkmuyordu hiç. Ama deniz çocuğu geldi aklına. Onu da karaya çıkarmak, onunla birlikte kaçmak istiyordu. Karaya çıkıp hapse girmesini istemiyordu arkadaşının. Bu yüzden o da Dezlar'ın kaçmasına yardım etmekten başka bir şey düşünmemeliydi şu anda. Peşlerindeki tekne hızla döndü. Dezlar'ın yolunu kesmek istiyordu belli ki. Ama bu işi yaparken iskeleye bağlı duran yata çarptı. Yattaki adam artık ecelinin geldiğini düşünmüş olmalı ki... Çığlık çığlığa güverteye çıktı ve sulara gömüldü. Dazzler'ı izleyenler adamı kurtarma sevdasına düşünce de Fransız Pitt ile çocuklar gecenin içinde kayboldular. Rengi'yi çoktan kaybolmuştu. Joe ile Deniz çocuğu tekneyi yola koymak için gerekli işleri tamamlayıp her şeyi yerli yerine yerleştirdiklerinde iyice açılmış bulunuyorlardı. Rüzgar giderek hızlanıyordu. Ve Dazzler kaymak gibi kayıyordu suların üzerinde. Daha bir saat geçmeden... Hunter burnunun ışıkları gerilerde kalmıştı bile. Deniz çocuğu kahve yapmak üzere aşağı indi ama Joe güvertede kaldı. Ve San Francisco'nun güney yakasının ışıklarının büyümesini izledi. Bundan sonraki duraklarının neresi olacağını tahmin etmeye çalıştı. Meksika. Hem de Meksika. Oysa yalnız buharlı gemiler ile büyük yelkenlerin okyanuslarda seyredebileceğini sanırdı. Keşke kesseydi yelken halatlarını. Gidip Fransız Pete'e hesap soracaktı. Evet, yüzlerce sorusu vardı ona soracak. Ama daha birinci sorusu ağzına gelmeden kaptanın gıcırtılı sesi durdurdu onu. Gidip kahve içmesini, sonra da yatmasını buyurdu Fransız. Az sonra deniz çocuğu da aynı şeyi yaptı ve Fransız körfezden uzaklaşıp denize açılma göreviyle baş başa kaldı. İki kez uçan bir başka gemi burnunun iri dalgalarını duydu ve bir kez rüzgar altında bir geminin ters yönde ilerlediğini gördü. Birbirlerine yakın geçtiler ama karanlık, Fransızdan yanaydı ve bir daha kötü bir tanışma olayı doğuracak bir karşılaşma olmadı. Tan ağardıktan az sonra iki çocuk çağrıldı ve uykulu uykulu güverteye çıktılar. Soğuk bir gün doğmuştu. Soğuk ve boz bir gün. Rüzgar hızını değiştirmemişti pek. John'un şaşkın gözleri Angel Adası'ndaki karantina istasyonunun beyaz çadırlarını gördü. San Francisco güney ufkunda dumanlı bir küme gibi görünüyor. Dünyanın batı kıyısında daha işini bitirmemiş olan gece yavaş yavaş çekiliyordu gözlerinin önünden. Francis Pete dürbünle kıyıları tarıyor, aynı zamanda yarım mil ötelerinde seyreden bir yatı inceliyordu. Dazler'ımı yakalayacaklarını sanıyorlardır. Buna ben gülerimdir, dedi ve rotayı Golden Gate'e çevirdi. Peşlerindeki yat da aynı şeyi yaptı. Joe durmuş izliyordu. Kendilerine koşut gidiyordu yat ve çok daha hızlıydı. ''Ama bakın, bu hızla hemen yetişir bize.'' diye bağırdı Joe. Francis Pete güldü. ''Sen öyle sanasındır. Ben gülerimdir. Onlar rüzgardan korkuyordun, biz rüzgarın elini öpüyoruzdur. Ben gülerimdir. Onlar daha hızlı seyrediyorlar.'' diye açıkladı deniz çocuğu. ''Ama biz rüzgara daha yakın gidiyoruz. Sonunda onları geçeriz. Sığ bölgeyi atlatsalar bile ki hiç sanmam. Bak, gördün mü?'' İleride büyük okyanus dalgaları göklere tırmanıyor sonra büyük bir gürültüyle dibe çarpıyordu. İri dalgaların ortasında dibini kumlardan sıyırmaya çalışan tekne yüksük gibi uçup uçup yere saplanıyordu. İleride kereste yüklü bir tekne sarhoş bir adam gibi iskeleye tosluyordu. Joe'nun gözleri iri iri açılmış bu görülmedik olayı doğayla insanoğlunun savaşımını izliyordu. Fransız Pete muşamba giysilerini istedi. Joe'ya da böyle bir takım giysi verildi. Sonra deniz çocuğuyla birlikte aşağı inip kasanın iplerini çözmelerini buyurdu Fransız. Bu işi yaparken kasanın kapağına yazılı şirket adını okuducu. Branson Tate, Vycanına, babası ile ortağının adlarıydı bunlar. Bu onların kasası, onların parasıydı. Kasayı saran tahtaların sonuncusunu sökmekte olan deniz çocuğu John'un şaşkın bakışlarını izledi. Onun da gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Okuduğu yazı karşısında. İşte bu çok acı diye fısıldadı. ''Baban değil mi?'' Joe başını salladı. Her şeyi anlıyordu şimdi. San Andreas'a gitmişler, babasının maden ocağını soymuşlardı. Bu kasanın içinde bin ya da daha fazla işçisinin parası bulunuyordu belki de. ''Hiçbir şey söyleme.'' diye uyardı deniz çocuğunu. Deniz çocuğu anlayışla başını salladı. ''Fransız Pete okumasını bilmez nasılsa.'' diye mırıldandı. ''Kızıl Nelson da herhalde senin soyadını bilmez ama gene de çok güç bir durum.'' İlk fırsatta kırıp açacaklar kasayı ve kırışacaklar. Ne yapabilirsin hiç düşünemiyorum. Hele dur bakalım. Babasının mülkünü korumak için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdi. En kötü olasılıkla elden giderdi kasa. O burada olmasaydı kesinlikle elden gidecekti. Oysa burada olduğuna göre savaşma şansı, kasayı kurtarma, geri götürme şansı, hiç değilse umudu vardı. Sorumluluklar bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi akıyordu üstüne. Daha birkaç gün önce Salt kendisini düşünüyordu. Sonra az çok deniz çocuğunun geleceğini, kurtuluşunu düşünmek zorunda kalmıştı. Daha sonra durumunun gerektirdiği görevleri, kardeşine, arkadaşlarına karşı duyduğu yakınlık ve bu duygunun zorunlu kıldığı davranışları kavramıştı. Ve şimdi hiç beklenmedik durumlar, babasını korumak, belki de onun yaşamını kurtarmak için bir şeyler yapmasını gerektiriyordu. Bütün gücünü kuvvetini göstermesi isteniyordu ondan ve o... Tüm yürekliliğiyle hazırdı kendinden bekleneni yapmaya. Geleceği belirsiz, yarını tehlikede olabilirdi ama kendisini düşünmüyordu şu anda. İçinde bulunduğu bu durum, düşüncelerinin vardığı bir güç oluşturuyordu onda. Üstelik bunun farkındaydı Joe. Evet, doğruydu. Güven güveni, güç gücü doğururdu. Çocukların kaçış planı. Çarpıyordur, diye bağırdı Fransız Beat. Çocuklar kıç üstüne koştular. 15 metre boyunda kocaman bir tekne... Köpüklerden görünmeyen burnunu havaya kaldırmış, arkalarında bağlı bulunan küçücük kayığı içi boş bir yumurta kabuğu gibi parçalamaya hazırlanıyordu. Joe soluğunu tuttu. Büyük bir olaydı yaşadıkları. Francis Pete dev geminin rüzgar yakasına saldı dezleri. Dezler bir kaya gibi duran geminin üzerine çıktı. Şaşkın, tepesinde bir an duraladı ve ardındaki geniş düzlüğe düştü. Bundan sonra azgın dalgalarla ve de rüzgarın buyruklarına uygun olarak savaşlarını sürdürdüler. Ve büyük denizlere atılmış iri bir şişe mantarının mutluluğu içinde yola koyuldular. Joe bir an için kendinden geçmiş, bu dünyadan göçüp geri gelmişti sanki. Oh, yaşam buna denirdi işte. Yaşamak dediğin böyle olurdu. Yepyeni bir dünyadaydı. Ve kuşkusuz bu dünya, bugüne dek yaşadığı o sıradan hayatın yaşandığı dünya değildi. Az önce üstünden atladıkları buharlı geminin adamları güverteye çıkmışlar, el sallıyordu onlara. Kaptan bile Dezler'ın becerikliliği karşısında duyduğu hayranlığı anlatmaya çalışıyordu uzaktan. "Gördünüzdür, ben böyleyimdir." diye böbürleniyordu Pete. Peşlerindeki tekne daha fazla açılmayı göze alamamıştı. Kovalamaca bitmişti. Yaklaşan fırtınadan korunmak üzere sığınak arayan bir kılavuz, korkak bir kuş gibi geçti yanlarından. Öyle hızlı uçuyordu ki sularda yanlarından geçerken Dezler hiç kımıldamıyormuş gibi geldi onlara. Yarım saat kadar sonra Dezler sisleri yarmış Pasifik okyanusunun ölü dalgalarına salmıştı kendini. Rüzgar hızını artırmış, bu da yelkenlerin biraz indirilmesini gerektirmişti. Sonra gene açtılar yelkenleri ve 30 mil ötedeki Feralons'a doğru sürdürdüler seyirlerini. Kahvaltı hazırlanıp günün ilk yemeğini yenildiğinde, güneybatı kıyıları açıklarında duran Rengey'ine yetişmişlerdi. Dümen bağlanmıştı ve güvertede tek bir kul yoktu. Fransız Pit böylesine büyük bir düşüncesizliği eleştirmeden edemezdi. Kızıl Nelson iyidir, hoşturdur ama bu huydan vazgeçecektir. Yoksa bir gün ölecektir, ben bilirimdir. Eceli gelmiştir. Renge'inin çevresini üç kez dolaştılar. Hep bir ağızdan bağırıp seslendiler. Cevap yok. Sonunda hey, hu gibi garip sesler çıkararak varlıklarını kanıtladılar. Bunun üzerine yelken açıldı ve iki gemi Pasifik'in geniş kucağında yuvarlanmaya devam etti. Deniz çocuğunun Joe'ya söylediğine göre fırtına patlamadan, öfkesini üzerlerine salmadan açılmalıydılar. Yoksa Kaliforniya sahillerinin rüzgar altına sürüklenirlerdi. Yiyecek içecek almak için karaya çıkmak gerek ama havanın iyi olduğu bir zamanı kollayacağız diyordu. Joe'yu deniz tutmadığı için sevindiğini, dayanıklılığını, direncini kutladığını da söyledi ona. Bu yüzden... Fransız Pit'in de övgüsünü dinledi. Kaptan ayrıca bu genç denizciyle arasını iyi tutabilmek için bir fırsatı daha değerlendirmiş oluyordu. Bak ne diyeceğim diye fısıldadı deniz çocuğu yemek hazırlarlarken. Bu gece Fransız Pit'i aşağı sürükleriz. Fransız Pit'i aşağı mı sürükleriz? Evet, sonra da bağlarız. Sımsıkı bağlarız, karanlıkta. Sonra fenerleri asar, kıyıya yollanırız. Bir limana gireriz, neresi olursa olsun. Yeter ki Kızıl Nelson'dan kurtulalım. ''Evet.'' diye atıldı Jo. ''Bu iş oldu demektir. Elbet ben tek başıma başarabilirsem. Senden yardım istesem yani Fransız'a ihanet etmiş olursun bana yardım etsen değil mi? Ben de onu söylüyorum işte dinle. Benim istediklerimi yapar, yapacağına söz verirsen sana yardım ederim. Bak, Fransız Pete ıslıhaneden kaçtığımda korudu beni. Gidecek hiçbir yerim, yiyecek tek lokma ekmeğim yokken aldı beni. Islahaneden de kurtardı.'' ''Şimdi onu hapse attırmakla ödeyecek değilim ya bu borcu. Onurlu bir iş olmaz bu. Baban senin istediğini yapar, sözünü dinler değil mi?'' ''Dinler evet.'' Joe babasının verdiği sözü tuttuğunu iyi bilirdi. ''Sen bana söz vereceksin ve babanı da buna razı edeceksin. Fransız Pitt'ten davacı olmayacak.'' ''Tamam, peki sana ne olacak? Sen gene onunla birlikte denizlere açılamazsın ya, böyle bir şey beklemezsin ondan değil mi?'' Canım sen beni düşünme. Kimim kimsem yok benim. Ardımdan ağlayacak yok. Yeterince güçlüyüm. Bunca deneyimim de var. Doğru dürüst yani sıradan bir denizci olarak girerim bir gemiye. Dünyanın öte yarısında bir yerlere giderim. Yeni bir hayata başlarım. Öyleyse bu iş yatar. Hangi iş yatar? Fransız biti bağlayıp gemiyi kaçırmak. Hayır efendim karar karardır. Bak şimdi sen beni dinle. Bana istediğim sözü vermezsen kılımı kıpırdatmadan Meksika'ya giderim. Ne sözüymüş o? Karaya ayak bastığımız andan sonra ben ne dersem onu yapacaksın ve bana güveneceksin. Nasılsa karayı tanımıyorsun, bilmiyorsun. Kendi ağzında söyledin. Ben babamla anlaşacağım. Biliyorum. Dediğimi yapar babam. Doğru dürüst insanlar tanıyacaksın. Okula gidip eğitim göreceksin. Körfez korsanı ya da bir denizci değil de dilediğin bir şey olursun. Senin istediğin de bu değil mi? Deniz çocuğu bir şey söylememişti ama yüzünden okunuyordu mutluluğu. Her şeye peki demişti ışıl ışıl gözleriyle. Hem bu senin hakkın, diye devam etti Joe. Bana yardım edeceksin, babamın parasını kurtaracaksın. Karşılığında sana borçlu olacak babam. Öyle şey olur mu? Yaptığın iyiliğin karşılığını bekleyen adama adam demem ben. Neyse, sen sus bakalım. Sen bilmezsin, o kasayı bulmak için babam dedektiflere kaç çuval para dökecek biliyor musun? Yani biz bulmasaydık. Bana söz ver, başka bir şey istemem. Sonra ben öteki işleri ayarlarım. Eğer beğenmezsen... ''O vakit dönebilirsin'' sözünden tamam mı? Anlaştık mı? El sıkıştılar, anlaşmışlardı. Sonra oturup gece yapacaklarını planlamaya koyuldular. Ama kuzeybatıdan bağıra çağıra ilerleyen rüzgar, Dezler ve onun adamları için çok daha değişik planlarla geliyordu. Akşam yemeğinden sonra yelkene çifte camadan vurdular. Rüzgarın hızlanması son noktasına varmamıştı. Giderek azıyordu. Suda birbirini izleyen koca koca dağlar oluşturuyor, geminin alt güvertesine yüklenip eriyordu. Gemiler iri dalgaların üzerinde ceviz kabuğunu andırıyordu. İki gemi de aynı anda dalga sırtına rastlarsa birbirlerini görebiliyorlardı ancak. Dalgalardan oluşan dağların parça parça kamaranın üzerine abandığı doluyordu. Joe, Sintine'yi boşaltmak için tulumbanın başına dikilmişti. Saat 3'te Fransız Pete işaretlerle rengeyine duracağını, demir atacağını anlattı. Demir dediği büyük, derin bir çuval esasına göre yapılmış, ağzı üçgen biçiminde bağlanmış çubuklarla açık tutulan türden bir şeydi. Üçgenin köşelerine uçurtma ipi gibi üç çekme halatı bağlanıyor, böylece geniş bir alanın suya karşı koyması sağlanıyordu. Çok hızlı sürüklenen tekne, böylece burnunu hem rüzgara hem denize vermiş olacaktı. Bir fırtınada yapılacak en doğru işti bu. Kızıl Nelson, Fransızın dediğini anladığını ve onayladığını belirten bir el hareketiyle cevap verdi ona. Fransız Pete demiri atmak üzere ilerledi. Deniz çocuğuna dümene geçmesini ve tam gerektiği anda rüzgara dönmesini buyurdu. Fransız kaygan güvertede dikilmiş fırsat kolluyordu. Ama tam o anda Dazzler hiç görülmedik büyüklükte bir dalgayla yükseldi. Dalganın doğruğuna çıktığında tam doğrulacağı sırada fırtınadan güçlü bir tokat yedi. Bir çatırtıyı izleyen ani bir gümbürtü duyuldu. Direkler, gelkenler takozlar, halat, demir, Fransız Pete her şey ama... Her şey yan yattı. Kaptanın denize düşmemesi bir mucizeydi. Bir eliyle tutunacak bir yer bulmuştu nasılsa. Çocuklar koştu. Kurtardı onu. Felaketi izleyen Kızıl Nelson onları kurtarmaya hazırlandı. Tehlikeli Dakikalar Francis Pete, Desler'ın direğiyle birlikte suya düştüğü halde burnu kanamadan kurtulmuştu. Ama onunla birlikte düşen demir pek kolay kurtulmayacaktı anlaşılan. Ana yelkenin direği çuval biçimindeki demirin içine girmiş, çıkmak istemiyordu. Bir yana ve daha çok kıç tarafına yığılan yıkıntılar tekneyi yan yatırmıştı. Çok tehlikeli bir durum değildi bu ama pek de güvenli sayılmazdı. Elveda Dezler, artık rüzgarların eteğini öpemeyeceksindir. Artık hiç kibar beylerin yatlarına tekme vurmayacaksındır. Böyle bir ağıt yakmıştı kaptan. Bir kenarda durmuş, yaşlı gözlerle bakıyordu yıkıntıya. Ona karşı büyük öfke duyan Joe bile acıyordu Fransız'a şu anda. Daha da güçlü bir fırtına, koca bir dalga ile kucaklaştı ve çaresiz teknenin üzerine çullandı. Kurtaramaz mıyız?" dedi Joe. Deniz çocuğu başını iki yana salladı. "Ya kasayı olanaksız." diye cevap verdi. "Birleşik Devletlerin darphanesi olsa kurtaramayız. Az sonra kendi canlarımızın peşine düşeceğiz bu gidişle." Bir dalga daha atladı teknenin üzerinden. Çoktan dalgalarda boğulmuş olan sandal kıça çarparak paramparça etti kendini. Derken bir dalganın tepesinde rengi yükseldi. Joe birden elinde olmadan geriye eğildi. Rengeyi üstlerine düşecek sandı bir an ama koca tekne çok ötelerde indi dalganın tepesinden çok çarpıcı bir tabloydu bu. John'un asla unutamayacağı korkunç bir olay. Rengeyi kar fırtınasını andıran beyaz köpükler arasında batıyor çıkıyordu. Dalgalar birbirini kovalıyor, tekneyi coşkun köpükler arasında bir saklıyor bir gösteriyordu. Su damlacıkları havada uçuşuyor ve görüntü bir tül perdenin ardındaymış gerçek değilmiş izlenimini uyandırıyordu. Adamlardan biri. Arka güverteden sarkmış, su dolu sandalın ipini kesmeye uğraşıyordu. Küpeşte'ye canla başta tutunmuş bir çocuk bir bıçak uzatıyordu ona. Bir başkası dümenin başına dikilmiş, ellerini havada uçurarak tekneyi dümenin buyruğuna uymaya zorluyordu. Onun arkasında yaralı kolu askıya alınmış olan kızıl Nelson duruyordu. Gemici şapkası uçup gitmiş, sarı saçları ıslak perçemler halinde yüzüne gözüne yapışmıştı. Bu durumda bile üzerinden güçlülük, yüreklilik, Güvenlik duygusu akıyordu. Kutsal bir gücün etkisi altındaydı sanki. Joe şaşkın şaşkın baktı ona birden. Böyle yetenekli, böyle güçlü insanların kendilerini ziyan ettiğini düşündü. Bir hırsız, bir korsan. Bu yolda harcanıyordu bunca yetenekli, bunca güzel insan. İnsanoğlunun bir gerçeğini daha kavradı şu anda Joe. Başarının ve başarısızlığın gizini buldu bir anda. Yaşam perdelerini açıyor. insanların onu görmesini, anlamasını sağlıyordu. Perdenin gerisini görebilen Kızıl Nelson gibilerden nice kahramanlar çıkmıştı. Ama o kahramanlar Kızıl Nelson'da bulunmayan tek bir şeye sahipti. Seçebilme gücü, seçme hakkı, dengeli düşünme yetisi, uyanık bir ruh. Kısacası babasının sık sık ona öğütlediği şeyler. Bütün bu düşünceler bir saniyede geçti çoğunun aklından. Renge'yi göklere yükseldi. Büyük bir dalgayı yarmaya çalışarak dezların kıçına konacakmış gibi düştü. Delidir bu adam, delidir diye bağırıyordu Fransız Pete. Hayretten ağzı bir karış açıktı. Kendini ne sanıyordur? Yan yana gideceğimizi sanıyordun. Yengeçtin mübarek. Ölecektir. Haydi. Ah aptal. Koca bir aptaldır. Ama zaman çok değerliydi. Kızıl Nelson her çareye başvuruyordu. Başardı da. Tam zamanında yelken kıvırmayı başardı. İşte geliyor. Atlamaya hazır ol. Diye seslendi deniz çocuğu Joe'ya. Rengeyi kıçlarına yanaştı. Kamera pencereleri suya gömülmüştü. Öyle yakındı ki onları kurtaracağına tekneyi paralayıp sulara gömeyeceğe benziyordu. Ama yerinde durmayan sular iki tekneyi birbirinden ayırdı ansızın. Kızıl Nelson manevranın başarısız sonuçlandığını görünce bir manevra daha yaptı. Fransız Pete'in bulunduğu kısımda teknenin iyice dibine yanaştı. Bu fırsat bir andan uzun süremezdi. Bunu bilen Fransız bir kedi gibi zıpladı. İki eliyle yapıştı halata. Sonra rengeyi gene dalgaların tepesinde suların içinde zıplamaya başladı. Fransız piti de sulara daldırıp daldırıp çıkarıyordu ama sıkı tutunmuştu Fransız. İpi bırakmadı. Suyun dışına her çıkışta biraz daha tırmanarak kazasız belasız küpeşteye çıkmayı başardı. Bu arada Kızıl Nelson gene dönüp Dezler'a yanaşmaya çabalıyordu. ''Sonra sen'' dedi Deniz çocuğu. ''Hayır sen'' diye cevap verdi Joe. ''Ben Deniz'i daha iyi tanırım ama'' diye üsteledi Deniz çocuğu. ''Ben de senin kadar iyi yüzerim'' dedi öteki. Bu tartışmanın sonunu getirmek pek kolay olmayacaktı ama hızla ilerleyen olaylar bir anlaşmaya varma gereğini ortadan kaldırdı. Rengeyi bir manevra daha yaptı. Büyük bir hızla üstlerine gelmeye başladı. Öyle bir yönden ve öyle bir hızla geliyordu ki alabora olacağı hemen hemen kuşkusuzdu. Tam o anda fırtına bütün öfkesiyle patladı. Çığlıklar atan rüzgar dalga sırtlarını fokur fokur kaynatırcasına tokatladı. Rengeyi büyük bir dalga ardında gözden kayboldu. Dalga ilerlemeye devam etti ama bir an sonra teknenin bulunduğu yere bakan çocuklar şaşkın gözleriyle çılgın sulardan başka bir şey görmediler. Gözlerine inanmayıp gene baktılar. Rengeyi yoktu. Okyanusun çılgın dalgaları ortasında yapayalnızdılar. Tanrı günahlarını affetsin'' dedi deniz çocuğu saygıyla. Joe bu ani felaket karşısında öyle bir büyük dehşete düşmüştü ki ağzını açması olanaksızdı. Dili tutulmuştu. İçindeki demirler doğru dibe indirdi onu, dedi deniz çocuğu. Dalgındı ama dalgın olmaya vakit yoktu. Şimdi kendimize bakmalıyız, dedi. Fırtına bütün kurtlarını döktü ama deniz kudurmasını sürdürür daha. Fırtına azalırken daha büyük zorluklar çıkacak karşımıza. Bir elini bana ver, ötekiyle tutuna tutuna yürü. Şu direği kaldıralım hele. Birlikte ellerinde bıçaklar, yıkıntıların bulunduğu yere gittiler. Deniz çocuğu bu heyecanlı işin başını çekiyor. Joe onun buyruklarına iyi bir asker gibi uyuyordu. Bir iki dakikada bir rüzgar üflüyor, şişe mantarı gibi sallıyordu onları. Kah suyun içinde, kah suyun dışında kopan halatları bağladılar. Dolaşan ipleri açtılar. Açamadıklarını kesip bağladılar. Yelkenleri direklerin halkalarına düğümlediler. Alt güverte sürekli su alıyordu. Suyu boşaltmaya davranmak mı yoksa önlerindeki işi bitirmek mi gerektiğine karar veremedi deniz çocuğu içinden. Ama dışa vuramadı bu kararsızlığını. Sonunda gemi arması dışında her şey yerli yerine kondu. Deniz çocuğu yelken halatını çekiyordu. Gerisini fırtına tamamladı. Dazzler çabuk, kıvrak bir hareketle bir kez daha sallandı. Yelken doğruldu. Tekne denizin ve rüzgarın gözüne gözüne ilerliyordu şimdi. Elde ettikleri başarıyı kutlamak için bir an ara verdi çocuklar. Sevinçle birbirine sarıldılar ve yarıya dek suyla dolu olan tekneyi boşaltma işine koştular. Ellerinde kovalar, suları geldikleri yere gönderiyorlardı şimdi. Güç bir işti bu. Çünkü savurdukları sudan daha çoğu atlayıp sığmıyordu gene tekne. Ama amaçlarına vardılar. Deniz çocuğunun dediği gibi fırtına öfkesini dağıtmıştı. Ama rüzgar batıya doğru hızla esiyordu gene. Bu böyle giderse yarın Kaliforniya kıyılarına vararız dedi deniz çocuğu. Beklemekten başka çare yok. Pek konuşmuyorlardı. Yoldaşlarını kaybettiklerine üzgün, yaptıkları işten yorgundular. Isınmak ve dostluğun sıcaklığını duymak için birbirlerine sokulmakla yetindiler. Korkunç bir geceydi. Soğuktan titriyorlardı. Gemide kuru tek bir şey yoktu. Yiyecekler, battaniyeler, her şey. Her şeyi tozla suyu içmişti. Ara ara uyukladılar ama bu kestirmeler kısa ve zararlı oluyordu. Çünkü her uyanışta biri diğerini ürkütmek için sıçramış gibi suçluluk duyuyordu. Tan ağardığında dışarı çıkıp bakındılar. Rüzgar ve deniz sakinleşmişti. Ve dezların kurtulduğu konusunda hiç kuşku kalmamıştı. Kıyı düşündüklerinden de yakındı. Sabahın alaca karanlığında sandallar koyu birer gölge gibi görünüyorlardı. Ama güneş yükseldikçe beyaz dalgaların okşadığı sarı kumsal ve ötesinde... Gözlerine inanamıyorlardı ama birbirine sokulmuş evler ve kentin tüten bacaları görünüyordu. Santa Cruz diye haykırdı deniz çocuğu. Dalgalara yakalanma tehlikesi hiç ama hiç yok. Yani kasa kurtuldu demektir, ha? Diye sordu Joe. Evet, hem de nasıl? Büyük gemilere göre bir liman sayılmaz burası ama. Bu rüzgar bizi doğru San Lorenzo nehrinin ağzına götürür. Sonra küçük bir göl gibi görünen tatlı durgun sular ve mendirek cam gibi parlar orada sular ve boyunu geçmez. ''Daha önce gelmiştim buraya. Kızıl Nelson'la. Haydi kahvaltıyı orada ederiz.'' Joe ve babası ''Nasıl? Beğendin mi?'' diyordu deniz çocuğu. Dezler'ı önden ve arkadan iskeleye bağlamış, ince iskele ipi üzerine ilişmişti. ''Şimdi ne yapacağız kaptan?'' Joe birden başını kaldırdı. Şaşırmıştı. ''Ne? Ne demek yani?'' diye sordu. ''Ee şimdi sen kaptan değil misin? Karaya ayak basmadık mı? Ben tayfayım şimdi değil mi? Emret bakalım.'' Şakayı anladı Joe. Kahvaltıya hazır ol. Yani dur. Bekle bir dakika. Kameraya indi. Evden çıkarken yanına aldığı parayı çıkınından çıkardı. Sonra kamera kapısını kilitledi. Kahvaltı edecek bir yer aramaya çıktılar. Kahvaltıda bundan sonra ne yapacaklarını düşündü içinden. Kahvaltıdan sonra planını deniz çocuğuna açıkladı. San Francisco'ya giden sabah treninin kaçta hareket ettiğini sorusuna cevap verdi gişe memuru. Joe saate baktı. Tam zamanında gelmişiz dedi deniz çocuğuna. Kamera kapısını kilitli tut. Kimsenin gemiye binmesine izin verme. Al sana para. Lokantada karnını doyur. Battaniyeleri kurut. Güvertede uyu. Yarın dönerim. Kimseyi sokma kameraya. Haydi güle güle. Aceleye gelen bir el sıkışmadan sonra koşarak uzaklaştı Joe. Biletini delen kondüktör şaşkın gözlerle süzdü onu. Eh hakkı vardı elbet. Balıkçı botları, muşamba giysiler içinde tren yolcuları görmeye alışık değildi. Ama Joe umursamadı. Fark etmedi bile. Bir gazete almıştı okuyordu şimdi. Az sonra ilginç bir yazı ilişti gözüne. Kaybolduğu sanılıyor. Brunson Ted firması tarafından kiralanan Sea Queen adlı Romorg başarısız bir seferden dönmüş bulunuyor. Geçen salı akşamı San Andreas'ta şirket kasasını çalmak yürek gösteren korsanlara ilişkin kayda değer bir bilgi sallanamamıştır. Ferralones'te bulunan deniz feneri bekçisi çarşamba sabahı iki gemiyi sahilden uzaklarda fırtınayla boğuşurken gördüğünü söylemiştir. Denizcilerin tahminlerine göre korsanlar çaldıkları hazineyle birlikte fırtınada kaybolmuşlardır. Söylentilere göre kasada 10 bin altının dışında çok önemli evraklar da bulunmaktaydı. Joe bunu okuyunca büyük bir rahatlık duydu yüreğinde. Soygun gecesi San Andreas'da kimse öldürülmemişti demek yoksa yazardı gazete. Kendisinin kaybolduğu üzerine bir haber de yoktu. Böylesine çarpıcı bir haberi mutlaka yazarlardı duysalardı. San Francisco istasyonundaki meraklı izleyiciler... Balıkçı tizmeleri, muşamba giysileri olan garip görünümlü bir çocuğun bir taksi çevirip hızla uzaklaşmasına şaştılar. Babasının çalışma saatlerini biliyordu. Yemeğe çıkmadan önce yetişmek istiyordu iş yerine. Kapıyı büyük bir rahatlıkla açıp odacıya Mr. Branson'ı görmek istediğini söylediğinde tersledi ona adam. Onun isteği üzerine ortaya çıkan sekreter de asla tanımadı onu elbet. ''Beni tanımadınız mı Mr. Willis?'' Mr. Willis bir kez daha baktı. ''Aa Joe Branson bu.'' ''Nereden çıktın sen böyle, tanrım? Gir, gir içeri. Baban orada.'' Mr. Branson sekretere mektup yazdırmayı durdurdu. Başını kaldırdı. ''Merhaba, nerelerdeydin bakalım?'' dedi. ''Denizde.'' diye cevap verdi Joe. Babasının onu nasıl karşılayacağını kestirememişti daha. Sinirli parmakları üzerindeki muşamba giysiyi büküp duruyordu. ''Kısa bir gezi, ha?'' ''Nasıl geçti bakalım?'' ''Eh, fena değil. Babasının gözlerindeki pırıltıyı sezdi bu arada ve işlerin yolunda olduğunu anladı.'' Fena sayılmaz yani. Yalnız... Yalnız ne? Bir şey yok yani. Yani daha kötü olamazdı. Bir bakıma da bundan daha iyi olamazdı. Bak işte bu ilginç. Otur bakalım. Sekretere döndü. Gidebilirsiniz Mr. Brown dedi. Şey bugün size ihtiyacım olmayacak. Ağlamamak için kendini güç tutuyordu Joe. Ne tatlı ne anlayışlı davranıyordu babası. Sanki hiçbir şey olmamış hiçbir değişiklik yokmuş gibi karşılamıştı onu. Bir tatilden dönüyordu sanki. Ya da büyük bir adamdı da iş gezisinden dönüyordu. Anlat bakalım Joe. Öyle bir bilmice attın ki ortaya az önce merakımı uyandırdın. Bir an önce öğrenmek istiyorum olan biteni. Bunun üzerine Joe anlatmaya başladı. Bütün olanları, pazartesi akşamından o ana dek başından geçen bütün olayları anlattı. En küçük ayrıntıya bile büyük önem vererek ve deniz çocuğuyla arasında geçen olayları, konuşmaları hiç atlamadan bir, bir anlattı. Deniz çocuğuna ilişkin planlarını da unutmadı elbet yüzü kızarıyor anlattıklarının heyecanına kaptırıyordu kendini öte yanda mr branson da en az onun kadar heyecanlanmıştı durakladığı zaman sonra demekle yetiniyor başka bir şey söylemiyordu işte görüyorsun ya diye bağladığı öyküsünü jo daha iyisi olamazdı bir bakıma eh diye dudak büktü mr branson öyle de denebilir böyle de anlamıyorum diye atıldı jo babasının onu bağışlamış gibi konuşmasına şaşırmıştı kasanın çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyordu Mr. Branson, oğlunun düşüncesini okudu ve şöyle konuştu. Kasa meselesine gelince seni kutlarım Joe. Aferin. Kocaman bir aferin. Mr. Tate ile ben daha şimdiden 500 dolar harcadık bile kasayı bulma çabasıyla. Öyle önemliydi ki öyle büyüktü ki kaybımız 5000 dolar ödül koyduk bulana ve bu sabah ödülü arttırmayı düşünüyorduk. Ama evladım sözünün burasında ayağa kalktı Mr. Branson, Sevgi dolu avcunu oğlunun omzuna yerleştirdi. Bu dünyada altından ya da altının satın alacağı şeyleri simgeleyen kağıtlardan daha değerli şeyler var. Sen kendini düşündün mü? Önemli olan budur. Yaşamın sana verdiği en iyi olanakları, çıkıp şurada bir milyon dolara değişir misin şimdi? Joe başını iki yana salladı. Dediğim gibi, önemli olan budur işte. Dünyadaki bütün paralar bir araya gelse, satın alamaz insan yaşamını. Boşuna harcanmış, ziyan edilmiş bir yaşamın yerini de tutamaz hiçbir para. Kısır kalmış, kırılmış, çirkinleşmiş bir yaşamı güzelleştiremez, onaramaz, yeşertemez para. Sen kendini düşün. Bu garip serüvenlerin senin yaşamına, tekrar ediyorum, senin öz yaşamına etkisi ne olurcu? Yarın ya da birkaç gün sonra toparlanıp yeniden atılacak mısın böyle bir serüvene ya da ileride bir gün yeniden denemek isteyecek misin? Bak Joe, sanıyor musun ki benim evladımın yaşamının değeriyle bayağı bir kasanın değerini bir teraziye koyabilirim. Sanıyor musun ki senin geleceğini görmeden, zaman bana doğruyu söylemeden bu gezinin yararı ya da zararı konusunda karar verebilirim. Böyle bir deneyim iyi şeyler kazandırabileceği gibi kötülükler de getirebilir. Bir dolar tıp atıp bir diğerine benzer. Milyonlarcası var dünyada ama hiçbir Joe, benim Joe'm gibi değil ve dünyada onun yerine geçecek bir başkası yok. Anlıyor musun Joe? Anlıyor musun? Mr. Branson'ın sesi titriyordu. Joe birden boşandı. Yüreği parçalanacakmışçasına ağlamaya başladı. Babasını daha önce hiç anlamamıştı. Ona ne büyük bir acı verdiğini hiç anlamamıştı daha önce. Ya annesi, kardeşi, onları da hiç düşünmemişti bugünkü gibi. Ama bu yaşadığı dört korkunç gün dünya ve insanlık üzerine birçok noktayı aydınlatmıştı kafasında. Düşüncelerini söze dönüştürme yeteneği vardı Joe'nun. Konuştu, bu şeyleri anlattı babasına. Öğrendiklerini, aldığı dersleri anlattı. Deniz çocuğuyla yaptığı konuşmalardan... Fransız Pickla olan ilişkisinden çıkardığı sonuçları Rengey'in çizdiği korkunç tablodan onun altında kaybolan Kızıl Nelson'dan öğrendiklerini anlattı ve Mr. Branson dinledi. O da Joe'nun kendisini anladığı gibi anladı oğlunu. Ama deniz çocuğuna ne olacak baba diye sordu Joe sözlerini bitirince. Hmm, bana anlattıklarına bakılırsa iyi bir çocuğa benziyor dedi Mr. Branson. Gözlerindeki pırıltıyı gizledi bu kez. Üstelik hayatını kazanmış durumda. Efendim Joe kulaklarına inanamadı. Şimdi gel bir hesap yapalım. Şu anda 5000 doların yarısı onun hakkı. Yarısı da senin elbet. Kasanın okyanusun dibine gitmesini önleyen sizsiniz. Biraz daha bekleseydiniz Mr. Tate ile ben ödülü arttırmış olacaktık. Ha, dedi neşeyle Joe. Şimdi anladım ama ödülün yarısı yok sayılır çünkü ben hakkımı almayı kabul etmiyorum. Öteki yarısına gelince deniz çocuğunun istediği bu değil ki. Dostlara ihtiyacı var. Hem şey, yani sen dostları saymamıştın ama onlar da paradan daha değerlidir. Parayla satın alınamazlar. O dostlar edinmek, okula gitmek istiyor. 2500 dolar değil. Kendisi karar verse daha iyi olmaz mı? Ne dersin? Aa yok, anlaşmamız var. Anlaşma? Evet babacığım, denizde kaptan odur, karada ben. Ondan ben sorumluyum şimdi. Demek şu görüşmelerde onun avukatısın sen. Pekala. Sana bir önerim var. 2500 doları istediği vakit ona vermek üzere ben koruyacağım. Sonra sizin işlerinizi hallederiz. Onu bir süre, diyelim bir yıl deneriz. Bizim iş yerinde çalışır. Sen derslerinde yardımcı olursun ona. Çünkü artık senin iyi bir öğrenci olacağına inanıyorum. Ya da isterse gece okuluna gider. Sonra bir yıllık denemeyi başarıyla sonuçlandırırsa, sana verdiğim eğitim olanaklarını ona da vereceğim. Kendisi nasıl isterse. Her şey ona bağlı. Evet, sayın avukat. Müşteriniz adına ne diyorsunuz bu öneriye? Hemen kabul ediyorum. Baba oğul el sıkıştılar. Şimdi ne yapacaksın Joe? Önce deniz çocuğuna telgraf çekeceğim. Sonra doğru eve. Öyleyse bekle. San Andreas'a telefon edip Mr. Tate'e müjdeyi vereyim. Birlikte çıkarız. Mr. Brunson odasından çıkınca Mr. Willis dedi. San Andreas kasası bulundu. Hepimiz tatil yapacağız. Lütfen memurlara gidebileceklerini söyleyin. Asansöre binerlerken döndü. Odacıyı da unutmayın. Son. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.